80 günde dünya turu Yazan: Jules Verne Çeviren: Aytaç Balaner Seslendiren: Mehmet Atay, teknik yapım Yetkin Yam, Efendi ve Uşak, Bay Fale 1872'de Sheridan'ın 1814'te öldüğü Savi Sokağı numaralı evde yaşıyordu. Yenilikler Derneği'nin en dikkat çekici üyelerinden biriydi. Buna karşın her zaman dikkat çekmekten kaçınırdı. Hakkında çok az şey bilinen esrarengiz bir karaktere sahipti. Varlıklıydı. İnsanlar onu Byron'a benzetirdi. En azından kafa yapısı Byron gibiydi ama sakallı, sakin ve yaşlanmadan binlerce yıl yaşayabilecek bir Byron. Tam bir İngilizdi ama Londralı olduğu kuşkuluydu. Ne döviz bürosunda ne bankada ne sahibi olduğu gemilerin yanaştığı rıhtımda ne avukatlık stajı derneklerinde görülmüştü. Aslında fabrikatör değildi, tüccar ya da kibar bir çiftçi de değildi. Adı bütün bilim ve kültür çevrelerine yabancıydı. Hayliaz Fogg yalnızca yenilikler derneğinin bir üyesiydi o kadar. Kuşkusuz çok varlıklıydı ama onu en yakından tanıyanlar bile servetini nasıl yaptığını bilmiyordu. Savurgan değildi, cimri de sayılmazdı. Paraya ne zaman hayırlı bir iş için gereksin duysa hemen bulurdu. İnsanlarla iletişimi yok gibiydi. Çok az konuşurdu. Günlük alışkanlıkları vardı ama ne yaparsa yapsın hiçbir zaman bir önceki yaptığının aynı olmazdı. Yolculuğa çıkmazdı ama kimse dünyayı ondan iyi bilemezdi. Dünyada bilgisinin dışında kalmış bir nokta dahi yoktu. Rühen her yere gitmiş gibiydi. En azından Londra'dan yıllardır ayrılmadığı kesindi. Boz zamanlarında gazete okur ya da bridge oynardı. Genellikle kazanırdı ama kazandığını hiçbir zaman cebine atmaz, hayır işleri için kullanırdı. Kazanmak için değil, oynamak için oynardı. Karısı ve çocukları yoktu, Savi Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşıyordu. Tek bir uşağı vardı. Matematiksel biçimde sabitlenmiş saatlerde, dernekte aynı odada, aynı masada, tek başına öteki üyeleri yanına almaksızın yemeğini yer, tam gece yarısı evine döner, doğruca yatağa girerdi. 24 saatin 10'unu Savi Sokağı'nda uyuyarak ya da tuvalete giderek geçirirdi. Onun için yürüyüşe çıkmak, mozaik döşeli giriş holünde ya da üstü kubbeyle örtülü yuvarlak galeride düzgün adımlar atmaktı. Dernekte yemek yediğinde en iyi ketenden yapılmış masa örtüleri üzerinde özel porselenlerde, şık elbiseli tabanı kuğu derisinden ayakkabılar giymiş en ciddi gasonlar mutfağın en güzel ürünlerini sunarlardı. Şerisi ve şarabı, Derneğin eski model sürahisinde sunulur, içkisi Amerikan göllerinden büyük masraflarla getirilmiş buzlarla soğutulurdu. Savi sokağındaki evi oldukça konforluydu. Uşağından olağanüstü titiz ve hazırlıklı olmasını beklerdi. 1872 yılının Ekim ayının ikisinde tras suyunu 36 yerine 34 derecede getirdiği için uşağı James Forster'ı işten çıkarmıştı. Haylias Fogg o gün koltuğunda ayaklarını birleştirmiş, elleri dizlerinin üzerinde vücudu dik, günleri, ayları, yılları, saatleri gösteren karmaşık bir saate gözünü dikmiş beklerken, kuytu dairesinin kapısında bir ayak sesi duyuldu. İşten çıkarılan uşak James Forster göründü. ''Yeni uşak'' dedi. Otuz yaşlarında genç bir adam içeri girerek selam verdi. ''Sanırım Fransızsınız.'' dedi Faile S. Volk. ''Adınız John mu?'' ''Adım Jean efendim.'' diye yanıtladı uşak. ''Jean, passepartout.'' ''Bu soyadı bana çok uyuyor, maymuncuk anlamına geliyor. Yani her işin üstesinden gelirim. Pek çok iş değiştirdim. Can beden eğitimi öğretmenliği yaptım. Paris'te itfaiyede çalıştım. Hatta büyük bir yangında bulundum. Ama ev yaşamının tadını çıkarmak için Fransa'yı terk ettim. Ve burada İngiltere'de uşak olarak çalışmaya başladım.'' Sonra Bay Phileas Fogg'un Birleşik Krallığın en yerleşik ve en dakik beyefendisi olduğunu duyarak ve hatta Pasapartu adını dahi unutup onunla sakin bir yaşam süreceğimi düşünerek buraya geldim. Pasapartu bana uyar diye yanıtladı Bay Fogg. Hakkınıza iyi şeyler duydum. Koşullarımı biliyorsunuz. Evet efendim. Güzel. Saat kaç? 11:22 dakika geçiyor dedi Pasapartu cebinin dibinden kocaman gümüş bir saat çıkararak. Çok yavassınız dedi Bay Fogg. Dört dakika gerisiniz ama önemli değil. Yanlışı söylemek önemli. Şimdi şu andan yani 2 Ekim Çarşamba sabahı 11:29 geçeden itibaren hizmetimdesiniz. Fakir Fogg şapkasını sol eline alarak ve otomatik bir hareketle giyerek tek kelime söylemeden dışarı çıktı. Azapartu sokak kapısının kapandığını duydu. Yani efendisi dışarı çıkıyordu. Esti Uşak'ta gitmişti. Savi sokağındaki evde yalnızdı artık. Passepartu idealine kavuşuyor. "Alın yazısı" diye mırıldandı Passepartu. Yani efendim Madam Tusson'un mumyaları gibi. Madam Tusson'un mumyaları parafinden yapılmıştı ve insana çok benziyordu. Bay Fogla yaptığı kısa konuşma sırasında onu yakından incelemişti. 40 yaşlarında, uzun boylu, yakışıklı, açık kumrah saçlıydı. Alnı düzdü ve kırışık değildi. Yüzü oldukça solgundu ve çok düzgün dişleri, yüzünde konuşmaktan çok hareketi yeğleyenlerin ifadesi vardı. Sakin ve soğukkanlıydı. Günlük yaşamında bir kronometre kadar düzenliydi. O denli düzenliydi ki, Asla telaş etmezdi, gideceği yere en kısa yoldan giderdi. Gereksiz mimiklerden asla tahrik olmazdı. Dünyadaki en telaşsız insan olduğu söylenebilirdi ama gideceği yere tam vaktinde ulaşırdı. Yalnız yaşadığı için sosyal ilişkileri zayıftı. Pasapartı ise tam bir Parisliydi. Ülkesinden ayrıldığından beri İngiltere'de kendine uygun bir efendi arıyordu. Moller'in küstah aptal tiplemeleri gibi küstahça bakan kalkık burunlu bir havası yoktu. Tam tersine dürüst bir insandı. Hoş bir yüzü, yumuşak görünümlü çıkık dudakları, yuvarlak bir başı vardı. Gözleri maviydi. Vücudu gençken yaptığı egzersizler sayesinde gelişmişti. Kahverengi saçları kıvır kıvırdı. Kendine özgü bir giyim tarzı vardı. Pasapartu gibi canlı bir kişiliğin Bay Fogg'la anlaşabilmesi oldukça güçtü. Efendisinin istediği gibi dakik olabilecek miydi? Bunu yalnızca deneyim çözebilirdi. Gençlik yıllarında serseri bir yaşam yaşamıştı ama şimdi huzur arıyordu. Şimdiye dek çalıştığı on İngiliz'in evinde bunu bulamamıştı ve bu evlerin hiçbirinde uzun süreli kalmayı düşünmemişti. Bunun nedeni ise... Efendilerinin düzensiz, gezmekten hoşlanan, macera peşinde koşan kişiler olmasıydı. En son çalıştığı evin sahibi, Lord Longferry, gecelerini tavernalarda geçirir, sabahları eve polislerin eşliğinde gelirdi. Bay Fogg ise, gece yaşamı olmayan, seyahat etmeyen, düzenli bir insandı. Pasapartu, Sabi sokağındaki evde yalnız kaldıktan sonra evi incelemeye başladı. Çok temiz, düzenli ve ciddi bir evdi. Sanki bir salyangoz kabuğu gibiydi. Isınma ve aydınlanma da hava gazı kullanılıyordu. İkinci kata çıktığında kalacağı odayı görür görmez tanıdı ve çok sevindi. Tam ona göre bir odaydı. Öteki katlarla iletişim, ziller ve konuşma borularıyla sağlanıyordu. Örtünün üstünde, Fogun odasındaki gibi elektrikli bir saat duruyordu. Bu harika diye düşündü. Birden böyle saatin üstünde evin günlük rutinini gösteren bir kart dikkatini çekti. Uşağın yapacağı bütün işler, sabah 8.30'dan Bay Fog'un Yenilikler Derneği'ne gittiği 11.30'a dek ayrıntılarıyla yazılmıştı. 8'i 23 keçe, çay ve tost yani sabah kahvaltısı. 9.37'de ise tıraş suyu ve 9.40'da ise banyo hazır olmalıydı. Bifog'un gardırobu çok zengin ve zevkliydi. Her bir pantolon, ceket ve yeleğin üzerinde giyileceği zamanı ve mevsimi gösteren bir numara vardı. Aynı biçimde ayakkabılar da numaralandırılmıştı. Kısacası, Savi Row'daki ev bir düzen tapınağıydı. Bifog'un gereksinmesi olmadığından evde hiç kitap ve çalışma odası yoktu. Bifog, okuma gereksinimini derneğin iki geniş kütüphanesinde karşılıyordu. Bunlardan biri edebiyata, öbürü ise politika ve hukuka ayrılmıştı. Yatak odasında hırsızlara karşı bir güvenlik sistemi vardı ama hiç silah yoktu. Evi tümüyle inceledikten sonra memnuniyetle ellerini ovuşturarak "Tam istediğim gibi. Bay Fogla iyi anlaşacağız. Nedenli evcimen ve düzenli bir adam. Tam bir makine. Olsun. Bir makineye hizmet etmek umurumda değil." dedi. pahalıya patlayan konuşma. Farley Fog, saat buçukta evden çıktıktan sonra 575. adımda dermeye vardı. 576. adımda içeri girdi. Gazetelere baktıktan sonra yemek odasına geçti. 9 pencereli yemek odasının pencerelerinin hepsi açıktı. Sonbahar renklerine bürünmüş ağaçlar harika görünüyordu. Her zamanki masasına oturduğu derneğin ünlü zengin kahvaltısını aldıktan sonra bire 13 kala kalktı, büyük salona doğru yöneldi. 4'e çeyrek kala dek, Times'ı daha sonra standardı bitirdi. Akşam yemeğinden sonra tekrar okuma odasına döndü. 6'ya 20 kala Palmale okumaya oturdu. Yarım saat sonra dernek üyeleri içinde kömür yanan şöminenin yanında toplandı. Bunlar Bifog'un her zamanki arkadaşlarıydı. Andrew Stewart mühendisti, John Sullivan ve Samuel Follington bankacı, Thomas Fallenagan biracı ve Gautier Ralph İngiltere Bankası'nın müdürlerindendi. Hepsi de İngiltere'nin saygın ve mevki sahibi insanlarıydı. Şu soygun ne oldu diye sordu Ralph. Banka o parayı tekrar kazanamaz diye yanıtladı Stewart. Ama soyguncuyu yakalayabiliriz. ''En iyi dedektifleri Amerika ve Avrupa'nın her yanına yolladık. Ellerinden kurtulabilirlerse bravo.'' dedi Ralph. ''Soyguncunun eşkalini biliyor musunuz?'' diye sordu Stuart. ''Bir kere o soyguncu değil.'' dedi Ralph. ''Ciddi bir biçimde.'' ''Değil mi? O halde tüccardır.'' Daily Telegraph'ın dediğine göre mevki sahibi biriymiş. Alias Fall, gazetenin arkasından başını kaldırarak konuşmaya katıldı. Konuştukları olay üç gün önce İngiltere Bankası'nda meydana gelmişti. 55 bin pound Vesneda'nın odasından çalınmıştı. İngiltere Bankası'nda halka olan güvenden dolayı hiçbir güvenlik sistemi yoktu. Olay bir anda gelişmiş, para nasıl olduğu anlaşılamadan yok olmuştu. Soygun fark edildikten sonra dedektifler Liverpool, Glasgow, Harre, Suez, birincisi ve New York'a yollanmışlardı. Daily Tegraff'a göre hırsız profesyonel değildi. Olay günü iyi giyimli, zengin görünümlü bir adam söz konusu vezneye girmişti. Eşkali hemen belirlenmiş, dedektiflere dağıtılmıştı. Gazeteler hep bu haberle doluydu. Dernek üyelerinin çoğu bankanın memuru olduğu için bundan rahatsızlık duymuşlardı. Hırsızı yakalayıp parayı bulana para ödülü verilecekti. Olaylar hırsızın lehine gelişiyor dedi Files Walk. Ama nereye gidebilir diye sordu Ralph. Onun için hiçbir ülke güvenli değil. Pah. E o zaman nereye gidebilir? Bilmiyorum dünya oldukça büyük. Bir zamanlar dedi Bay Fogg alçak bir ses tonuyla. Kesin sir dedi kartları Flanagan'a uzatırken. Bir zamanlar demekle ne demek istediniz dünya küçüldü mü? Bay Fogg da aynı düşüncedeyim dedi Ralph. Dünyayı yüzyıl öncesinden on kat daha hızla dolaşabiliriz. Bu yüzden hırsızı bulmamız daha kolay. O zaman hırsız da daha kolay kaçar. ''Dünyayı ancak 90 günde dolaşabilirsiniz.'' dedi Stuart. ''Hayır, 80 günde.'' diye kesti Bay Fow. John Sullivan ''Doğru bayım.'' diye ekledi. Bay Fogg, Rotor-Allahabad arasındaki Büyük Hindistan Yarımadası demir yolunun açıldığını söyleyerek hesaplamaya başladı. Londra ve Süveyş arası, Monchenes ve birincisi üzerinden tren ve vapurla 7 gün. Süveyş'ten Bombay'a gemiyle 13 gün, Bombay'dan Kalküta'ya trenle 3 gün, Kalküta'dan Hong Kong'a gemiyle 13 gün, Hong Kong'dan Yokohama'ya gemiyle 6 gün, Yokohama'dan San Francisco'ya gemiyle 22 gün, San Francisco'dan New York'a gemi ve trenle 7 gün, toplam 80 gün. Evet, 80 günde diye heyecanla bağırdı Stuart. Ama normal hava koşulları altında. Hepsi içinde dedi Fo. Ama Hinduların trenleri durdurup yolcuları öldürdüklerini varsayarsak, Hepsi içinde diye yineledi soğuk kanlılıkla Fo. 80 günde seyahat ettiğinizi görmek istiyorum. Size bağlı dedi Bay Fow. Gidelim mi? Tanrım aklımı koru. Böyle bir yolculuk 4000 bin pounda patlar. Bu koşullar altında ise olanaksız.'' ''Tam tersi'' dedi Bay Fog. 80 günde.'' ''Evet.'' ''Emin misiniz?'' ''Ne zaman?'' ''Hemen.'' ''Yalnız uyarıyorum, sizin hesabınıza göre olmaz.'' diye bağırdı Stuart, oyuna devam edelim. ''Tekrar dağıtın'' dedi. ''Dağıtma yanlış.'' Stuart kağıtları masaya bıraktı. ''Pekala Bay Fog dedi, öyle olsun, 4000 dolara bahse giriyorum.'' ''Sakin olun Bay Stuart'' dedi Falenton. ''Bu yalnızca bir şaka.'' Bahse giriyorum dediysem girerim. Pekala dedi Bayfog. Yirmi bin pound'a bahse giriyorum. Yirmi bin pound diye bağırdı salon. Bu kadar parayı hiç hesapta olmayan bir gecikme yüzünden yitirebilirsiniz. İyi değerlendirilirse bu zaman bana yeter de artar bile dedi Bayfog soğukkanlılıkla. Ama trenlere ve gemilere tam zamanında binmeniz gerekiyor. Tam zamanında bineceğim, dalga geçiyorsunuz. ''Gerçek bir İngiliz bahis gibi ciddi bir konuda dalga geçmez.'' dedi Bay Fog, ciddiyetle. ''Dünyayı 80 gün ya da daha sürede dolaşabileceğime 20 bin pound'a bahse giriyorum. Kabul ediyor musunuz?'' ''Ediyoruz.'' diye yanıtladı Stuart. ''İyi. 8.45 treniyle gidiyorum.'' dedi Bay Fog. ''Bu akşam mı?'' diye sordu Stuart. ''Bu akşam.'' diye yanıtladı Fogg. Cep ajandasını çıkardı. ''Bugün 1 Ekim Çarşamba.'' ''Aralığın 21'inde, cumartesi günü akşamı saat 9'a çeyrek kaladan önce burada olmazsam, 20 bin pound sizin olacak.'' ''İşte çeki yazıyorum.'' Hemen bir tutanak yazıp, altısı da imzaladılar. Bay bu bahse para kazanmak için girmemişti. Servetinin öbür yarısıyla yol giderlerini karşılamayı düşünüyordu. Saat 7'yi gösteriyordu. Hazırlıklarını tamamlaması için Bay oyunu bırakmasını önerdiler.'' Ancak o, şimdi tamamiyle hazırım dedi soğukkanlılıkla. anılıklı. Koskaro. Pasapartu şaşkın. Valiasfog biricide 20 gine kazandıktan sonra Yenilikler Derneği'nden saat 7:25 gece ayrıldı. Pasapartu görev programını tümüyle ezberlemişti. Bu yüzden efendisinin gece yarısından önce eve döndüğünü görünce şaşırdı. Byfolk Pasapartu'yu odasına çağırdı. Pasapartu zamanı gelmediği için yanıt vermedi. Pasapartu diye bir kez daha çağırdı Byfolk, sesinin tonunu değiştirmeden. Pasapartu bu kez geldi. "İki kez çağırdım," dedi Byfolk. "Ama henüz gece yarısı olmadı," diye yanıtladı Pasapartu saatini göstererek. "Evet, biliyorum. 10 dakika içinde Dover ve kaleye doğru yola çıkmalıyız." Asapartu şaşırmış bir ifadeyle ''Efendimiz yola mı çıkıyorlar?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Bay Paul. ''Dünya turuna çıkacağız.'' Asapartu gözlerini açarak ve kaşlarını kaldırarak ellerini iki yana açtı. ''Dünya turu ikimiz İkimiz birlikte mi?'' diye bir kez daha sordu. 80 günde'' dedi Bay Paul. ''Yani vakit yitirmemeliyiz.'' Partu, başının farkında olmadan iki yana sallayarak sordu. Ya bavullar? Bavula gereksinmemiz yok. Küçük bir çanta. İkimiz içinde iki gömlek ve üç çift çorap yeterli. Ötekilerini yolda alırız ama ayakkabılarımız sağlam olmalı. Bazen yürümek zorunda kalabiliriz. Pasapartu yanıt veremeyeceklerini şaşkındı. Odasına gitti, bir sandalyeye çöktü ve mırıldandı. Ben huzur içinde yaşamak istiyorum. Çantasını hazırlamaya başladı. Acaba efendisi dalga mı geçiyordu? Önce Dover, sonra Kale. Yurdundan yıllardır ayrı olan Pasapartu için bu üzücü bir şey değildi. Belki Paris'i bile tekrar görebilirdi. Saat sekizde efendisinin ve kendisinin eşyalarını hazırlamıştı ama kafası hala karışıktı. Odasının kapısını dikkatle kapattı. Bay Fog da hazırlanmıştı. Kolunun altında demir yolları ve gemi rotalarını gösteren bir harita tutuyordu. Çantasının içine yirmi bin poundunu yerleştirdi. Bir şey unutmadın değil mi? Hayır unutmadım. Çantaya aldı Şimdi yirmi bin pound var dikkat et dedi Bay Foll. Pasapartu az kaldı çantayı düşürüyordu sanki içi altınla dolu gibiydi. Efendi ve uşak evden çıktılar bir taksiyle Charing Cross'a doğru yollandılar. Pasapartu arabadan atladı efendisi parayı ödedi. Bay Fogg, istasyonda kucağında çocuğuyla dilenen ayakları çamurlu zavallı bir direnci kadına kumarda kazandığı parayı uzattı. Al dedi. Sana rastladığım için memnunum. Pasaportu, efendisinin bu hareketinden çok duygulanmıştı. Sonra Paris için iki tane birinci mevkiyi tren bileti aldı. Dernekteki arkadaşları istasyonundaydı. Baylar, dedi. işte yola çıkıyorum. 80 gün içinde gezdiğim yerleri anlamak için pasaportumu inceleyebilirsiniz. ''Bu çok gereksiz.'' dedi Ralph. ''Sözünüze güveniyoruz.'' ''Umarım Londra'ya ne zaman döneceğinizi unutmadınız.'' diye sordu Stuart. 21 Aralık 1872 Cumartesi akşam 9'a çeyrek kaladan önce. Saat 9:45 45 geçe Bay Fog ve Uşağı birinci meykiydeki yerlerini aldılar. Bir düdük sesinden sonra tren hareket etti. Gece karanlıktı ve yağmur yağıyordu. Valyas Fogg kompartımanının bir köşesinde oturuyordu. Pasapartu'nun şaşkınlığını daha geçmediğinden çantayı sıkı sıkıya tutuyordu. Tren ilk istasyondan geçerken Pasapartu'a aykırdı. ''Ne oldu?'' diye sordu Bay Fogg. ''Bah efendim unuttum.'' ''Neyi? Odamdaki hava gazı lambasını kapatmayı.'' ''Boş ver oğlum.'' dedi Bay Volk, sakince. ''Senin hesabına yanar.'' Beklenmeyen Telgraf Elias Fogg Böyle bir yolculuğun Londra'da özellikle batı yakasında derin yankılar uyandıracağını tabii ki biliyordu. Bahis önce yenilikler termiğinde sonra da gazeteler aracılığıyla bütün İngiltere'de heyecan yarattı. Artık bu yolculuktan her yerde söz ediliyordu. Her yerde tartışılan konu dünya turuydu. Kimileri Bay Fogg'un kazanacağını iddia ederken çoğunluk bunun olanaksız olduğunu düşünüyordu. The Times, Standard, Morning Post ve Daily News gibi prestij sahibi gazeteler bunun bir delilik olduğunu yazarken Daily Telegraph, Phileas destekler görünüyordu. İnsanların çoğu onun deli olduğunu düşünüyordu ve Yenilikler Derneği'ndeki arkadaşlarını da böyle budalaca bir iddiaya girdikleri için suçluyordu. Gazetelerin Phileas ayırdığı sütunlar her sınıftan okuyucunun ilgisini çekiyordu. 7 Ekim tarihli Kraliyet Coğrafya Derneği'nin bülteninde, konu birçok bakış açısından inceleniyor ve bunun olanaksızlığı belirtiliyordu. Her şeyi sanki yolculuğa çıkmış bu iki adama karşıydı. Avrupa'daki tren saatlerini hesaplamış olabilirdi ama Hindistan ve Birleşik Devletler için aynı tahmin yapılamazdı. Çünkü mesafeler Avrupa'dakinden oldukça uzundu. Trenlerin lokomotiflerinin bozulması olasılığı büyüktü. Tren hatlarında aksatlık olabilir Yollar kötü hava koşullarından kapanabilirdi. Bunların hepsi Falasog'un aleyhineydi. Kış koşullarında okyanusu geçmek için rüzgarın ve sisi merhametini dilenmek gerekti. En ufak bir gecikme Falasog'u bir sonraki gemiyi beklemeye zorlayacaktı. Bu yazı büyük yankı uyandırdı ve bütün gazetelerde yayınlandı. İngiltere her konuda bahse girilen bir ülke olduğu için yalnızca Yenilikler Derneği'ndekiler değil, hemen hemen herkes Faaliyas Fok üzerinde bir yarış atıymışçasına bahse giriyordu. Faaliyas Fog tahvilleri satışa çıkarıldı. Fakat Coğrafya Derneği'nin bülteninde çıkan yazıdan 5 gün sonra Faaliyas Fok tahvilleri düşüşe geçti. Önce 5'lik, 10'luk, daha sonra kimsenin alamayacağı 20'lik, 50'lik ve 100'lük desteler halinde sunuldu. Lord Albert Marley adında yaşlı bir gentleman Fileyas Fogg'a 5000 pound yatırmıştı. Gezinin olanaksızlığı ve tuhaflığı belirtildiğinde ise, yapabilirse yapılacak ilk iş bir İngiliz olmaktır diyerek kendini savundu. Bahisler Fileyas Fogg aleyhine doğru gidiyordu. Bütün bu karmaşıklık sürerken Londra Polis Müdürlüğü'yle gelen bir telgraf, İngiltere'yi bir kez daha sarstı. Telgraf, Suveç'ten geliyordu. Banka soyguncusu Phileas Fogg'dur. Tutuklama iznini geciktirmeden bombaya gönderin. Dedektif Fix. Daha önceden polis karakollarına asılmış olan soyguncunun eşkali ile arasında şaşırtıcı bir benzerlik vardı. Phileas Fogg'un esrarengiz davranışları ve birdenbire İngiltere'den ayrılışı arasındaki tuhaf ilişki şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Dedektif Fix. 2800 tonluk ve 500 beygir gücünde motoru olan Mongolia gemisi, 9 Ekim çarşamba günü saat 11'de Suveş Limanı'na yanaşacaktı. Mongolia, birincisi Suveş ve Suveş Bombay arasında giden en hızlı gemilerden biriydi. Limanda toplanmış kalabalığın arasında iki adam dolaşmaktaydı. Bunlardan biri, ofisinin penceresinden limana giren gemileri rahatlıkla izleyebilen İngiliz konsolosu, Öbürü ise kısa boylu, zayıf, esmer, ince yüzlü ve zeki görünüşlü dedektif fixti. Sabırsızlıkla bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, yerinde duramıyordu. Süveyş'e yanaşan gemiden inen her yolcuyu dikkatle incelemek ve kuşkulu görünenleri izlemek zorundaydı. Ayrıca bu işin sonundaki cazip para ödülünü de unutmamıştı. Heyecanlanmasında bunun da payı vardı. Konsolos'a yirminci kez, Acaba geminin gecikme olasılığı var mı diye sordu. Hayır, Bay Fix. Gemi tam zamanında yanaşacak. Kanal çok uzun değil. Geminin dün port sahitle olduğu söylendi. Şirketin en hızlı gemilerinden biri olduğu için gecikmesi olanaksız diye yanıtladı konsolos. Sakin olun, Bay Fix. Gemi doğrudan birindisiden geliyor. Ama elinizdeki eşgalden suçluyu nasıl tanıyacağınızı merak ediyorum doğrusu. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın. Onun gibi birçok suçlu yakalandı. Parmaklarımın arasından kayıp gitmesine izin vermeyeceğim. Umarım Bay Fix bu çok büyük bir soygun. Çok büyük konsolos. 55.000 pound. Soyguncular gittikçe rezilleşiyor. Ama sizin elinizdeki bilgiye göre soyguncu namuslu bir nöbetçi. Bu durumda onu ötekilerden ayırdetmek gücü olmayacak mı? Konsolos, büyük soyguncular her zaman dürüst insanlara benzerler. Bu yüzden işimizin güç olduğunu biliyorum ama başaracağıma eminim, dedi dedektif. Gıhtım, değişik ülkelerden gelen tüccarlar, hamallar, denizcilerle kalabalıklaşmaya başlamıştı. Bu, geminin gelmek üzere olduğunu gösteriyordu. Hava serindi. Şehrin minareleri, güneşin altın renkli ışıklarıyla parıltıyordu. Fix. Kalabalığın arasında gezinirken gelip geçenleri profesyonelce izliyordu. Saat on buçuk olmuştu. Gemi gelmeyecek dedi sıkıntıyla. Gecikmez, merak etmeyin dedi konsolos. Su ne kadar kalır? Dört saat kadar. Kömür alacak. Buradan adene kömür almadan gidemez. Sonra bombaya gidecek. Evet, hiçbir yerde durmadı. İ, soyguncu gemide ise Asya'daki Hollanda ya da Fransa kolonilerine varmak için Süveyş'e inecektir. Hindistan, İngiliz toprağı olduğu için orada güvenlikte olmayacağını bilmesi gerekir. Ya inmezse? diye sordu Konsolos. Zeki olduğu kesin. İngiliz olduğu için İngiltere'den başka her yerde gizlenebilir. Konsolos bürosuna döndü. Riks sabırsızlıkla beklemeyi sürdürdü. Soyguncu, İngiltere'den Amerika'ya gitmek için ayrılmış olsaydı... ...doğal olarak Hindistan üzerinden gidecekti. Çünkü bu yolda izlenmesi ve yakalanması olasılığı azdı. Bu düşüncelerden geminin limana girmek üzere olduğunu haber veren düdük sesiyle sıyrıldı. Amallar rıhtıma doğru akın etmeye başladı. Gemi demir attı ve yüzlerce yolcu gemiden inmeye başladı. Kimileri ise güvertede kalıp kentin manzarasını seyretmeyi eylemişti. Fix. Yolcuları dikkatle inceleyebileceği bir konuma geçti. Bu arada, kalabalığın arasında kendine doğru yaklaşan genç bir adam gördü. Elinde İngiliz pasaportu vardı, büyük bir olasılıkla vize almak istiyordu. Fix, pasaportu eline alır almaz irkildi. Pasaporttaki bilgilerle Scotland'ın yardım verdiği bilgiler birbirine çok benziyordu. "Bu sizin pasaportunuz mu?" diye sordu Fix. Hayır, efendimin diye yanıtladı Pasapartu. Efendiniz nerede? Gemide. Ama kimliğini kanıtlaması için konsolosluğa kendi gitmek zorunda. Bu gerekli mi? Kesinlikle. Peki konsolosluk nerede? Meydanın köşesindeki binaya diye yanıtladı fix 100 metre kadar ilerideki bir binayı göstererek. Gidip efendimi getireyim ama buna pek sevineceğini sanmıyorum diyen yolcu Fiks'i selamlayarak gemiye döndü. Dedektif Fix kuşkulanıyor. Dedektif rıhtımdan ayrılarak doğruca konsolosun ofisine gitti. Konsolos diyerek hemen konuya girdi. Soyguncunun gemide olduğuna dair çok güçlü kanıtlarım var. Ve pasaportla ilgili öyküyü anlattı. Evet Bay Fix dedi konsolos doğrusu adamı görmek isterim ama sanırım buraya uğramayacaktır. Tabii kastettiğiniz kişi ise... ''Soyguncular arkalarında ipucu bırakmak istemezler ve bu ülkede pasaportunu göstermek zorunda da değil.'' dedi. ''Sandığım kadar zeki ise gelecektir. Vize almak için mi?'' ''Evet ama sanırım ona vize vermeyeceksiniz.'' ''Neden? Pasaportunun hiçbir eksiği yoksa ona engel olamam.'' ''Ama onu tutuklayabilmem için Londra'dan gelen belgeyi beklemem gerek. Bu sizin sorununuz.'' Konsolos cümlesini henüz bitirmemişti ki, Fix'in rıhtımda gördüğü uşakla birlikte efendisi içeri girdi ve beyefendi vize almak istediklerini söyleyerek konsolosa pasaportunu uzattı. Konsolos belgeleri inceledikten sonra sordu. ''Siz Bay Faleas Fog musunuz?'' ''Evet, benim.'' ''Ve bu adam da uşağınız.'' ''Evet, adı Passepartout.'' ''Londralı mısınız?'' ''Evet.'' ''Nereye?'' ''Bombaya gidiyoruz.'' Çok güzel efendim. Vizeye gerek yok. Pasaport da istenmiyor. Biliyorum beyefendi diye yanıtladı Bay Fogg. Ama Süveyş'e geldiğimi kanıtlamak için vizenize gereksinmem var. Pekala beyefendi. Konsolos pasaporta tarih yazıp imzaladı ve damgasını bastı. Bay Fogg ücreti ödedikten sonra uçağa ile çıkıp gitti. Ne düşünüyorsunuz diye sordu dedektif. Bence kesinlikle dürüst bir insana benziyor dedi konsolos. Olabilir ama bu değil. ''Peki sizce soyguncu için verilen eşkale uyuyor mu?'' ''İtiraf etmeliyim ki bunu kanıtlayacağım.'' ''Uşaktan bu konuda daha kolay bilgi alabiliriz. Hem bir Fransız çenesini kolay tutamaz. İzninizle konsolos.'' <Gülüyor> Fix iki adamı izlemeye başladı. Bu arada Bay Fog konsolosluktan çıktıktan sonra uşağına bir takım emirler verdi. Sonra kamerasını çekilip not defterine bir göz attı. Londra'dan hareket, 2 Ekim çarşamba akşamı 8.45. Paris'e varış, 3 Ekim perşembe sabahı 7.20. Torino'ya montenis yoluyla varış, 4 Ekim cuma sabahı 6.35. Torino'dan ayrılış, cuma sabahı 7.20. Birindisi'ye varış, 9 Ekim çarşamba sabahı 11. Toplam 158 buçuk saat, yani 6 buçuk gün. Vyfog, bütün hareket ve barış günlerini ay olarak ve saatleri de gösterecek biçimde bir çizelgiye yazmıştı. Bu programa göre Süveyş'e tam zamanında varmıştı, yani hiç kaybı yoktu. Buna karşılık kazancı da. Yemeğini kamerasında yemeği yeğledi, o da bütün İngilizler gibi kenti gezmek için işini uşağına bırakmıştı. Dedektif Pasapartu konuşuyor. Fiks az sonra rıhtımda şaşkın şaşkın bakanan pasaportu buldu. Selam dostum, pasaportumuzun vizesi yapıldı mı? Siz misiniz mesut dedi pasaportu. Evet, çözümlendi. Şimdi çevreyi seyrediyorsunuz. Evet, yolculuğumuz o denli çabuk geçti ki kendimi düşteymiş gibi hissediyorum. Burası gerçekten Süveyş mi? Kesinlikle. Mısır'da mıyız? Elbette Mısır'dayız. Yani Afrika'dayız. Afrika'da. Afrika diye yineledi Pasapartu. Paris'ten öteye gidebileceğimizi düşünmemiştim ve Paris'te yalnızca 85 dakika kalabildik. Paris'i ancak Kuzey Garı'ndan Lyon Garı'na giderken pencereden görebildim. Çok mu var? Benim değil, efendimin acelesi var. Bu arada ayakkabı ve gömlek almam gerekiyor çünkü yola bavullarımızı almadan çıktık. Yalnızca küçük bir çantamız var. Sizi aradığınız şeyleri bulabileceğiniz bir yere götüreyim. Çok naziksiniz, monsieur? Birlikte yürürlerken Pasapartu konuşmaya devam etti. Gemiyi kaçırmayayım efendim. Çok zamanımız var. Saat daha on iki. Pasapartu saatini çıkararak baktı. On iki mi? Ona sekiz var. Saatiniz geri kalmış. Bu aile yadigar bir saat mesyu. Dedemin babasından kalma. Tam bir kronometre gibidir. Hiç şaşmaz. Ama saatiniz Londra saatine göre ayarlı. Süveyşte aranızda iki saat fark var. Saatinize her ülkede ayarlamanız gerekiyor. Asla. O halde güneşle saatiniz arasında fark olur. Bunu güneş düşünsün efendim. Bu durumda yanalan o. Saatini bübürlenerek cebine soktu. Londra'dan ayrılışınız çok mu aceleydi? Sanırım öyle. Geçen cuma akşamı efendim eve sekizde geldi ve kırk beş dakika sonra yola çıktık. Efendiniz nereye gidiyor? Hep ileri. Dünya turu yapacak. Dünya turumu diye bağırdı Fix. Evet, 80 günde bu konuda bahse girmiş. Aramızda kalsın ama bana pek mantıklı gelmiyor. Bazı tuhaflıklar seziyorum. Bay Fogg, ilginç bir kişilik sanırım. Bundan emin olabilirsiniz. Varlıklı mı? Kuşkusuz çünkü yanında gıcır gıcır bir dolu parası var ve yolda çok para harcıyor. Bombaya zamanından önce varmamız için Mongolianın çarkçısına iyi bir bahşiş verdi. ''Onu uzun süredir mi tanıyorsunuz?'' ''Hayır, yeni işe başladım.'' ''Londra'dan ayrılmadan bir gün önce.'' Bu yanıtlar, Fix'in kuşkularını daha da artırmaya başlamıştı. Soygundan hemen sonra Londra'dan ayrılış, yanında taşıdığı bol miktarda gıcır, gıcır para, uzak ülkelere gitme isteği ve bunun için bahse girmek gibi sudan nedenler. Bunların hepsi Fix'in kuramını ispatlıyordu. Pasapartuyu, efendisi hakkında daha fazla bilgi almak için zorlamaya devam etti.'' Fiks, Falyas Fog'un Süveyş'e inmeyeceğinden, doğru Bombay'a devam edeceğinden emindi. Bombay buradan çok mu uzak diye sordu pasapartu. Oldukça. Gemiyle 10 gün sürer. Bombay hangi ülkede? Hindistan'da. Asya'da mı? Evet. Kahretsin. Size bir şey söyleyecektim. Beni çok rahatsız ediyor lambam. Ne lambası? Gaz lambası. ''Açık unuttum ve şu anda yanıyor ve hesabıma yazılıyor. Hesapladım Mösyö, her gün 20 şilin yitiriyorum. Bu kazanabileceğimden 6 pence daha fazla ve yolculuğumuz ne kadar uzun sürerse...'' Fix'in Pasapartu'nun sorunuyla ilgilenip ilgilenmediği belli değildi. Dinliyordu ama kafasında bir şeyler tasarlıyordu. Pasapartu'yu alışveriş yapması için bıraktı ve hemen konsolosluğa koştu. Şimdi kesinlikle emindi. ''Konsolos'' dedi. Artık hiç kuşkum kalmadı adamı buldum. Sihirli bir DNA'yı varmış gibi dünyayı 80 günde dolaşmaya çalışıyor. O zaman çok zeki bir adam bu dedi Konsolos. Londra'ya polisi atlatıp başka bir kimlikle dönmek istiyor. Aynı düşüncedeyim diye yanıtladı Felix. Ama Süveyş'ten geçerken bizi almakta ısrar etti. Niçin? Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Ama beni dinleyin dedi ve pasaportuyla ile yaptığı kısa konuşmayı anlattı. Görülüyor ki tüm ipuçları bu adamın aleyhinde dedi Konsolos. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Londra'ya telgraf çekip Bombay'a hemen bir tutuklama emri göndermelerini isteyeceğim ve bu durumda benim de Mongoloya binmem gerekecek. X bunları söyledikten sonra dışarı çıktı ve Londra'ya hemen telgraf çekti. 15 dakika sonra elinde küçük çantasıyla Mongoloya bindi ve gemi Kızıldeniz'e doğru yol almaya başladı. Kızıldeniz'den Bombay'a Süveyş ile arası tam olarak 310 mildir ve gemiler bu yolu 38 saatte alır. Mongolya'nın çakçısı bu yolu daha kısa sürede almak için kazanları payrap yakıyordu. Birincisinden binen yolcuların çoğu Hindistan'a gidiyordu. Kimileri Bombay'da, kimileri de Kalküta'da inecek ve Bombay yoluyla karadan trenle seyahat edeceklerdi. Gemide birçok İngiliz devlet memuru ve subay vardı. Bunların arasında uzak doğuya ticaret yapmaya giden İngiliz zenginleri de bulunuyordu. Kadın yolcular sık sık kıyafet değiştiriyor ve denizin sakin olduğu zamanlarda dans ediyorlardı. Phileas Fogg bu sırada ne yapıyordu? Geminin hızını etkileyen rüzgarları mı izliyordu yoksa makineleri bozabilecek güçlü dalgalarla mı ilgileniyordu? Ama dışarıyla hiç ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Kızıldeniz'in tarihi dekoruyla ve körfezin tehlikelerini hiç umursamıyordu. Her gün düzenli olarak dört öğün yemeğini yiyor ve yeni arkadaşlarıyla kağıt oynuyordu. Yeni oyun arkadaşları Goa'ya giden bir maliyeci, Benares'teki birliğine katılmak için Hindistan'a giden bir general ve Bomba'ya giden bir hükümet görevlisiydi. Pasapartu ise deniz tutmasından kurtulmuştu. iş daha açıktı, rahatı yerindeydi. Üvert eden manzarayı seyretmekle vakit geçiriyordu. Süveyş'ten ayrıldıktan bir gün sonra rıhtımda konuştuğu adama rastladı. ''Yanılmıyorsam'' diyerek yaklaştı adama doğru. ''Siz bana Süveyş'te yardım eden baysınız.'' ''Aa evet, siz şu tuhaf İngiliz'in uşağısınız değil mi?'' ''Evet, siz de Monsieur Fix, ''Bay Fix diye yeniledi Pasapartu. Sizi burada gördüğüme memnun oldum. Yolculuk ne yana? Sizinle aynı yere, bombaya. Harika. Daha önce gemiyle yolculuk yaptınız mı? Birçok kez. Ben yarımada vapur işletmesinin temsilcilerinden biriyim. O halde Hindistan'ı biliyorsunuz. Evet tabii diye kısaca yanıt verdi Fix. Fransızı kuşkulandırmak istemiyordu. Çok ilginç bir ülke olmalı. Aa, ''Evet, camiler, minareler, tapınaklar, yoksullar, maymunlar, kaplanlar, yılanlar ve filler. Umarım ülkeyi dolaşmak için yeterince zamanımız vardır.'' ''Umarım Bay Figgs. Gemiden trene, trenden gemiye atlayan bir adamla ne denli olacağını bilmiyorum. Umarım Bombay son durağımız olur.'' Fix Bay Fogg iyidir herhalde.'' dedi, normal bir ses tonuyla. ''Oldukça iyi, ben de öyle. Deniz havasından iştahım açıldı.'' Ama efendiniz hiç güverteye çıkmıyor. Evet hiç çıkmıyor, merak etmiyor herhalde. Sakın bu 80 günde bitirilmesi gereken gezinin gizli bir nedeni olmasın. Örneğin bir görev gibi. İnanın hiçbir şey bilmiyorum Mesafix. Bu konuşmadan sonra Fasapartu ve Fix'in söyleşileri devam etti. Dedektif onun güvenini kazanmak için bazen ona geminin barında viski ya da bira ısmarlıyordu. Bu viski ve biraların karşılığında sapuşak bazen ağzından kimi şeyleri kaçırıyor. 13 Ekim günü çevresinde birkaç yılı surma ağacından başka yeşillik olmayan Moka kentine vardılar. Pasapartu çevresi duvarlarla çevrili bu kenti kocaman bir kahve fincanına benzetti. Bir sonraki gece Arapça anlamı gözyaşı köprüsü demek olan Babil Menderes Boğazı'nı geçtiler. ve bir sonraki gün Aden'in kuzey batısındaki Steamer Point'e kömür almak için uğradılar. Gemilerin yakıt sorunu şirkete yılda 80 bin pound'a patlıyordu. Mongolia'nın bombaya varması için daha 1600 millik yolu vardı ve Steamer Point'te 4 saat kadar kalması gerekiyordu. Ama Phileas Fogg, bu gecikmeyi önceden hesapladığı için programında bir aksama olmuyordu. Bay Fog ve Uşağı, Aden'de tekrar vize almak için indiler. Fix, görünmeden onları izledi. Vize alındı ve fog yine gemideki rutin yaşamına geri döndü ve tabii ki uşağı da her zaman olduğu gibi kenti dolaşmaya başladı. Aden birçok ulustan insanın yaşadığı ilginç ve kozmopolit bir kentti. Saat altıda Aden'den ayrıldılar. Mongolia, Hind okyanusuna doğru yola çıktı. Deniz sakindi ve kuzeybatıda esen rüzgarlarla geminin yerkenleri şişmişti. Bu onun daha da hızlı gitmesini sağlıyordu. Boyanlar yine güverteye çıkmışlar, dans ederek ve şarkı söyleyerek bunun tadını çıkarıyorlardı. 20 Ekim pazar günü öğleye doğru Hindistan kıyılarına vardılar. Bombay'ın palmiyeli silüveti uzaktan seçiliyordu. Gemi birçok adanın arasından geçerek 16.30 sularında rıhtıma yanaştı. Bombaya tasarlanandan iki gün önce varmışlardı. Palyasov bunu hemen defterine geçirdi. Tapınaktaki Dövüş Tabanı kuzeyde, ucu güneyde ters dönmüş bir üçgen olan Hindistan'ın nüfusu 180 milyon kadardı ve büyük bir bölümü İngiliz ekemenliği altındaydı. Kalküta'da bir genel vali, Madras, Bombay ve Bengal'de birer vali ve Agra'da bir vali yardımcısı vardı. İngiliz Hindistan'ın nüfusu 100 milyonun biraz üzerindeydi. Ülkenin geri kalan bölümü, İngiliz egemenliğinin dışındaydı ve bu bölgeler tümüyle bağımsız racalar tarafından yönetiliyordu. İngilizler, 1750'de Madras'ta Doğu Hindistan Şirketi adında bir şirket kurdular ve bu şirket yavaş yavaş yerli yöneticilerden topraklarını satın almaya başladı. Bu toprakları çok ucuza satmak istemeyenlerdense zorla alıyordu ve buraya askeri ve sivil yöneticiler atıyordu. Ama şirket şu anda görevden ayrılmış, yönetimi tümüyle İngiliz Krallığı'na bırakmıştı. Ülkenin durumu gün, be gün değişiyordu. Eskiden yayan, at sırtında ya da tahterevanla yapılan ulaşım, şimdi yerini Indus ve Ganjırmakları üzerinde çalışan hızlı gemilere ve Bombay'dan Kalküte'ye dek uzanan büyük demir yolu hattına bırakmıştı. Bu demir yolu, Hindistan'ı baştan başa aşan doğrudan bir hat değildi. Bombay ve Kalküte arası kuş uçuşu 1600 kilometre kadardı ama bu uzaklık trenle 3'te 1 oranında artıyordu çünkü demiryolu kuzeydeki Allahabad kentine kadar uzanıyordu. Yolcular akşam saat tam 4 buçukta Kalküte treninin hareket saatinde karaya çıktı. Bay Fogg birinci arkadaşları ile esenleştikten sonra uşağına birçok emir yağdırıp saat tam 8'de istasyonda olmasını söyleyerek dosdoğru pasaportunu vize ettirmeye gitti. Bu arada yol boyunca Bombay'in muhteşem kütüphanesine, kültür merkezine, camilerine, sinagoglarına bile bakmadan yürüyüp geçti. Pasaport işini çözümledikten sonra akşam yemeğini istasyonda yedi. Ama ev sahibinin kendisine övünerek ikram ettiği tavşandan hiç memnun kalmamıştı. Bay Fog, akşam yemeğini yemekteyken Fix doğruca Bombay polis karakoluna gitti. Kendine tanıttı, görevini anlattı ve Londra'dan tutuklama emrinin gelip gelmediğini sordu. Tutuklama emri daha gelmemişti. Fix buna fena halde bozuldu ve Bombay polis müdüründen tutuklama emri istedi. Ama polis müdürü bunu Londra polisinin işi olduğu gerekçesiyle reddetti. Fix'in beklemekten başka çaresi kalmamıştı. Bay Fogun emri gelene dek burada kalacağından emindi. Pasapartu, Mongolia'dan inerken efendisinin emirlerini aldıktan sonra... ...bombayı aynı Suez ve Paris'te olduğu gibi hemen terk edeceklerini... ...ve bu yolculuğun oldukça da uzun süreceğini anladı. Her zamanki gömlek ve ayakkabı gereksinimini karşıladıktan sonra... ...geleneksel giysilerini giymiş değişik uluslardan insanların doldurduğu... ...kalabalık caddelerde dolaşmaya başladı. Aralarında bombayın varlıklı tüccarlarının da bulunduğu zeki kültürlü bir grup insan... ...ortalarına kırmızı giysiler giymiş... Gümüş takılarla süslenmiş, dans eden Hintli kızlara almışlar, dini bir gösteri sunuyorlardı. Pasapartu onları ağza açık bir biçimle seyrediyordu. Bu gösteriden oldukça etkilenmiş olarak Malebar Tapınağı'na gitmekten kendini alamadı. Fakat bazı Hint tapınaklarına Hristiyanların giremeyeceğinden tümüyle habersizdi ve en inançlı Hristiyan bile ayakkabılarını dışarıda bırakmadan içeriye giremezdi. Politik nedenlerden dolayı İngilizler Hint geleneklerine büyük saygı gösteriyorlardı. Pasapartu, sade bir turist gibi içeri almış Brahman sanatının en güzel örneklerine büyülenmiş gibi seyrederken, birden kendini yerde bulmuştu. Aniden ortaya çıkıveren üç Brahman rahibi, uşağı hem vuruyor hem de ayakkabılarını çıkarmaya çalışıyorlardı. Güçlü Fransız, kısa bir bocalamadan sonra silkindi, ayağa kalktı... ...ve uzun cübbeler içindeki rahipleri yumruklayıp devirerek oradan hızla uzaklaştı. Sekize 5 kala, ayakkabısız, şapkasız ve aldığı bazı şeyleri de tapınakta unutmuş bir durumda gara vardı. Bu arada onu gara kadar izleyen Fix, Bombay'dan ayrılmak üzere peronda beklediğini görmüş... ...ve şüpheliği gerekirse Bombay'a dek izlemeye karar vermişti. Pasapartu, bu koşuşturma sırasında Fix'i fark edememişti... Çünkü Pix kuytu bir köşeye saklanmış, başından geçenleri efendisine anlatmak üzere olan pasaportu dinlemek için kulak kesilmişti. "Umarım bir daha böyle bir şey olmaz." dedi Bay Fox sakin bir biçimde. Zavallı uşak, üstü başı perişan bir halde tek bir sözcük bile söylemeden efendisinin arkasından yürüdü. Pix tam öbür vagona binecekken vazgeçti. "Hayır, gitmiyorum." dedi. Bu adam Hindistan toprakları içinde olduğuna göre elimden kurtulamaz. Ve keskin bir düdük sesinden sonra tren karanlığın içinde gözden kayboldu. Demiryolu yarıda kesilince. Tren tam zamanında hareket etmişti. Yolcuların arasında birçok subay, hükümet görevlisi ve afyon taciri vardı. Pasapartu, efendisiyle aynı kompartımandaydı ve tam karşılarında üçüncü bir kişi oturuyordu. Bu, Bay Fog'un Mongolia'daki birici arkadaşlarından biri olan Sir Francis Cromart'ıydı. Sir Francis uzun boylu, kumral, 50 yaşlarındaydı ve son sipahi ayaklanmasındaki yararlılıklarıyla kendini göstermişti. Hindistan'ı kendi yurdu gibi benimsemişti ve bu ülkenin tarihini, geleneklerini ve insanlarını çok iyi tanıyordu. Ama Phileas için bunların hiçbir önemi yoktu. O yalnızca ince matematiksel hesaplarla tasarladığı yolculuğunu 80 gün içinde tamamlamaya çalışıyor, ayrıntılarla ilgilenmiyordu. Sir Francis Cromarty uzun bir iç partileri boyunca yol arkadaşındaki garipliği gözlemlemişti. ...bu soğuk şehrinin arkasında bir yürek olup olmadığını... ...ve çevresindeki güzellikleri fark edemeyeceklerle... ...duyarsız olup olmadığını merak ediyordu. Tu General şimdiye dek karşılaştığı garip insanların içinde... ...bunun kadar tuhafını görmemişti. Falyas Fogg, Sir Francis'in gözünde... ...anlamsız bir bahis soruna dünya turuna çıkmış... sağduyudan yoksun biriydi. Bombadan ayrıldıktan bir saat kadar sonra... ...tren, Salkete Adası'ndan ayrılmış... Ada ile Anakara arasındaki boğazı geçmiş, Hindistan topraklarında yol almaya devam ediyordu. Phileas Fogg ve Sir Cromarty arada birkaç kelime konuşup susuyorlardı. Sir Cromarty sözü yine dünya turuna getirdi. ''Şu anda yolculuğunuzu geciktirecek pek çok şey olabilir, Pipe Fogg.'' dedi. ''Bu turu 80 günde tamamlamanıza olanak yok.'' Nasıl Sir Francis? Çünkü trenler genellikle bu dağlarda durur ve yolcular tahterevanla ya da midillilerle kandallaha geçmek zorunda kalırlar. Olabilecek bütün aksaklıkları hesapladım, Sir. Böyle bir kecikme asla tasarlarımı bozamaz. Ama Bay Fog diye ısrar etti, Sir Francis. Uşağınızın tapınakta başına gelenleri unutmayın. Hükümet bu gibi suçlarda çok acımasız davranır. Hindistan'da dini kurallara çok dikkat etmek gerekir. Uşağınız yakalansaydı... ''Evet, Sir Francis'' diye yanıtladı Yakalanmış olsaydı cezalandırılacaktı ve Avrupa'ya geri gönderilecekti. Böyle bir gecikmenin efendisini nasıl etkileyeceğini anlayamadım. Pasapartu ise bunlardan habersiz uyuyordu. Gece boyunca tren dağları arkasında bırakarak Nasik'i geçti. Bir sonraki gün minarelerin ve pagodaların yükseldiği verimli Kandeş Ovası'nı katettiler. Pasapartu uyandığında Hindistan'ı trenle geçtiğine hala inanamıyordu. İngiliz makinistin yönettiği İngiliz kömürüyle çalışan, bacasından yuvarlak siyah dumanlar çıkan tren, pamuk bitkilerinin kahve ve Hindistan cevizi ağaçlarının arasından gidiyordu. Ağaçlığın arasından görünen manzara göz alıcıydı. Sonra yılanların ve kaplanların barındığı bat'a girmemiş ormanlardan geçtiler. Trenin gürültüsüyle hayvanlar sağa sola kaçıyorlardı. Maligamum İstasyonu'ndan sonra Tanrıça Kaliye tapan yerlilerin yaşadığı bölgeye geldiler. Göz alıcı pagodalarıyla ünlü Ellora kentinden sonra Evrengaba'da geçtiler. Burası ünlü hükümdar Evrengzib'in başkentiydi. Tren saat yarımda Burhampur'da durduğunda Pasapartu burada sahte incilerle süslü terlikler satın aldı kahvaltıdan sonra yola devam edildi. Basapartu, bombaya kadarki yolculuğu sırasında yolculuğun artık sona erici yumurtlarına kapılmıştı ama tam gaz devam ettiklerini görünce gençliğindeki serseri ve maceracı ruhu geri döndü ve böylece efendisinin girdiği iddia sonucunda çıktığı dünya turunu büyük bir ciddiyetle takdir etmeye ve ona saygı duymaya başladı. Hatta gecikmeye yol açabilecek engelleri düşünerek kaygılandı bile. Bir gece önceki olayın başlarına getirebileceği felaketi düşündüğünde tüyleri ürperdi. Bayfog'un soğuk kanlılığının tersine huzursuzlukla günlere sayıyor, tren durduğunda lanetler yağdırıyor ve Bayfog'a makiniste para ödemediği için sinirleniyordu. Akşama doğru tren Kandeşi deşi Bundelcund'dan ayıran Sutpur dağlarındaki geçide girdi. Ertesi gün Sir Cromarty, Pasapartu'ya saati sorduğunda sabah üç yanıtını aldı. Sir Cromarty, saatini Londra ayarında tutmakla ısrar eden Pasapartu'yu uyarmak zorunda kaldı. Aynı uyarıyı daha önce fixte yapmıştı ama Pasapartu saatini değiştirmemekte de kararlıydı. Rotal istasyonuna 25 kilometre kalmıştı ki, tren ormanın ortasındaki boşlukta durdu. Kondüktör yolcuların arasından geçerek, Yolcular burada insinler diye bağırıyordu. Falyas Fogg ne olduğunu anlamak istercesine generalin yüzüne baktı ama hiçbir yanıt alamadı. Masapartu şaşkınlıkla dışarı fırladı ve hızla geri döndü. Efendim bundan sonra demir yolu yok diye bağırdı. Bu da ne demek oluyor diye sordu Sir Francis. Yani tren bundan sonra devam etmeyecek. General hemen dışarı çıktı. Falyas soğuk soğukkanlılıkla onu izliyordu. Birlikte kondüktöre gittiler. ''Neredeyiz?'' diye sordu Sir Francis. Holby köyünde.'' ''Burada duracak mıyız?'' ''Evet ama demir yolu hâlâ bitmedi.'' ''Ne, bitmedi mi?'' ''Hayır, buradan Allahabad'a kadar beş kilometrelik bir boşluk var. Hat Allahabad'dan itibaren tekrar devam ediyor.'' ''Ama bizim biletimiz bombadan Kalküte'ye kadar.'' ''Evet ama yolcular Kolbi'den Allahabad'a kadar kendi olanaklarıyla gitmek zorunda olduklarını bilerek bu trene biniyorlar.'' Sir Francis burnundan soluyordu. Bay Fogg onu sakinleştirmeye çalışarak... Sir Francis dedi, sakin olun. İsterseniz Allah habadı dek birlikte gidebiliriz. Bay Fogg, bu sizin aleyhinize bir gecikme. Hayır efendim, ben bunu hesaba katmıştım. Yani yolu biliyordunuz. Hayır. Ama er geç bir aksilik çıkacağını biliyordum. Bu yüzden kaybım yok. Önceden kazandığım iki günüm var. Karküta'dan Hong Kong'a gidecek gemi... 25'inde öyle öğle üzere hareket ediyor. Bugün ise 22'si. Yani Kalküte'ye zamanında varacağız. Bu denli kendinden emin bir yanıt karşısında diyecek bir şey yoktu. Ama demir yolunun burada bittiği gerçekti. Yolcuların çoğu bunu bildiği için trenden inmiş, köyde kendilerini bekleyen arabaları kiralayarak gözden kaybolmuştu. Bay Fogge ve Sir Komartya ise hiçbir şey kalmamıştı. Yürüyeceğim dedi Bay Fog. Bu arada pasapartu neşe ile koşarak geldi. Efendim sanırım bizi buradan götürecek aracı buldum. Nasıl? Bir fil. Buradan yüz adım ilerideki bir Hintlinin fili. Bir görelim dedi Bay Fong. Biraz sonra çevresi yüksek bir çitle çevrili bir kulübeye vardılar. Sahibi de kulübedeydi ve hayvanı bir savaş fili olarak yetiştirmek istediği için fil tam evcil değildi. Hintliler bu savaş fillerini üç ay boyunca tereyağı ve şekerle besliyorlardı. Önceleri sakin olan hayvan, 3 ayın sonunda saldırgan bir yapıya bürünüyordu. Fakat şans eseri hayvan daha yeni besiye sokulduğu için henüz vahşileşmemişti. Adı Kionio olan bu hayvan, durmadan çok uzun bir süre yolculuk yapabilirdi. Bifog hayvanı kiralamaya karar verdi ama Hindistan'da filler sanıldığından daha pahalıydı. Çünkü sayıları gittikçe azalmaktaydı. Bifog'un hayvanı kiralama isteğine Hintli yanaşmadı. Saat başına 10 pound önerisini de kabul etmedi. Byfog fiyatı 40 pound'a kadar yükseltti ama önerisi yine geri çevrildi. Byfog bu kez hayvanın Allah havada 15 günde gidebileceğini düşünerek 600 pound önerdi ama Hintli'den hiç ses çıkmadı. Byfog sonunda hayvanı satın almaya karar verdi ve 1000 pound ödeyeceğini söyledi ama Hintli hayvanını satmak da istemiyordu. Sir Francis Cromarty, Bifog'u kenara çekerek hayvanı satın almadan önce düşünüp taşınmasını, çünkü Hintlinin istediği fiyatın çok yüksek olduğunu söyledi. Ama Bifog, hayvanın kendisi için çok gerekli olduğunu, gerekirse 20 kat fazlasını bile ödeyebileceğini, şimdiye deyin hiçbir şey için düşünüp taşınmadan karar vermediğini söyledi. Bifog tekrar Hintli'ye dönerek önce 1200, sonra 1500, en sonunda 2000 pound önerdi. Pasapartu'nun yüzü korkudan bembeyaz olmuştu. En sonunda dayanamayarak bir fil için ne çok para tanrım diye bağırdı. Şimdi iş yalnızca bir kılavuz bulmaya kalmıştı ki bu da çok güç bir şey değildi. Zeki görünümlü bir parsiyi işe kabul etti. Fil yolculuk için hazırlandı. Genç parsi deneyimli bir fil sürücüsüydü. Hayvanın sırtına geniş bir semer yerleştirdi. Bu semerin iki yanında... ...kasırdan yapılmış iki büyük sepet vardı. Bayas Fogg, ünlü çantasından çıkardığı paralarla hemen filin ücretini ödedi. Bay Fogg, Sir Cromart Allahabad'a birlikte gitmeyi önerdi. O da bu öneriyi memnuniyetle kabul etti. Hayvanın iki yanındaki sepetlerden birine general, ötekine Bay Fogg oturdu. Pasa da ortalarına aldılar. Kılavuzsa hayvanın boynuna yerleşti... ...ve hurma ağaçlarından oluşan bir ormanın içinden Allah'a vada doğru ilerlemeye başladılar. <Gülüyor> Cenaze Alayı Deneyimli kılavuz yolu kısaltmak için demir yolunun hala döşenmekte olan sol yanına geçti. Daha kısa olduğu için ormandan gitmeye karar verdi. Hayvanın boynuna bağlanmış sepetlerde oturan Bay Fog ve General oldukça sarsıntılı bir yolculuk geçiriyordu. Pasapartu ise Filin sırtına doğrudan oturduğundan sirkte gösteri yapan bir palyaço gibi sıçrayıp tekrar yerine oturuyor, her işte gülüyor ve halinden memnunmuş gibi davranıyor, ara sıra cebinden çıkardığı şekeri hayvanın ağzına atıyordu. İki saat sonra hayvanın yemesi ve içmesi için bir saatlik bir mola verdiler. Bu mola, Sir Francis ve Bifog için iyi bir dinlenme oldu. Madenden mi yapılmış diye sordu Bifog hayranlıkla file bakarak. Sun iyi demirden diye yanıtladı kahvaltısını hazırlamakta olan Pasapartu. Öğleyin tekrar yola koyuldular. Biraz sonra etraf daha vahşi bir görünüme bürünmeye başladı. Hurma ve palmiye ağaçlarından oluşmuş ormanın derinliklerine daldılar. Bu bölge İngiliz egemenliği altında değildi. Erişilmez yükseklikteki dağlarda oturan racalar tarafından yönetiliyordu. Birçok kez yolları üzerinde kendilerini tehdit eden vahşi Hintlilere rastladılar. Kılavuz onlardan elinden geldiğince uzak durmaya çalıştı. Para sıra önlerine Pasapartu'yu oldukça eğlendiren maymunlar çıktı. Ama bu arada Pasapartu'nun aklını kurcalayan bir soru vardı. Bay Fogg Allah havada varınca fili ne yapacaktı? Yola onunla mı devam edecekti yoksa onu satacak mıydı? Onunla yola devam etmesi olanaksızdı. Zaten kendisine hemen hemen bir servete mal olmuştu. Belki de onu serbest bırakırdı. Ama bu değerli hayvanın bakıma gereksinimi vardı. Serbest bırakılırsa hayvan tek başına ne yapacaktı? Uzun süre bu düşüncelerden kurtulamadı. O gün 25 mil kadar yol aldılar. Gece soğuktu. Parsi birkaç kuru dal toplayarak bir ateş yaktı. Kolbiden aldıkları yiyecek yeterliydi birkaç cümlelik söyleşinin ardından hemen uykuya daldılar. Kılavuz, ayakta uyumakta olan fili gözetliyordu. Gece boyunca panterlerin homurdanmalarından ve maymulların söyleşilerinden başka onları rahatsız eden bir şey olmadı. Sir Francis, savaştan çıkmış bir asker gibi derin uyuyordu. Pasapartu ise gördüğü korkulu düşlerin etkisiyle oldukça rahatsızdı. Bifog sanki Savi sokağındaki evindeymişçesine rahat uyuyordu. Yolculuk saat sabah altıda tekrar başladı. Kılavuz akşam Allahabad'a bada varmayı umuyordu. Bu durumda Bifog daha önceden kazanmış olduğu iki günlük sürenin az bir bölümünü yitirmiş oluyordu. Chione'yi hızla yol alarak Vintia dağlarının son yamaçlarını arkasında bıraktı. Öğleye doğru Kalanger köyünü geçtiler. Kılavuz daha güvenli olduğu için yerleşim alanlarından gitmeyi yeğliyordu. Allah havada 20 mil kadar yolları kalmıştı. Bir muz ağacının altında karınlarını doyurmak için mola verdiler. Saat iki de millerce süren büyük bir ormanın içine girdiler. Yolculuk şimdiye dek sorunsuz ve rahat geçmiş ve başarıyla tamamlanmıştı. Ta ki fil birden durup kuyusuzlaşmaya başlayıncaya dek. Saat Olmuştu. ''Ne oldu?'' diye Sir Fransız başını çıkararak ''Bilmiyorum efendim'' diye yanıtladı Parsi. Kalın dalların arasından bir homurdanma duyuluyordu. Ses biraz daha yakınlaştı. Ormanın içinden gelen bu ses daha çok insan ve müzik sesinin bir karışımı gibiydi. Pasapartı kulak kesilmişti. Bay Fogg hiç tepki vermeden sabırla sesleri dinledi. Klaus. Hayvanın üstünden atlayıp onu bir ağaca bağladı ve ağaçların arkasında kayboldu. Sonra koşarak geri döndü. Bir Brahman avayı bu yana doğru geliyor, bizi görmemeleri gerek dedi. Filiz serbest bıraktı ve yolculara ne olursa olsun kendilerini göstermemelerini söyledi. Bu arada kendi de tehlike anında hayvanın sırtına atlayabilecek bir konuma geçti. Ama bulundukları yer sık çıllarla kaplanmış olduğu için... Alayın kendilerini görmeden geçip gideceğinden emindi. Biraz sonra müziğin sesi daha da yakınlaşmaya başladı... ...ve ağaçların arkasında alayın başı göründü. Yaklaşık yüz adım kadar ilerdelerdi... ...ve dinsel ayinin garip figürleri dalların arasından rahatlıkla seçilebiliyordu. Rahipler, ayin başlıkları ve renkli cübbeleriyle ön sırada yürüyorlardı. Kadınlar, erkekler ve çocuklardan oluşan kalabalık onları izliyor dans ediyor ve şarkı söylüyorlardı. Arkalarından gelen grupsa kocaman tekerlekli bir arabayı çekiyordu. Bu arabanın üzerinde dört kolu olan, gövdesi koyu kırmızı, gözleri bulanık bakışlı, dağınık saçlı, dili dışarıya sarkmış korkunç bir heykel vardı. Sir Francis heykeli görür görmez tanıdı. Tanrıça Kali, aşk ve ölüm tanrıçası diye mırıldandı. Ölüm tanrıçası belki ama bu iğrenç kadın asla aşk tanrıçası olamaz diye söylendi Pasapartu. Kılavuz susmalarını işaret etti. Heykelin çevresinde bir grup yaşlı Hint fakiri dövünüyordu. Vücutlarını şeritler halinde aşı boyasıyla boyamışlardı. Arkalarından gelen kimi brahmanlar bir kadını sürüklüyordu. Kadın ayakta güç duruyordu. Beyaz tenliydi ve kolları, boynu, parmakları mücevher doluydu. Üzerinde vücut hatlarını ortaya çıkaran müslin bir elbise vardı. Genç kadının arkasında bir tahtıravanı taşıyan vahşi görünümlü silahlı koruyucular bulunuyordu. Ceset yaşlı bir adama aitti. Bir raca gibi giydirilmişti. İpek bir elbise, incilerle süslü bir turban, elmaslarla işlenmiş bir boyun atkısı ve muhteşem silahlarla donatılmıştı. Onları müzisyenler ve sesleri zaman zaman müziğin sesini bastıran, dövünen Hint fakirleri izliyordu. Sir Francis, alaya üzüntüyle baktı, sonra kılavuza sordu. Bu bir satimi diye sordu. Parsi başını salladı ve elini dudaklarına götürdükten sonra susmalarına işaret etti. Alay yavaş yavaş ağaçların arasında görünmez oldu. Müzik sesi, ormanın derinliklerinde kayboldu, ve orman eski sessizliğine püründü. Alias Fogg merakını yenemeyerek sordu. Sati nedir? Sati dedi general ona doğru dönerek insan kurban etmektir. Ama kurban edilecek kişi bunu kendi ister. Yani gönüllü bir kurbandır. Bu gördüğünüz kadın yarın sabahın ilk ışıklarıyla yakılacak. Hainler diye bağırdı Pasapartu kendini tutamayarak. Peki ölü kimdi diye sordu Bay Fogg. ''O bir raca, kadının kocası efendim.'' diye yanıtladı Kılavuz. ''Hindistan'da hala böyle ilkellikler devam ediyor ve İngilizler bunları engelleyemiyor.'' diye söylendi. ''Bu tip kurbanlar Hindistan'ın büyük bölümünde görülmez.'' diye yanıtladı Sir Francis. ''Ama bu vahşi bölgelerde bunu engelleyecek gücümüz yok.'' ''Zavallı kadın.'' diye mırıldandı. ''Diri diri yakılacak.'' ''Evet.'' diye yanıtladı Sir Francis. ''Yakılacak.'' ''Bunu kabul etmezse ne güç koşulları altında yaşayacağını tahmin edemezsiniz. Saçını kazırlar, pirinçten başka yiyecek bir şey vermezler, onu dışlarlar. Ona sefil bir yaratık gibi davranırlar. Bu korkunç bir işkencedir. Bazen kurban gerçekten gönüllü olarak yakılmak ister çünkü böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir.'' Sir Francis'in sözü bittikten sonra Klaavuz, ''Yarın kurban edilecek bu kadın hiç de gönüllü değil.'' dedi. ''Nereden biliyorsun?'' Burada yaşayan herkes bunu biliyor. Ama kadın hiçbir tepkide bulunmuyordu. Çünkü onu kenevir ve afyonla sarhoş etmişler. Peki onu şimdi nereye götürüyorlar? Pilajı tapınağına. Geceyi orada geçirecek. Ve yarın sabah... ...günün ilk ışıklarıyla kurban edilecek. Kılavuz... ...fili gizlediği sık dalların arasından çıkardığı ve boynuna atladı. Tam fili hareket ettirecekti ki... ...Bay Fog generale döndü ve... ''Belki bu kadını kurtarabiliriz.'' dedi. ''Kadını kurtarmak mı?'' ''Fazladan 12 saatim var. Bu süreyi pekala bu iş için ayırabilirim.'' ''Çok iyi yüreklisiniz.'' dedi Sir Francis. ''Bazen.'' dedi Falyas Walk. ''Zamanım varsa.'' ''Şans iyiden yara.'' Bay Fogg'un önerisi cesur bir öneriydi ama çok güçlü ve olanaksız gibi görünüyordu. Ancak Bay Fogg kendine çok güveniyordu ve Sir Francis gibi hevesli bir arkadaşı vardı. Pasapartu ise her şeyi yapmaya hazırdı. Efendisinin düşüncesi ona çekici geldi. Buzdan bir görüntünün altında bir yürek keşfetmişti ve şimdi onu daha çok seviyordu. Bir tek klaus kalmıştı, o hangi tarafı tutacaktı? Onlara kılavuzluk ettiği için tabii ki yardım etmesi gerekiyordu. Sir Francis ona konuyu açıklıkla anlattı. Kılavuz, ''Efendim'' dedi, ''Ben bir parsıyım Bu kadın da parsi. Onun için size yardım edeceğim.'' ''Harika'' dedi Bay Fog. ''Evet ama büyük bir riske atılıyoruz ve birçok güçlükle karşılaşabiliriz.'' ''Bunlar hesaplandı'' diye yanıtladı Bay Fog. ''Geceyi beklemeliyiz.'' ''Ben de aynı düşüncedeyim'' dedi Kılavuz. Sonra onlara kurban hakkında bilgi verdi. Onun güzel bir Parsiyi babasının varlıklı bir Bombaylı tacir olduğunu söyledi. İngiliz eğitimi aldığını, bu yüzden davranışlarının ve zekasının bir Avrupalı gibi çalıştığını söyledi. Adı Aotay'dı. Yetim kalmıştı ve Bundel Cuntracası kendi isteğinin dışında evlendirilmişti. Kendisini bekleyen sonu bildiği için kaçmış ve sonra yakalanmıştı. Kocası ölünce beklenen son gelmişti. Farsi'nin öyküsünü dinledikten sonra doğruca plajı tapınağına gitmeye karar verdiler. Tapınağa gelmeden 500 adım kala durdular. Sonra kurbağana nasıl ulaşabileceklerini tartışmaya başladılar. Kılavuz tapınağı iyi tanıyordu. Tapınağa herkes uyurken girmek mi daha iyiydi, yoksa duvara bir delik açmak mı daha akıllıcaydı? Bu o anda belli olacaktı ama gece hareket etmek zorundaydılar çünkü gündüz gözüyle kadını kimse kurtaramazdı. Gece olur olmaz tapınağın çevresini araştırmaya başladılar. Hint fakirleri bağırıp çağırmaktan yorgun düşmüşlerdi. Parsi öbürlerine kılavuzluk ediyordu. Sessizce yürüyerek küçük bir akarsu kıyısına geldiler. Burada büyük bir odun yığını gördüler. Bunun üzerinde ertesi sabah karısıyla birlikte yakılacak olan Raja'nın cesedi duruyordu. Tapınağa yüz metre kalmıştı. ''Gelin'' dedi fısıltıyla Parsi'yi sessizce çalıların arasından süzüldüler. Yalnızca rüzgarın fısıltısı duyuluyordu. Az sonra meşalelerle aydınlatılmış bir alana geldiler. Yerde yatan Hintler derin bir uykuya dalmışlardı. Sanki ölülerle dolu bir savaş alanındaydılar. Kadınlar, erkekler, çocuklar birlikte uyuyorlardı. Ağaçların arkasından Pillaje tapınağı görünüyordu. Fakat uyumayanlar da vardı. Tapınağın yanında meşalelerle nöbet tutuyorlardı. Bunlar cesedin yanında bekçilik yapan papazlardı. Clavus bu güç durumda yapılacak bir şey olmadığını anladı ve geri dönmelerini işaret etti. Bunun üzerine Bay Fog ve arkadaşları beklemeye karar verdiler. Saat şu anda sekiz dedi general. Bu bekçiler daha sonra uykuya dalarlar. Evet olabilir diye onayladı Parsi. Bir ağacın altında beklemeye koyuldular. Zaman geçmek bilmiyordu. Tapınağın çevresindeki bekçiler nöbeti sürdürüyordu. Bu durumda öbür plan uygulamak gerekecekti. Yani tapınağın duvarlarından birini delmek zorundaydılar. Son bir kontrolden sonra... ...kılavuz artık hazır olduklarını söyledi. Önce tapınağın etrafında bir yağ çizdiler. Saat yarım sularında duvarlara vardılar. Bu süre içinde kimseye rastlamadılar. Bu yanda ne kapı, ne pencere, ne de bekçi vardı... Gece karanlıktı, ayın etrafı bulutlarla kaplıydı. Ağaçlar geceyi iyice karanlıklaştırıyordu. Duvarı dilebilmek için yanlarında yalnızca çakı vardı. Ama şans eseri, tapınağın duvarları tuğla ve tahta ile Bir tuğlayı söktükten sonra gerisi kolayca gelirdi. Sessizce işe koyuldular. Pasapartu bir yandan, parsi bir yandan tuğlaları gevşetmeye koyuldular. Hızlı çalışıyorlardı... Ama birden tapınağın içinden bir çığlık duyuldu ve hemen arkasından bunu öteki çığlıklar izledi. Pasapartu ve Kılavuz durdular. Acaba onları duymuşlardı da bu bir alarm anlamına mı geliyordu? Ağaçtan arkasına gizlendiler. Sesler kaybolana dek beklediler. Bu bekleyiş hızlarını yavaşlatmıştı. Bu sırada bekçilerin tapınağın arkasında bilirmesi bizimkileri korkunç bir hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi kurban'a ulaşmaları iyice olanaksızlaşmıştı. Sir Francis yumruklarını sıktı. Vasapardo korkunç öfke içindeydi. Klavuz dişlerini sıkıyordu. Buna karşılık Bayfook her zamanki sakinliğiyle beklemeye devam etti. Yapacak bir şey yok dedi Sörfransis. Gitmek zorundayız. Ben de aynı düşünce diyeyim diye onayladı Klavuz. Durun dedi Bayfook. Allah abada gitmek için yarın öğleye de vaktimiz var dedi. ''Ne yapmayı umuyorsunuz?'' diye sordu Sir Francis. ''Birkaç saat sonra gün ağıracak ve...'' ''Belki son anda bir fırsat yakalayabiliriz.'' dedi Bifog. ''Belli olmaz.'' Sir Francis, Bifog'un düşüncelerini okumaya çalışıyordu. Acaba kadını tam kurban edilmek üzereyken mi kurtarmayı düşünüyordu? Bu çok aptalçı olurdu ve Bifog'un bu denli aptal olmadığını biliyordu. Ancak yine de sonuna dek beklemeye karar verdi. Kılavuz onları tapınağın arkasına götürdü. Pasapartu, bir ağacın alt dallarına tünemişti. Ne aptalca dedi. Ama neden olmasın? Belki de tek şansımız diye düşündü. Bu düşünceler arasında uykuya daldı. Saatler geçti. Gün ağarmaya başlamıştı. Tan yerinde hafif bir kızıllık vardı. Uyanar yavaş yavaş kalkıyordu. Davul ve zil sesleri birbirine karışmaya başlamıştı. Ve tapınağın kapıları sonuna dek açılmıştı. Gün ışığı yakılacak zavallı kadının uyuduğu odaya girmişti. Kadın Afyon'un etkisiyle sersenmemişti. Rahipler kadını sımsıkı tutmuşlardı. Sir Francis'in içi burkuldu. Kadın, fakirlerin vahşi çığlıkları arasında geçti. Bay Fog ve arkadaşları kalabalığı izleyerek odun yığınının elli metre yakınına dek geldiler. Kurbanı, Kalabalığın arasından az çok seçebiliyorlardı. Kadını kocasının yanına yatırdılar, odunların üzerine yağ döktüler ve sonra bir rahip elindeki ile odunları tutuşturdu. Birdenbire bir çığlık duyuldu. Çığlık kalabalığın arasında panik yarattı. Hintliler korku içinde kendilerini yere attılar ve odunların üzerinde ayağa kalkan Raja'yı gördüler. Raja yaşıyordu. Karısını kucakladı ve alevlerin arasından aşağı atladı. Bu manzarayı gören Hintliler korkularından ateş yığınına bakamıyorlardı. Fog ve Sir Francis de şoke olmuştu. Raja koşarak onlara yaklaşıyordu. Bu Pasapartu'nun tak kendisiydi. Gecenin karanlığında odunların üstüne tırmanmış ve Raja'nın giysilerini giymişti. Ve zavallı kadını ölümden böylelikle kurtarmıştı. Pasapartu paniklemiş kalabalığın arasından geçerek yanlarına geldi. Biraz sonra file binmişlerdi ve hızla uzaklaşıyorlardı. Ama kalabalığın bağırışlarını arkalarında duyabiliyorlardı. Bağırışmaların arasından silah seslerini seçebiliyorlardı. Kurşunlardan biri Fahlias Fog'un şapkasını derdi. Ama Hintliler geç kalmışlardı. Artık onları yakalamaları olanaksızdı. Kılavuzun Ödülü Görev başarıyla tamamlanmıştı. Pasapartu başarısının sarhoşluğuyla bir saattir gülümsüyordu. Sir Francis elini sıkarak Pasapartu'yu kutladı. Bay Foxa aferin diyerek düşüncelerini söyledi. Genç Hintli kadınsa henüz uyanmamıştı. Filin oturulacak yerinde uyukluyordu. Becerikli parsinin ustalıkla kullandığı fil ormanda hızla ilerliyordu. Kapanaktan ayrıldıktan bir saat sonra artık düz bir ovadaydılar. Saat de mola verdiklerinde kadın hala baygındı. Kılavuz ona brandy ve suyla karışık bir içki hazırladı ama bu da etkili olmadı. Sir Francis kadının baygınlığından çok geleceğinden kaygılanıyordu. General, Bayfoga kadının Hindistan'da kalırsa eninde sonunda yakalanacağını ve yakılacağını anımsattı. Files Fogg bu konuda düşüncelerini söyledi. Allahabad istasyonuna saat 10'da vardılar ve burada yeniden başlayan demiryolu onları Kalküte'ye 24 saatten önce götürebilecekti. Palyas böylece bir gün sonra Hong Kong'a kalkacak vapura yetişebilecekti. Genç kadın, bekleme salonlarından birinde otururken, Pasapartu, efendisinin kendinden istediği giyecekleri almak için alışverişe çıktı. Şimdi, ganj ve jumla ırmaklarının kesiştiği noktada, Tanının kenti denilen Allahabad sokaklarındaydı. Alışveriş yaparken kenti gezme fırsatını da bulmuştu. Kentteki değişik uluslardan satıcılardan alışveriş yaptıktan sonra istasyona döndü. Ava'da tapınakta verilen uyuşturucuların etkisinden kurtulmaya başlamıştı. Oldukça çekici bir kadındı ve İngilizcesi oldukça düzgündü. Yani Parsinin kadın hakkında söyledikleri doğruydu. Tren Allahabad'dan hareket etmek üzereydi. Bay folk. Kılavuz'un kendilerine çok iyi hizmet ettiğini ve pillajı tapınağında yaşamını tehlikeye attığını düşünüyordu. Bir de fil vardı tabii. Onca para ödenen hayvan şimdi ne olacaktı? Ama Bay Fog bunu önceden düşünmüştü. Parsi dedi, ''Bize çok yardımcı oldun, hizmetlerinin karşılığını ödedim. Ama bize bağlılığın için sana bir şey vermedim. Bu yüzden bu fili sana vermek istiyorum.'' Kılavuz'un gözleri parladı. Efendim bana bir servet veriyorsunuz dedi. Onu kabul etmeni istiyorum. Aslında sana hala borçluyum. Harika dedi Pasapartu. Al onu dostum. O çok cesur ve sadık bir hayvan. Sonra Kionii'ye şeker uzattı. Al Kionii al. Fil konuşulanları anlamış gibi Pasapartu'yu hortumuyla havaya kaldırdı. Ve nazikçe yere bıraktı. Az sonra Faylas Fogg, Sir Cromarty ve Pasapartu, Aouda'yı da yanlarına alarak trene bindiler. Aouda'yı kompartmanın en güzel köşesine oturttular. Tren Benares'e doğru ilerliyordu. Yaklaşık 130 kilometrelik bir yolları vardı ve bu yolu iki saatte aşmaları gerekiyordu. Yolculuk sürerken genç kadın da iyice kendine gelmişti. Bir tren kompartmanında, Avrupalı giysiler içinde tanımadığı insanlarla birlikte olmak onu şaşkına çevirmişti. Yol arkadaşları önce iyice ayılması için içki verdiler, sonra Sir Cromarty Aude'ya, cesareti ve Pasapartu'nun zekası sayesinde onun alevlerin arasından nasıl kurtarıldığını övgüyle anlattı. Bifog hiç sesini çıkarmadı, Pasapartu ise utanarak, ''Söylenmeye değmez, çok önemli bir şey değildi.'' dedi. Aoda, Sir Francis'i dinledikten sonra onlara sözlerden çok gözyaşlarıyla teşekkür etti. Sonra, hala tehlikede olduğunu hissederek titredi. Ama May onun aklından geçenleri anlamıştı. Bunu sakinleştirmek için, kendisini Hong Kong'a bırakabileceğini, orada olay unutuluncaya deyin güvenlik içinde kalabileceğini söyledi. Genç kadının akrabalarından birinin Hong Kong'da tüccarlık yapıyor olması Aoda'yı sevindirdi. Saat yarımda tren Benares'te durdu. Burası Brahmanlar için kutsal bir kentti. Doğulular buraya Hindistan'ın Atinas'ı diyordu Pasapartu tuğla ve kilden yapılmış evlerinden kentin yoksul bir yer olduğunu anladı. Sir Francis burada inmek zorundaydı. Buradan kentin kuzeyindeki karargahına gitmesi gerekiyordu. Hala Sog'a başarılar dileyerek veda etti. Malpog generalin elini hafifçe sıktı. General ayrıca... Aoda ve Pasapartu ile eserleştikten sonra trenden indi. Fenares'ten Kalküte'ye giderken yolcular Hindistan'ın değişik ve ilginç manzaralarını izleme fırsatı buldular. Gece olunca tren Bengal ormanlarından son hızla geçti. Kalküte'ye vardıklarında sabah saat 7'yi, gemi saat 12'de kalkacaktı. By Fog'un artan 5 saatlik bir vakti vardı. Yaptığı hesaba göre Kalküte'ye 25 Ekim'de varması gerekiyordu. ...bu durumda ne kazancı ne kaybı söz konusuydu. Kazandığı iki günü... ...filli yaptığı yolculuk sırasında yitirmişti... ...ama bundan hiç de üzüntü duymuyordu. Mahkeme Tren istasyona girdi. İlk önce Pasapartu indi... ...arkasından onu Bay Fogg izledi... ...ve Aoda'nın inmesine yardım etti. Bay Fog hemen kendileri... ...Ve Aoda için Hong Kong'a gidecek gemide... ...yer ayıracaktı. Çünkü bu ülke... Genç kadın için hiç de güvenli değildi. Tam istasyondan çıkacakken bir polis Bay doğru yaklaştı. Bay Fog'a Benim. Bu adam sizin uşağınız mı diye sordu polis pasapartoyu göstererek. Evet. Lütfen benimle gelin. Bay hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermedi. Polis yasaların temsilcisiydi ve bir İngiliz için yasalar kutsaldı. Kasapart'ı bir şeyler sormak istedi ama Mayfog ona susmasını ve polise itaat etmesini söyledi. ''Bu genç bayan da bizimle gelebilir mi?'' diye sordu. ''Tabii'' diye yanıtladı polis. Sonra bir at arabasına binerek uzaklaştılar. 20 dakikalık yolculuk boyunca kimse konuşmadı. Önce eski görünümlü sokakları ve harabevleri evleri olan ve siyah kasaba dinlen bir semtten... Daha sonra da Avrupa kasabası diye anılan ve varlıklı insanların oturduğu anlaşılan başka bir semtten geçtiler. Araba basit görünümlü bir binanın önünde durdu. Polis, tutukluları pencereleri parmaklıklı bir odaya götürdü. Saat sekiz buçukta Yargıç Übeyli göreceksiniz deyip kapıyı kapattı. Niye bize suçlu gibi davranıyorlar diye sordu Pasaparto bir sandalyeye çökerek. A oda heyecanla, ''Efendim, beni kaderimle baş başa bırakmalısınız, benim yüzümden buradasınız.'' dedi. Kalyas Fogg, bunun olanaksız olduğunu söyledi. Bir sati yüzünden hapse girmeleri çok saçma bir şeydi. Bu yüzden de kadına kızmak aptalcaydı. Ona Hong Kong'a kadar eşlik edeceğini bir kez daha söyledi. ''Ama gemi öğleyin kalkacak.'' dedi Pasapardu sinirli bir sesle. ''Öyle olmadan gemide oluruz.'' dedi Bay Fogg, sakin bir biçimde. Bunu o denli, kendinden emin bir biçimde söylemişti ki, Pasapartu söylenmekten kendini alamadı. Kesin kes öğleden önce gemide olacağız. Yine de bu yanıttan tatmin olmamıştı. Saat sekiz buçukta kapı açıldı, polis bizimkileri alarak duruşma salonuna götürdü. Bay Fogg ve iki arkadaşı, yargıç kürsüsünün tam karşısındaki sıraya oturdular. Yargıç mahkeme salonuna katibiyle birlikte girdi. Şişman bir adamdı, iri yapılıydı. Duvardaki çiviye asılı peruğunu ciddiyetle başına geçirdi. İlk dava dedi ve elini başına götürerek, bu benim peruğum değil dedi telaşla. O benim peruğum efendim dedi katip. Aman tanrım bir yargıç bir katibin peruğuyla nasıl mantıklı düşünebilir? Perukları değiştirdiler. Vasaparto gittikçe sinirleniyor ve yargıcın başının üstündeki hızla ilerleyen saati istiyordu. İlk dava diye yineledi yargıç. Baylias Folk diye bağırdı katip. burdayım diye yanıtladı Bay Folk. Pasapartu burada. İyi dedi yargıcım. İki gündür Bombay'dan gelen trenlerde aranıyorsunuz. Ama suçumuz ne dedi Pasapartu sabırsızlıkta. Biraz sonra öğreneceksiniz. Ben İngilizim efendim dedi Bay Folk. Ve size kötü mü davranıldı? Kesinlikle hayır. Çok iyi o halde davacıları dinleyelim. Kapı açıldı ve içeriye Hintli rahip girdi. ''Bunlar onlar!'' diye bağırdı Pasapartu. ''Genç bayanı yakmak isteyen haydutlar!'' Papazlar, yargıcın karşısında yerlerini aldılar ve katip Paylias Fogg ve uşağının, Brahman dinince kutsal sayılan bir yeri kirlettiklerini sağlayan şikayetnameyi yüksek sesle okudu. ''Suçlamayı duydunuz!'' dedi yargıç. ''Evet efendim!'' diye yanıtladı Bay Fogg, saatine bakarak. ''İtiraf ediyorum.'' ''İtiraf ediyor musunuz?'' ''Evet, itiraf ediyorum.'' Ama bu üç rahibin de Pillaji Tapınağı'nda yapmak istedikleri şeyi itiraf etmelerini istiyorum. Rahipler şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Bay Fogun ne demek istediğini anlamamışlardı. ''Evet'' dedi Pasaparto heyecanla. Pillaji Tapınağı'nda genç bir kadını yakacaklardı. ''Kimi?'' diye sordu Yargıç. ''Bombay'ın orta yerinde kimi yakacaklardı?'' ''Bombay mı?'' diye sordu Pasaparto. ''Pillaji Tapınağı'ndan değil Bombay'daki Malebar Tapınağı'ndan söz ediyoruz.'' Ve kanıt olarak diye ekledi katip, elimizde suçlunun kaçarken bıraktığı ayakkabıları var. Asapartu ayakkabılarını görünce kendini tutamayarak bağırdı. Ayakkabılarım! Efendi ve Uşak Bombay'daki olayı tümüyle unutmuşlardı ama bu olay dedektif Fix'in gözünden kaçmamıştı. Bombay'daki tapınağa giderek rahipleri bulmuş, onlara İngiliz hükümetinin bu konudaki sert tavrını anımsatarak haklarını aramalarını söylemiş ve birlikte Kalküte'ye doğru yola çıkmışlardı. Dedektif ve rahipler onlardan bir gün sonraki trene bindikleri halde Bay genç Hintli kadını kurtarmaya çalışması yüzünden yitirdiği zamandan yararlanarak Kalküte'ye bir gün önce varmışlardı. Dedektif Figgs, Kalküte'ye varmadan önce tutuklama emrinin çıkarılmasını telgraf çekerek bildirmişti. Ama tutuklama emri henüz gelmemişti. Basapartu ayakkabılarına takılıp kaldığı için süreçten beri kendilerini izleyen dedektifi izleyiciler arasında fark edememişti. Pasapartu'nun ağzından kaçırdığı sözlerden sonra Yargıç suçunuzu kabul ediyor musunuz diye sordu. Evet kabul ediyoruz dedi Bay Fogg soğukkanlılıkla. Gereği düşünüldü dedi Yargıç. Hindistan halkının dini inançlarının koruyucusu olan İngiliz hükümetinin bana verdiği yetkiye dayanarak 20 Ekim günü Bombay'daki Malebar tapınağına ayakkabılarıyla girerek tapınağa kirleten Pasapartu adlı suçluya 15 gün hapis ve 300 pound para cezası veriyorum. 300 pound mu?'' diye bağırdı Pasapartu. Cezanın bu kadar büyük olacağını tahmin etmemişti. ''Susun'' diye uyardı Yargıç. Ve efendiyle uşak arasındaki suç ortaklığı tam olarak kanıtlanamamışsa da, bütün davranışlarından sorumlu olduğu için Bay Falyas Fogg'un bir hafta hapsine ve 150 pound para cezası ödemesine karar verilmiştir. Fix memnuniyetle ellerini kuruşturdu Falyas Fogg, Kalküta'da bir hafta oyalanırsa tutuklama kararı bu süreden önce Fix'in eline geçecekti. Kasapartı çok üzgündü. Bu karar efendisini mahvetmişti. Tapınaktaki aptallığı yüzünden yirmi bin pound'lık bir bahis yatmıştı. Falyas Fogg, sanki hapse girecek kendi değilmiş gibi hiçbir tepkide bulunmadı. Tam ikinci davalı çağrılacakken ayağa kalktı ve kefalet ödemek istiyorum dedi. Evet buna hakkınız var. Fix ona kalmıştı. Ama yargıcın, suçluların yabancı olduğunu gözünde bulundurarak kişi başına biner pound istemesi üzerine rahatladı çünkü kimse bir hafta hapis yatmamak için bu kadar para ödemezdi. Hemen ödüyorum dedi Bay Fogg ve ünlü çantasından bir destek para çıkararak katibin masasına bıraktı. Bu miktar hapse girmemeniz için yeterli ama kefaletle serbest bırakıldınız dedi yargıç. Gidiyoruz dedi uşağa dönerek Bay Fogg. Ama Pasapartu oldukça kızgındı. Bu kadar para ödediğimize göre ayakkabılarımızı geri versinler Pahreti'ye yapardı. Ayakkabılarını alırken bir tanesi bin pound'a mal oldu. Oysa ayaklarımı sıkıyorlar diye söylendi. Bay Folk, Pasapartu ve Aouda ile birlikte mahkemeden çıktı. Fix'in hayalleri bir kez daha yıkılmıştı. Bu durumda onlarla birlikte gemiye binmekten başka çaresi yoktu. Bay Folk'sa bir araba tutup kıyıda kendilerini bekleyen Rangoon adlı yolcu gemisine doğru yöneldi. Saat 11 olmuştu. Geminin kalkmasına bir saat vardı. Figgs, Fogg ve yanındakilerin gemiye giden kayıklardan birine bindiğini görünce ayağını hızla yere vurdu. Yine gidiyor dedi sinirli bir biçimde. 2000 bin pound feda etti ve gidiyor. Böyle cömert bir hırsız görmedim. Gerekirse onu dünyanın öbür ucuna dek izleyeceğim. Ama bu gidişte çaldığı paranın hepsini yolda harcayacak. Dedektif bu konuda haksız sayılmazdı. Çünkü Bifog, Londra'dan ayrıldığından beri çok gereksiz harcamalarda bulunmuş, 5000 pound'dan fazla para harcamıştı. Bifog para harcadıkça, dedektifin alacağı ödül de azalıyordu. Hong Kong yolunda Rangon, Çin ve Japon denizlerinde seyahat eden, demirden yapılmış, 400 beygir gücünde motoru olan bir gemiydi. Mongolia kadar hızlıydı ama onun kadar konforlu değildi. Bu yüzden Aoda, Falyas Fog'un istediği rahatlıkla değildi. Ama yolculuk yaklaşık 12 gün sürecekti. Bu da çok uzun bir süre sayılmazdı. Bu yüzden genç kadını memnun etmek güç değildi. Yolculuğun ilk günlerinde Aoda, Bay Fog'la iyice yakınlaşmıştı. Ve onun için yaptıklarından duyduğu minnettarlığı sık sık dile getiriyordu. Buna karşılık Bay Falk hiçbir tepkide bulunmuyor, en azından dinliyormuş gibi görünüyor. Ama genç kadının rahatının sağlanması için her şeyi yapıyordu. Onu her gün belirli saatlerde ziyaret ediyor, kendisi çok fazla konuşmuyor, sürekli onu dinliyordu. Ona çok kibar davranıyordu ama hareketleri önceden tasarlanmış otomatik hareketlerdi. Auda bunun nedenini tam olarak anlamış değildi. Aslında Pasepartu ona efendisinin tuhaflığı hakkında ipuçları vermiş, hatta dünya turu için girdiği bahsi anlatıp onu güldürmüştü. Sonuç olarak Auda Paylesvago benimsemişti ve ona saygı dolu bir minnettarlık duyuyordu. Auda Parsin'in kendi hakkında anlattıklarının doğru olduğunu söyledi. Gerçekten Hindistan'ın soylu bir ailesine mensuptu. Pamuk ticarlığı yaparak zengin olmuş. Ve İngiliz hükümetince kendisine baron unvanı verilmiş olan Sir James C. J. J. Boy genç kadının akrabalarından biriydi ve Hong Kong'da görmeyi umduğu akrabası J. J. kuzeniydi. Bay Foll, genç kadının endişelerini fark etmiş ve onu her şeyin hesaplandığı ve aksamayacağı konusunda inandırmıştı. Yolculuğun ilk günlerinde hava koşulları çok iyiydi. Gemi Bengal körfezinin rüzgarlarına yelkenlerini açmış ilerliyordu. Kısa bir süre sonra Bengal Körfezi'ndeki adaların en büyüğü olan ve yüksek bir tepede bulunan feneriyle ünlü Andaman Adası'ndan geçtiler. Gimi kıyıya çok yakın gidiyordu ama buna karşın insan suyunun en ilkel örneklerinden olan Papuanları göremediler. Mansara muhteşemdi. Dedektif Fix gemiye pasapartuya görünmeden binmeyi başarmıştı. Tutuklama emri gönderildiyse Hong Kong’da eline geçmesi gerekiyordu. Vefaylı Fog'u Hong Kong'da kıstırmış olacaktı. Gemi Singapur'da çok az kalacağı için Fog'un burada yapacak bir şey olmadığı düşünüyordu. Hong Kong son İngiliz toprağıydı. Fog'u Hong Kong'da kaçırırsa bir daha yakalaması olanaksızdı. Çin, Japonya ya da Amerika Fog'u sığınmacı olarak kabul edebilirdi. Fix bütün vaktini kamerasında bunları düşünerek geçiriyordu. ''Hong Kong'a tutuklama emri gelirse onu yakalayabileceğim. Gelmezse onu geciktirmem gerek. Bombay'da kaçırdım, Kalküta'da kaçırdım. Hong Kong'ta da kaçırırsam iş biter. Neye marulursa olsun başarmalıyım.'' Fix bunun için Pasapertu'ya yanaşmaya karar verdi. Ona efendisinin nasıl biri olduğunu anlatacaktı. Ona her şeyi anlatırsa belki uşak efendisini bırakıp onun yanına geçerdi. Ama bu yöntem tehlikeli olabilirdi. Her şeyi denedikten sonra bu yönteme başvurmak en doğrusuydu. Basapartu'nun ağzından en ufak bir şeyi kaçırması her şeyi mahvedebilirdi. Ama Fiks'in canını sıkan başka bir şey daha vardı. Falyas Foga, Kalküta'dan beri eşlik eden kadın. Kimdi bu kadın? Falyas Foga yolculuğunda eşlik etmesinin nedeni neydi? Büyük bir olasılıkla Bombay ve Kalküta arasında bir yerde karşılaşmışlardı ama nerede? Tesadüfen mi karşılaşmışlardı, yoksa Faylias Fogg bu çekici bayanın arkasına özellikle mi düşmüştü? Fix'in kafası karışmıştı ama evli ya da bekar olsun bu kadın Faylias Fogg'un başına büyük dert açabilirdi. Çünkü birini kaçırmak büyük bir suçtu. Fakat Hong Kong'a varmadan Fix'in bir şeyler yapması gerekiyordu. Fogg gemi limana girdiğinde kalabalığın arasına karışıp kayıklardan birini atlayıp kaybolabilirdi. Bu durumu Hong Kong polisine hemen bildirmeliydi. Hong Kong'a telgraf çekebileceği tek yerse Singapur'du. Figgs kafasını bunları tasarladıktan sonra Fogun uşağıyla konuşması gerektiğini düşündü. Belki onun ağzından laf alabilirdi. Singapur'a varmalarına bir gün kalmıştı. Figgs güverteye çıktı. Pasapartu güvertede bir aşağı bir yukarı dolaşmaktaydı. Figgs pasapartuyu görür görmez sanki şaşırmış gibi bağırdı. ''Aa siz de mi gemideydiniz?'' Pasapartu şaşkınlıkla ''Aa Bay Figgs ne tesadüf?'' diye bağırdı. ''Sizi Bombay'da bırakmıştım şimdi buradasınız ve Hong Kong'a gidiyorsunuz. Yoksa siz de mi dünya turuna çıktınız?'' ''Hayır hayır.'' diye yanıtladı Felix. ''Hong Kong'da birkaç gün kalacağım sonra döneceğim.'' Pasapartu iyice şaşırmıştı. Ama Kalküta'dan ayrıldığımızdan beri nasıl oldu da sizinle karşılaşmadık. Deniz beni tutar da. Bengal körfezi beni Hind okyanusundan daha çok etkiler. Bay Fog nasıl? Çok iyi ama haberiniz yoktur sanırım. Bizimle birlikte genç ve güzel bir bayan da yolculuk yapıyor. Genç bir bayan mı diye sordu Fix anlamamış gibi. Pasapartu başlarından geçen her şeyi Fix'e anlattı. Ama efendiniz bu genç hanımı Avrupa'ya götürecek mi diye sordu. Hayır hayır götürmeyecek diye yanıtladı Pasapartu. ''Onu Hong Kong'daki varlıklı akrabasının yanına bırakacağız.'' Öyleyse sorun yok.'' dedi Fix kendi kendine. Yine hayat kırıklığına uğramıştı. ''Birer cin içelim mi Bay Fasapartu?'' ''Memnuniyetle Bay Fiks. Gemide karşılaşmamızın şerefine içebiliriz.'' Dedektifin Kuşkuları Bu görüşmeden sonra Fasapartu ve Fix sık sık güvertede buluşmaya başladılar. Fix kuşku uyandırmamaya ve ile ilgili sorular sormamaya çalışıyordu. Bifog'u bir iki defa görmüştü çünkü bu gizemli beyefendi kamerasından pek sık dışarı çıkmıyordu. Ama Pasapartu, Fix'in en olmadık yerlerde kendisinin ve efendisinin karşısına çıkmasından kuşkulanmaya başlamıştı. İlk önce Süveyş'te karşılaşmışlardı, sonra Mongolia gemisinde, Bombay'da ve şimdi de Rangoon gemisinde gezi programları tıpatıp birbirine benziyordu. Fix'in amacı neydi? Pasapartu, Fix'in kendileriyle aynı saatte ve muhtemelen aynı gemiyle Hong Kong'dan ayrılacağına, kendisi için çok değerli olan, aynı zamanda dini anlamda olan, Hindistan'dan aldığı ayakkabıları üzerine bahse girebilirdi. Pasapartu, yüzyıl düşünse, bu adamın kendilerini niye izlediğini bulamazdı. Efendisinin bir hırsızlık sanımı olarak izlendiği aklının köşesinden bile geçmezdi. Sonunda her insanın bir sırrı çözmeye çalışırken yaptığı gibi, Fix'in neden onların peşinde olduğu sorusuna bir yanıt buldu. Bu, Yenilikler Derneği'nin peşlerine taktığı bir ajan olmalıydı. Dünya turunun belirtilen kuşullarda yapılıp yapılmadığını izlemek için arkalarına takılmıştı. Zekasıyla övünerek, çok açık dedi kendi kendine. Bizi izlemek için arkamıza takılmış bir ajan. Bay Fogg gibi onurlu bir beyefendiyi izlemek nedenli saçma. Evet beyefendiler, bu size pahalıya patlayacak. Demek efendisinin arkadaşları ona güvenmiyorlardı. Buna çok üzüldü ama efendisine bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Ancak fikse hissettirmeden onunla dalga geçmeyi kararlaştırdı. 30 Ekim çarşamba günü Rangon, Malakka boğazından geçti. Ertesi gün sabah 4'te, Singapur'a kömür almak için demir attı. Normal varış saatinden 12 saat önce Singapur'a ulaşılmıştı. Bay her davranışını kuşkuyla izleyen Fix görünmemeye çalışırken, Pasapartu onun bu haline kıs kıs gülüyordu. Singapur adası çok çekici bir yer değildi. Bay Fogg ve Aouda güzel bir arabaya binerek yakınlardaki ormanı gezmeye gittiler. Hurma ve karanfil ağaçları, keskin kokulu çiçekler ve karabiber ağaçlarından oluşan ormanda iki saate yakın vakit geçirdiler. Daha sonra kendilerini izleyen dedektifle birlikte kente döndüler saat 10'da gemideydiler. Rangon saat 11'de demir aldı. Singapur Hong Kong'dan 300 mil uzaklıktaydı. Halyas Fogg bu mesafeyi 6 günde almak istiyordu çünkü Japonya'nın limanlarından biri olan Yokohama'ya 6 Kasım'da varması gerekiyordu. Rangona, Singapur'dan aralarında Hintli, Seylanlı, Çinli, Malayalı, Portekizli olan birçok ikinci mevki yolcusu binmişti. Şimdiye dek iyi giden hava değişmeye başlamıştı. Dalgalar büyüyor, rüzgar hızlanıyordu. Neyse ki Güneydoğu'dan estiği için geminin gidişine yardımcı oluyordu. Kaptan da bu rüzgardan yararlanmak için yelkenleri açtırmıştı. Gemi bu çifte kuvvet sayesinde iki kat hızla gidiyordu. Fakat rüzgar artınca kaptan hızı düşürmek zorunda kaldı. Bu da Yokohama'ya gidecek gemiyi kaçırmak anlamına geliyordu. Pasapartu'nun öfkesine karşılık Bayfog'un her zamanki soğukkanlılığı devam ediyor, ağzını bıçak açmıyordu. Pasapartu kaptanı, şirketi suçluyor, rüzgara sinirleniyordu de onu böylesine kızdıran, evde açık unuttuğu hava gazılanmasıydı. Bir gün dedektif, Hong Kong'a varmak için niye bu kadar acele ediyorsunuz diye sordu. İşimiz çok acele diye yanıtladı Pasapartur. Sanırım Bifog Yokohama'ya gidecek gemiyi yakalamaya çalışıyor. Evet öyle. O halde bu dünya turu öyküsüne inanıyorsunuz. Kesinlikle. Siz inanmıyor musunuz Bifogs? İşler tıkırında Yolculuğun ilerleyen günlerinde hava bozmaya devam etti. Kuzeybatı'dan esmeye başlayan rüzgar geminin hızını kesmişti. Gemi iki yana yalpalayarak güçlükle ilerliyordu. Geminin sallantısı yolcuları hasta etmişti. Kasım'ın içinde korkunç bir fırtınanın içine girmişlerdi. Dalgalar iyice yükselmişti. Gemi pruvasını rüzgar yönüne çevirdi ve yerinde saymaya başladı. Kaptan böyle giderse Hong Kong'a 20 saatte varacaklarını söylüyordu. Alias Foxa duygularını hiçbir biçimde belli etmeden dalgalara bakıyordu. Hong Kong'a 20 saat geç girmeleri Yokohama gemisini kaçırmaları anlamına geliyordu. Alias bu sorunun karşısındaki umursamazlığını Avda şaşkın bakışlarla izliyordu. Fakat bütün bunlar bir kişiyi memnun etmişti. O da dedektif X. Gemi fırtınanın geçmesini beklemek için başka bir limana sığınacak olursa bu daha da mükemmel olacaktı. Çünkü Hong Kong'a gecikmeli vardıkları zaman Bay Fog mecburen başka bir gemiyi beklemek zorunda kalacaktı. Fiksi yine deniz tutmuştu ama işler böyle yolundayken midesinin bulanmasının hiçbir önemi yoktu. Pasapartu o zamana dek iyi giden her şeyin birden bozulmasına öfkelenmiş, sanki 20 bin pound kendi cebinden çıkacakmış gibi burnundan soruyordu. Fırtına ruh halini tümüyle bozmuştu. Fırtına dinene dek güvertede kalmış, tayfiye yardım etmişti. Kaptan, denizciler ve tayfalar onun bu sabırsızlığına gülmeden edemediler. Sanki rüzgarı durduracakmış gibi barometreyi sallamasıysa gerçekten gülüçtü Kasım'ın 4'ünde fırtına hızını kesmiş, rüzgar yine güneydoğudan esmeye başlamıştı. Pasapartu da hava ile orantılı olarak düzelmeye başlamıştı. Rangon eski hızıyla yol alıyordu ama yitirdiği zamanı geri kazanması olanaksızdı. Hong Kong'a tam bir günlük gecikmeyle varmışlardı ve Yokohama'ya gidecek gemiyi kaçırmışlardı. Saat altıda gemiyi limana sokmak için tekneyle bir kılavuz geldi. Masapartı kılavuza Yokohama gemisinin kalkıp kalkmadığını sormak istiyor ama buna cesaret edemiyordu. Fix'e bunun için endişelendiğini söyledi ama Fix'in yanıtı onu daha da kızdırdı. Üzülme, efendin gemiyi kaçırırsa bir sonrakine biner. Bay Fogg, uşağından daha cesur davranıp Kılavuz'a Yokohama'ya gidecek geminin kaçta kalktığını sordu. Yarın sabah diye yanıtladı Kılavuz. Hangi gemi? Karnatik. Bu geminin dün gitmiş olması gerekmiyor muydu? Evet efendim ama kazanlarından birinin onarılması gerektiği için kalkışa ertelendi. Hase Partu, sevinçle Kılavuz'un elini sıktı. ''Siz çok iyi bir dostsunuz Klaavuz'' dedi. Klaavuz, Pasaparton'un bu tepkisini anlayamamıştı. Köprüye tırmandı, gemiyi irili ufaklı deniz araçlarının arasından geçirip limana sokmak için yönetimini eline aldı. Saat birde gemi rıhtımdaydı. Bu, Bayfog'un dehine bir rastlantıydı. Geminin hareketi onarım için ertelenmeseydi, Rangon'un yolcuları öteki gemiyi beklemek zorunda kalacaklardı ve San Francisco seferini kaçıracaklardı. San Francisco seferi yapan gemi ile bağlantılıydı. Karnatik Yokohama'ya olmaya gelmeden San Francisco'ya hareket etmiyordu. Bifog ve Pasapartu 35 gün önce Londra'dan ayrılmışlardı. Yalnız bir günlük gecikmeleri vardı. Karnatik ertesi sabah saat 5'te hareket edecekti. Böylece Bifog'un Aouda'yı akrabasının yanına bırakması için 16 saatlik vakti vardı. Gemiden inip oranın en iyi oteli olan Kulüb Otele vardılar. Bifolk burada Aouda için konforlu bir oda ayarladı. Kendisi genç kadının akrabasını ararken yalnız kalmaması için yanına uşağını bıraktı. Bifolk hemen Borsa'ya gitti ve kentin sayılı tüccarlarından Jejeh'in nerede olduğunu sordu. Oradaki Borsa simsarlarından biri adamın iki yıl önce büyük miktarda servet yaptıktan sonra Avrupa'ya gidip Hollanda'ya yerleştiğini söyledi. Bifolk hemen otele döndü ve Aouda'ya durumu anlattı. Auda da önce bir şey söylemedi, sonra elini alnına götürerek o tatlı sesiyle sordu. Ben şimdi ne yapacağım Bay Fogg? Çok basit diye yanıtladı Bay Fogg. Bizimle Avrupa'ya devam edeceksiniz. Ama sizi rahatsız, bizi rahatsız etmiyorsunuz. Bizimle birlikte olmanız programımızı etkilemeyecektir. Git bizim için Karnatik'te üç kamera ayırt dedi uşağına dönerek. Fasapartu bu işe çok sevinmişti. ...hemen otelden çıkıp limana doğru yöneldi. Kalleş Fix. Hong Kong, 1842 savaşından sonra İngiltere yönetimine geçmiş bir adaydı. Daha sonra büyük bir ticaret merkezi haline gelmişti. Ada, Kanton Irmağı'nın ağzında yer alıyordu. Karşı kıyıdaki Portekiz'e ait kent... Makao'dan 60 bin uzaktıydı ve Hong Kong ticarette Makao'nun önüne geçmişti. José elinde paketlerle Victoria Limanı'na doğru yürürken çevresini saran tahtrevanlara, Çinlilere, Japonlara ve Avrupalılara dikkatle bakıyordu. Burası ne Bombaya, ne Kalküta'ya, ne de Singapur'a benziyordu. İngiliz etkisi burada tümüyle hissediliyordu. Victoria Limanı'nda birçok ulustan oluşan bir gemi yığını vardı. İngiliz, Amerikan, Fransız, Hollandalı. Bunların kimi savaş, kimi ticaret gemisiydi. Pasapartu, yerli halkın arasında çok yaşlı ve sarılar giyinmiş bir grup gördü. Sonra bu adamların imparatorluk rengi olduğu için böyle giyindiklerini anlayarak buna çok güldü. Rıtıma Vartende, fix bir aşağı bir yukarı dolanıyordu. Dedektif çok üzgün ve hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyordu. Bu Yenilikler Derneği'nin saygıdeğer beyefendileri için çok kötü bir durum diye söylendi Paseparto. Sanki üzüldüğünü fark etmemiş gibi onu mutlu bir gülüşle selamladı. Tabii dedektifin üzüntüsünün hakkı nedenleri vardı. Tutuklama emri daha gelmemişti. Büyük bir olasılıkla yoldaydı ama Hong Kong'a zamanında varmazsa bundan sonra işine yaramayacaktı. Çünkü Hong Kong son İngiliz toprağıydı. ''Evet, Bay Fix'' dedi Pasapartu. ''Bizimle Amerika'ya gelip gelmemeye karar verdiniz mi?'' ''Evet'' diyerek ona döndü Fix. Sinirli bir biçimde dişlerini sıkıyordu. ''İyi'' diye güldü Pasapartu. ''Kendinizi bizimle gelmekten alamayacağınızı biliyordum'' dedi. ''O halde size de yer ayırtalım.'' Birlikte bilet almaya gittiler. Biletleri kesen memur, onlara geminin onarımının bittiğini, yarın sabah yerine bu akşam hareket edeceğini söyledi. Pasapartu bu işe çok memnun oldu.'' ''Efendim buna çok sevinecek.'' dedi sevinçle. ''Hemen gidip haber vereyim.'' Bu arada Figgs, cesurca bir harekette bulunup Pasapartu'ya her şeyi anlatmaya karar verdi. Bu, Falyas Fog'u Hong Kong'da oyalamak için en iyi yol gibi görünüyordu. Pasapartu'yu daha önce gözüne takılan bir meyhaneye davet etti. Burası iyi düzenlenmiş büyük bir yerdi. Odanın sonunda minderlerle döşenmiş bir bölüm vardı. Minderlerin üzerinde uykuya dalmış birkaç kişi bulunuyordu. İçeride İngiliz birası, şarap, cin ve brandi içen ve içtikleri çubuklarla odayı afyon ve gül kokusuna boğan 30 kadar müşteri vardı. Afyonun etkisiyle uyuyup kalanları garsonlar taşıyıp karşı taraftaki minderlere yatırıyorlardı. Afyon o zamanlar her yerde içiliyordu ve afyon tiryakileri bu alışkanlıklarını bırakmıyorlardı. Sıkı bir afyon tiryakisi, Günde sekiz çubuk içiyor ama beş yıldan da fazla yaşamıyordu. Pasapartu'nun parası yoktu ama Fiks'in çağrısının başka bir zaman karşılığını vermek koşuluyla kabul etti. İki şişe ısmarladılar. Pasapartu bardakları ardarda arda götürürken Fiks çok dikkatli içiyor ve sürekli onu istiyordu. Şişeler bitince Pasapartu efendisine geminin kalkış saatini haber vermek için kalkmaya davrandıysa da Fiks onun kolundan yakaladı. Bir dakika bekleyin. ''Neden Bay Fix? ''Size çok ciddi bir şey söylemek istiyorum.'' ''Ciddi bir şey mi?'' diye bağırdı Pasapartu. Bardağının dibinde kalan son yudumu da içtikten sonra. ''O halde yarın konuşuruz, şimdi zamanım yok.'' ''Durun, söyleyeceğim şey efendinizle ilgili.'' Pasapartu birden dikkat kesildi. Fix'in yüzü birden değişmişti. Tekrar yerine oturdu. ''Söylemek istediğiniz şey nedir?'' Fix Pasapartu'nun kolunu tuttu, sesini alçaltarak. Kim oldu mu tahmin ettiniz mi diye sordu. Belki, dedi Pasapartu gülümseyerek. O halde size her şeyi anlatacağım. Her şeyi biliyorum dostum. O beyefendiler boş yere para harcıyorlar. Boş yere mi, dedi Fix. Ne dediğinizi biliyor musunuz? Söz ettiğimiz paranın miktarını tahmin edemezsiniz. Hayır, biliyorum. 20 bin pound, dedi Pasapartu. 55 bin pound diye düzeltti Fix, Pasapart'ın eline bastırarak. Ne? diye bağırdı uşak. Bay 55.000 55 bin pound mı bahse girmiş? Demek bir saniye bile yitirmememiz gerek diye tekrar yerinden fırladı. Fix pasapart'ı tekrar oturduğu yere iterek 55 bin pound diye yineledi. Başarabilirsen ben de 2 bin pound alacağım. Bana yardım edersen sana 500'ünü veririm. ''Yardım mı?'' diye bağırdı pasapartı. Gözleri yuvalarından fırlamış gibiydi. ''Evet, Bay Fog'u burada iki üç gün oyalamak için yardım et.'' ''Neler söylüyorsunuz?'' ''O beyefendiler efendimi izleyerek oynadıkları yetmiyormuş gibi şimdi de yoluna engeller koymaya kalkışıyorlar.'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Bu çok iğrenç bir tuzak, tam bir suikast.'' ''Ve bunu yapan kibar beyefendiler, pah!'' ''Fix'in kafası karışmaya başlamıştı.'' Yenilikler Derneği'nin üyeleri diye devam etti Pasaparto. Efendimin dürüst bir insan olduğunu bilmeniz gerekiyor Bay Figgs. Bir iddiaya girdiyse onun dürüstçe kazanmaya çalışıyor. Ama siz beni kim sanıyorsunuz diye sordu Fix merakla. Sanırım Efendimizin yolculuğunu bölmek için Yenilikler Derneği'nce gönderilen bir ajansınız. Ama sizin kim olduğunuzun farkına varmama karşım Bay Fog'a hakkınızda bir şey söylememeye özen gösterdim. O halde o hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey dedi Pasapartu bardağını boşaltarak. Dedektif endişeyle elini alnına götürdü. Ne yapacaktı? Pasapartu'nun tahmini yanlıştı ama dürüst şeydi ve bu durumunu iyice güçleştiriyordu. Uşağın, efendisinin suç ortağı olmadığı kesindi. Pekala dedi kendi kendine, suç ortağı olmadığına göre bana yardım edebilir. Yitirilecek zamanı yoktu. Fog Hong Kong'da alıkonulmalıydı. ''Dinleyin'' dedi sert bir sesle. ''Sizin düşündüğünüz gibi Yenilikler Derneği'nin ajanı değilim.'' ''Peh'' dedi uşak ters bir biçimde bakarak. ''Ben bir dedektifim. Londra'daki merkezden buraya gönderildim.'' ''Dedektif mi?'' ''Evet, bunu kanıtlayabilirim.'' diyerek cüzdanından kimliğini çıkardı. Pasapartu'nun şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Kimliğin gerçekliğinin farkına varınca hiçbir şey söyleyemedi.'' Bay Fogun girdiği bahis bir paravandır. O hem sizi hem de dernekteki arkadaşlarını aldatmış ve sizi de suç ortağı yapmış oluyor. Ya ama neden? Bakın, Eylül'ün 28'inde İngiltere Bankası'ndan 55 bin pound çalındı ve bunu yapanın eşkali tıpatıp efendinize uğruyor. Saçma diye masaya vurdu Pasapartu. Efendim dünyanın en namuslu insanıdır. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyorsunuz. ''Hizmetine girer girmez yola çıktınız. Hem de saçma bir bahaneyle ve yanınıza hiç eşya almadan. Üstelik içi para dolu bir çantayla. Böyle birine nasıl namuslu diyebilirsiniz? Yoksa suç ortağı olarak tutuklanmak mı istiyorsunuz?'' Pasapartu, duyduklarına inanamıyordu. Avudayı kurtaran kibar, cesur adam nasıl bir hırsız olabilirdi? ''Peki ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu. Bayfog'u buraya kadar izledim ama tutuklama emrini daha elime geçiremedim. Onu Hong Kong'da yakalamam için bana yardım etmelisiniz. Ama ben İngiltere Bankası'nın 2000 pound'lık ödülünü sizinle paylaşacağım. Hayır diyerek ayağa kalkmak istedi Pasapartu ama tekrar külçe gibi sandalyesine çöktü. Why fix diye kekeledi. Söyledikleriniz doğru olabilir ama efendim sizin aradığınız soyguncu olsa bile öyle olduğuna inanmıyorum. Ben onun hizmetinde çalışıyorum ve onun ne denli cömert ve iyi yürekli biri olduğunu gördüm. Dünyanın bütün altınlarını verseniz bile ona ihanet edemem. Kabul etmiyor musunuz? Etmiyorum. Söylediklerinin hiçbirini duymamış olun öyleyse dedi Figgs. İçelim. Evet içelim dedi Figgs ve masanın üzerine çöktü. Sonunda dedi Figgs. Bifog geminin kalkış saatinden habersiz olsa bile... Yanında bu olmadan yola çıkacak. Sonra hesabı ödeyerek meyhaneden çıktı. Bifog'la yüz yüze Bütün bunlar olup biterken, Bifog gemiyi kaçırma tehlikesinden habersiz Aoda ile birlikte alışveriş yapıyordu. Kendi erkek olduğu için küçük bir çantayla yolculuk yapabilirdi. Ama bir bayan için bu hiç de kolay değildi. Bu yüzden onun rahat etmesini sağlayacak her şey alınmalıydı. Alışverişten sonra otele döndüler. yemekten sonra av dinlenmek için odasına çekildi. Bifog da gazeteleriyle baş başa kaldı. Başkası olsa uşağı yatma zamanı dönmediği için endişelenirdi ama onu hiç etkilemedi çünkü gemi yarın sabah hareket edecekti. Uşak ertesi sabahta ortalıkta görünmedi ama Bifog yine hiç telaşlanmadı. Bir araba çağırdı ve Aouda ile birlikte Rıhtım'a gitti. Saat sekizdi ve giminin kalkmasına bir saat vardı. Ancak onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Karnatik dün akşam gitmişti. Falyas Fog'un yüzünde en ufak bir hayal kırıklığı ifadesi yoktu. Yalnızca kötü bir rastlantı başka bir şey değil dedi. O anda onları dikkatle izleyen bir adam yandarına yaklaştı. Siz de benim gibi dün Rangoon'a gelen yolculardan sınız değil mi?" diye sordu. "Evet efendim," dedi Bay Falk, soğuk bir sesle. "Ama henüz sizinle tanışma onuruna özür dilerim. Uşağınızı burada bulacağımı sanıyordum. Nerede olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu Aoda endişeyle. "Ne?" dedi Fix şaşırmış gibi görünerek. "Sizinle birlikte değil miydi?" "Hayır," dedi Aoda. Onu dünden beri görmedik. Acaba bizi almadan gemiye binip gitmiş olabilir mi? Siz olmadan mı? Merakımın bağışlayın ama siz de mi bu gemiyle gidecektiniz? Evet efendim. Ben de öyle ve gerçekten çok üzgünüm. Karnatik'in onarımı dün tamamlanmış ve dün akşam hareket etmiş. Sanırım öbür gemi için bir hafta kadar beklememiz gerekecek. Bir hafta derken, Fix'in yüreği sanki heyecandan duracaktı. Bu 1 haftalık süre içinde tutuklama emri gelecekti. Artık şans ondan yanaydı ama Birden Byfog, Hong Kong limanında Karnetik'ten başka gemiler de vardır deyince Fix'in hevesi kursağında kaldı. Ve Byfog, Auda'nın kolundan tutarak limanda başka gemiler aramaya koyuldu. Byfog'a görünmez bir bağla bağlanmış gibi görünen Fix de onları izlemeye devam etti. Ancak şimdiye dek peşini bırakmayan Byfog'un işleri ters gitmeye başlamıştı. Limanda yola çıkacak gemi yoktu. Ya yük alıyorlar ya da yük boşaltıyorlardı. Fix için yine umut ışığı yanmıştı. Bay Fogg araştırmasını sürdürdü. Tam bu sırada biri ''Beyefendi gemi mi arıyorlar?'' diye sordu. ''Geminiz hemen kalkıyor mu?'' ''Evet efendim, 43 numara, limanın en iyi gemisidir.'' ''Hızlı gider mi?'' ''Saatte 8-9 mil yapar.'' ''Deniz gezintisi mi yapacaksınız?'' ''Hayır, yolculuk yapacağım.'' ''Yolculuk mu?'' ''Evet.'' ''Bizi Yokohama'ya götürebilir misiniz?'' Gemici şaşırmış bir halde sordu. ''Beyefendi şaka yapıyorlar herhalde.'' ''Hayır, Karnatik'i kaçırdım ve Yokohama'ya en geç ayın dördünde varmam gerekiyor. San Francisco gemisine yetişmeliyim.'' ''Özür dilerim.'' dedi gemici. ''Ama bu olanaksız.'' ''Size her gün için 200 pound veririm ve Yokohama'ya zamanında varırsanız buna 200 pound'ı ödül ekleyebilirim.'' ''Ciddi misiniz?'' ''Çok ciddiyim.'' Cemici biraz uzaklaştı ve denize bakmaya başladı. Bir yanda bu denli para kazanmak, bir yanda tehlikeli bir yolculuk. fixe diken üstündeydi. Bay Fogg döndü. Korkmazsınız değil mi? Sizinle olduktan sonra korkmam Bay Fogg. kaptan biraz sonra şapkası elinde döndü. Evet kaptan, dedi Bay Fog. Efendim, kendimi gemimi ve adamlarımı böyle uzak bir yola çıkarak riski atamam. Hong Kong'la Yokohama arası 1650 denizmelidir.'' 1600 diye düzeltti Bay Fo. Ve aynı şey. Fix rahat bir nefes aldı. Ama dedi gemici, başka bir yol denenebilir. Fix nefesini tuttu. Japonya'nın güneyindeki Nagasaki'ye hatta Şangay'a uğrayarak Çin kıyılarından gideriz ki bu daha güvenlidir. Rüzgardan da yararlanabiliriz. Kaptan ben Nagasaki'ye ya da Şangay'a gitmek istemiyorum. Ben Yokohama'ya gitmek istiyorum. Amerika'ya gidecek gemi oradan kalkacak. Hayır, dedi kaptan. San Francisco gemisi asıl Şangay'dan kalkar. Nagasaki ve Yokohama'ya uğrar. Emin misin? Kesinlikle. Gemi ne zaman Şangay'dan kalkıyor? Ayın on birinde sabah 7'de dört günümüz var hava uygun olur ve saatte sekiz mil ile gidersek sekiz yüz mili rahatça aşarız. Ne zaman yola çıkacağız? Bir saat içinde. Yiyecek içecek ve gerekli öteki şeyleri sağlamak bir saatimizi alır. Geminin sahibi misiniz? Evet adım John Bonsby. Danka Deren'in sahibiyim. Avans ister misiniz? Beyefendi uygun görürlerse. Buyurun iki yüz pound dedi folk. ve sonra fixe dönerek ekledi. Siz de bizimle gelmek ister misiniz? Teşekkürler efendim. Ben de tam sizden bunu isteyecektim. İyi, yarım saat sonra teknede buluşalım. Ama ya Pasapartu diye sordu Aoda kaygıyla. Onu bulmak için elimden geleni yapacağım dedi Bay Fog. Fix sinirli bir biçimde tekneye binerken Bay Fog ve Aoda da Hong Kong polis karakoluna gittiler. Bay Fog pasaportun işkarnı tarif etti ve onu bulmaları için gerekli olan parayı verdi. Sonra Fransız konsolosluğuna giderek aynı bilgiyi onlara da iletti, daha sonra rıhtıma döndüler. Saat 3 olmuştu. Kılavuz gemisi tayfaları ile birlikte eksikleri tamamlanmış bekliyordu. Tankadere 20 tonluk zarif bir gemiydi. Daha çok yarış teknesine benziyordu. Sarı kısımları partalımsı, demirleri galvanizlenmiş, güvertesi bembeyaz pırıl pırıl bir tekneydi. Tankadere'nin çalışanları John Bonsby ve dört denizciden oluşuyordu. Alias Fogg ve Aouda gemiye bindiler. Fix gemiye çoktan çıkmıştı. Arkada küçük bir kamera vardı. Dört yanda divan, ortada sehpa ve yukarıdan sarkan bir lambası olan konforlu bir oteydi. Size daha iyisini sağlayamadığım için özür dilerim dedi Bay Fogg Fix'e. Fix başını sallamakta yetindi. Kesinlikle kibar bir dolandırıcı bu diye düşündü. Bifog ve Aouda güvertede oturuyorlardı. Son bir kez Pasapartu geliyor mu diye baktılar ama zavallı Ushan sarhoşluğun etkisinden kurtulamadığı kesindi. John Bansby kalkış emrini verdi ve tanka dere dalgaların üzerinden açık denize doğru süzülmeye başladı. Fırtına Yılın bu mevsiminde 20 tonluk bir tekneyle Çin denizinde 800 millik bir yolculuğa çıkmak çok tehlikeliydi. Çin denizi sürprizlerle dolu bir denizdi. Şiddetli rüzgarları ve gün dönümü fırtınalarıyla ünlüydü. Deneyimli John Bansby, tankaderi dalgaların üzerinde bir martı gibi uçuruyordu. Size ne denli hızlı gitmeniz gerektiğini söylememe gerek yok dedi Bay Fog. ''Vana güvenin efendim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bütün yelkenlerimizi açtık.'' diye yanıtladı kaptan. ''Size güveniyorum.'' Pallas bacaklarını iki yana açmış bir denizci gibi dimdik durarak denizi izliyordu. Avda ise teknenin arka bölümünde oturmuş, okyanusa ve gemiye bakıyordu. Yelkenlerin kendisini alıp havalandıracağını düşündü. Gece oldu. Ay ilk dördündeydi ve yetersiz ışığı kalın bir pusun arkasında kaybolmuştu. Bulutlar doğudan batıya doğru koşturuyordu. Kaptan olası herhangi bir kazayı önlemek için işaret fenerlerini yakmıştı. Fix, geminin burnunda derin düşünceler içinde oturuyor ve bayfog’dan olabildiğince uzak durmaya çalışıyordu. Onun konuşmaktan hoşlanmadığını biliyordu ama aslında kendisi de bu adamla konuşmaya pek hevesli değildi. Fogun Yokohama'da oyalanmadan San Francisco'ya geçeceği kesindi. Amerika'da kendisini kimsenin izlemeyeceğini bildiğinden, çaldığı paralarla burada rahatça yaşayabilirdi. Fix'e göre Fogun doğrudan Amerika'ya gideceğine dünyanın üçte ikisini dolaşmasının nedeni polise izini kaybettirmekti. Ama Fix onu Amerika topraklarında da rahat bırakmayı düşünmüyordu. Gerekirse suçlunun İngiltere'ye iadesine dair karar alıncaya dek izleyecekti. Bütün bunlara şükretmesi gereken bir şey vardı. Pasapartu efendisiyle birlikte değildi ve bu her şeyden önemliydi. Alias Fogg da o sırada garip bir biçimde ortadan kaybolan uşağını düşünüyordu. Uzun boylu düşündükten sonra Pasapartu'nun son anda yetişerek gemiye binmiş olabileceği kanısına vardı. Değerli dostunu yitirmenin üzüntüsünü yaşayan Auda da aynı düşüncedeydi. Ona Yokohoma'da rastlama olasılığı oldukça fazlaydı. Gece saat 10'a doğru rüzgar sertleşince kaptan yelkenleri indirip indirmemek konusunda düşündü, uzun uzun inceledikten sonra indirmemeye karar verdi. Bay Fog ve Auda kameraya indi. Kaptanla tayfa güvertede kaldılar. Ertesi gün Kasım'ın 8'iydi. 100 mil kadar yol kat etmişlerdi. 8-9 mil arası hızla gidiyorlardı. Tankadere en son hızını kullanıyordu. Rüzgar da ondan yanaydı. Böyle devam ederse her şey yolunda demekti. Gün boyunca kıyı akıntılarını izleyerek yol aldılar. Kara 5 mil kadar uzaktaydı ve rüzgar karadan esiyordu. Bifog ve Aouda denizden hiç etkilenmediklerinden mutlu bir biçimde yaptıkları kahvaltıya Fix'i de çağırdılar. Fix bu tuhaf adamın parasıyla yemek istemese de zorunluluk duyduğu için kahvaltılarına katıldı. Yemekten sonra payına düşen ödemek istediğini kibarca söylediyse de Bifog bunu kabul etmedi ve bunun genel giderler içinde bulunduğunu söyledi. Aralarında geçen bu kısa konuşmadan sonra Fix ağzını bir daha açmadı. John Bansby'i Bay Fogg'a birçok kez Şangay'a tam zamanında varacaklarını söyleyerek onun rahatlamasını sağladı. Tayfa, işin sonundaki ödülü düşünerek ciddiyetle çalışıyordu. Sanki kraliyet yatında yolculuk yapıyorlardı. Akşama doğru Parakete 220 milyon aldıklarını gösteriyordu. Bay Fogg, Yokohama'ya tam zamanında varacaklarına artık iyice inanmıştı. Fokiyen boğazından geçerken deniz oldukça dalgalıydı... ...ve dalgaların yarattığı sarsıntıdan güvertede ayakta durmak oldukça güçtü. Sabah gün doğarken rüzgar hızını iyice artırmış... ...fırtına belirtileri görülmeye başlamıştı. Barometre ani bir basınç değişikliğini gösteriyordu... ...ve güneydoğudan gelen dalgalar denizi iyice karıştırmıştı. John Busby gökyüzünün tehditkar görüntüsünü uzun uzun inceledikten sonra... Bay Fog'a yaklaşarak mırıldanır gibi bir sesle, ''Size bir şey söyleyebilir miyim efendim?'' diye sordu. ''Tabii, bir fırtınaya yakalanacağız.'' ''Kuzeyden mi, güneyden mi?'' diye sordu Bay Fog her zamanki sakinliğiyle. ''Güneyden, bakın bir hortum geliyor.'' ''İyi, o halde bizi istediğimiz yere götürecek.'' ''Böyle düşünüyorsanız benim diyecek bir şeyim yok.'' dedi kaptan. Kaptan haklıydı. Bu mevsimde Çin denizindeki fırtınalar çok tehlikeli olurdu. Bütün yelkenleri indirdi, geminin her yanı su almayacak biçimde kapatıldı, kaptan yolcuların kameraya inmesini rica etti. Küçücük, havasız bir odada sallantılarla sarsılmak pek hoş bir şey değildi. Bu yüzden hiçbiri aşağı inmedi. Fırtına ve yağmur gemiyi hızla kuzeye doğru sürüklüyordu. Yaklaşık 20 kere alabora tehlikesi geçirdiler, ama kaptanın ustamanevralarıyla dev dalgalardan kurtulmasını bildiler. Akşama doğru rüzgar yönünü değiştirip kuzeybatıdan esmeye başladı. Bu kez dalgalar arkadan değil önden geliyordu ve gemi korkunç bir biçimde sarsılıyordu. Bayvok dışında öteki iki yolcu çok korktular çünkü teknenin sağlamlığını bilmiyorlardı. Gece olunca. Fırtına hızını daha da artırdı. Durumdan endişelenen kaptan Bay konuşmaya karar verdi. Efendim sanırım bir limana sığınmamız gerekiyor. Aynı düşüncedeyim. Evet ama hangisine? Ben biliyorum dedi Bay Fog, sakin bir biçimde. Şangay. Kaptan önce afalladı sonra... Pekala diye bağırdı. Haklısınız efendim Şangay'a gidiyoruz. Ve Tankadere bunu yeniden Şangay'a doğru çevirdi. Gece korkunçtu. İki kez alabora tehlikesi geçirdiler. Avda bitkin düşmüştü ama hiçbir yakınmada bulunmadı. Sabah olduğunda fırtına aynı hızla esmeye devam ediyordu. Ama bu kez yön değiştirmiş, güneydoğudan esmeye başlamıştı. Bu da tankaderenin işine yaradı. Rüzgarı arkalarına almışlardı. Arada sırada sisin arasından karayı görüyorlardı. Ama etraflarında hiç gemi yoktu. Tankadere... Denizde yapayalnızdı. Öğleye doğru rüzgar hızını kesince yolcular biraz dinlenip bir şeyler yeme fırsatı buldular. Gece olunca da hava sakin bir biçimde devam etti. Ertesi sabah kaptan Şanga'ya 100 mil kaldığını söylüyordu. Yokohama'dan gelen gemiyi kaçırmamaları için bu mesafeyi bir günde almaları gerekiyordu. Deniz artık sakinleşmişti. Kaptan bütün yelkenleri açtırdı. Tankadere eski hızıyla yoluna devam ediyordu. Öğleye doğru 45 mil kalmıştı. Bu da 6 saat demekti ve saatte 9 mil hızla giderlerse ancak yetişebilirlerdi. Ama tam tersine rüzgar onlardan yana değildi. Gittikçe azalıyordu. Saat 7 olduğunda daha 3 millik yolları vardı. Kaptan ödülü kaçırmıştı. Bay Fog'un da hiç sesi çıkmıyordu. Uzaklarda Tam vaktinde kalkan Amerikan gemisinin dumanını gördüler. Hay aksi diye söylendi Bansby. Geminin burnunda bulunan ve sisli havalarda işaret vermek için kullanılan topu, Bay Fog'un emriyle ateşlediler. Topun sesi gökyüzünde yankılandı. Pasaparto'nun başına gelenler. Karnatik, Hong Kong'tan 7 yedisinde saat altı buçukta ayrılmış, Japonya'ya tam yol gidiyordu. Yolcusu da yükü de oldukça fazlaydı. Yalnızca iki kamera boştu, bunlar da Sog'un ayırttığı kameralardı. Ertesi gün şaşkın bakışlı, saçı başı dağılmış bir yolcu sendeleyerek güverteye çıkmıştı. Bu zavallı pasapartodan başkası değildi. Bakın neler gelmişti başına. Fix'in meyhaneden çıkmasından hemen sonra iki garson onu kafayı bulanların uyuduğu mindere taşımışlardı. Üç saat sonra uyanan Pasapartu güçlükle dışarı çıkabilmişti. Rıhtım'a vardığında gemi kalkmak üzereydi ve halatlar çözülmüştü. Pasapartu atlayarak içeri girmişti. Böyle durumlara alışık olan tayfalar onu bir kameraya yatırmışlardı. Ertesi gün deniz havasının etkisiyle kendine gelen Pasapartu yavaş yavaş bir önceki günü anımsamaya başlamıştı. Dün akşam küfelik oldu mu anlaşılan diye söylendi. Bay Fog'a ne diyeceğim? Ama en azından gemiyi kaçırmadım, bu da çok önemli. Çorapiks aklına geldi. Umarım bir daha arkamıza takılmaz. İngiltere'deki banka soygunundan dolayı peşimize salınan basit bir polis memuruymuş. Ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Acaba bunun Bayfog'a söylemeli miydi, yoksa Londra'ya dönene dek beklemeli miydi? Bu, kuşkusuz çok önemli bir şeydi, ama önce Bayfog'u bulmalıydı. Güçlükle yürüyerek güvertenin arka kısmına gitti, ama ne efendisini ne de Audayı gördü. Auda henüz kalkmamıştır. Bayfog'da biri oynayacak birilerini bulmuştur. Salona doğru ilerledi. Bayfog ortada değildi. Bay Fog'un kaç numaralı odada kaldığını Kamarot'a sordu ama Kamarot Fog adında bir yolcu tanımadığını söyledi. Pasapartu yine de efendisini tarif etti. Uzun boylu, az konuşan, yanında genç bir hanım olan bir beyefendi. Gemide hiç genç hanım yok diye sözünü kesti Kamarot. İşte yolcuların listesi, isterseniz kendiniz bakabilirsiniz. Pasapartu listeye bir göz attı ama efendisinin adı gözüne çarpmadı. Birden, ''Ben karnetik de miyim?'' diye sordu. ''Sarhoşlukla yanlış bir gemiye binmiş olabilirdi.'' ''Evet.'' diye yanıtladı kamerat. ''Yokohama'ya mı gidiyorum?'' ''Evet.'' Sonra oradaki bir koltuğa umutsuzca oturdu. Her şeyi yavaş yavaş anlıyordu. Geminin kalkış saati değişmişti ve Fix'in oyunu yüzünden efendisini bundan haberdar edememişti. Bu tümüyle kendi hatasıydı. Ama asıl sorumlunun fix olduğunu düşünüyordu. Bay Fogg belki de tutuklanmış hapse girmişti. Pasapartı bu düşüncelerle saçını başını yoldu. Ah fixi bir eline geçirse neler yapacaktı. Şaşkınlığı geçince durumu soğukkanlılıkla düşünmeye başladı. Japonya'ya doğru gidiyordu ve beş parasızdı. Gemide aç kalması mümkün değildi çünkü yemek parası peşin ödenmişti. Ama beş altı gün sonra ne yapacaktı? Japonya'ya varana dek... Efendisi, kendisi ve Aouda için çıkan yemekleri kıtlıktan çıkmış gibi yedi. Ayın 13'ünde Karnatik, Yokohama limanına girdi. Yokohama, Kuzey Amerika, Çin, Japonya, Malezya arasında önemli bir limandı. Gemiler burada yakıt gereksinimlerini karşılıyordu. Karnatik daha sonra gümrük binasının bulunduğu rıhtıma yanaştı. Pasaportu, Güneş'in oğlunun topraklarına hiç de heyecan duymayarak ayak bastı. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyordu. Öylesine yürümeye başladı. Avrupalıların oturduğu bir semtteydi. Evler bakımlı ve güzeldi. Her ırktan ve kültürden insan vardı. Ama zavallı pasapartı bunların arasında kendini uzaydan gelmiş gibi hissediyordu. Sonra Yeddo semtine doğru ilerledi. Bakımlı caddelerde kutsal yapıların tapınaklarının arasından yürüdü. Sokaklarda kısa bacaklı, uzun gövdeli köpeklerle kuyruksuz sarı kediler dikkatini çekti. Gün boyunca sokaklarda aç susuz dolaştı. Hava kararmaya başlamıştı. Bir köşeye çekilip sabahı beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Uzun burunlu pasapartu Sabah olduğunda açlıktan midesi kazınan ve yorgun düşen pasapartu önce aile yadigarı saatini satarak bir şeyler almayı düşündü ama bu kesin bir çözüm değildi. Sonra yine acıkacaktı. Yalnızca açlıktan ölmesi biraz gecikecekti o kadar. Para kazanması gerekiyordu. Bunun için güçlü ama melodik olmayan sesini kullanmaya karar verdi. Pekala şarkı söyleyerek para kazanabilirdi. Fransa ve İngiltere'de pek çok şarkı öğrenmişti ama Japon müziğinin enstrümanlarıyla Batı müziği enstrümanları oldukça farklıydı. Üstelik sabahın çok erken saatleri olduğu için hemen hemen herkes uykudaydı. Hem de kıyafeti hiç de bir sokak şarkıcısınınkine benzemiyordu. Bu yüzden üzerindeki giysileri bir eskiciye gidip değiştirmeye karar verdi ve bir eskici dükkanı aramaya başladı. Uzun süren araştırmalardan sonra pazarlıkta anlaşabildiği bir eskici buldu. Adam, pasapartının üzerindeki Avrupalı kıyafetini çok beğenmişti. Üzerindekileri eski bir Japon giysisi ve bir takki ile değiştirdi. Cebinde de bir miktar parası vardı. Dükkandan çıktıktan sonra ilk işi karnını doyurmak oldu. Bir aşevine giderek bir parça tavuk ve haşlanmış pirinç yedi. Şimdi dedi kendi kendine, şu güneşin oğlunun ülkesinden kurtulmalıyım. Önce Amerika'ya gidecek yolcu gemilerinde aşçı ya da kamurat olarak çalışmayı düşündü. Para vermeseler de olurdu, yalnızca karnını doyurmak onun için yeterliydi. Önemli olan büyük okyanus aşıp yeni dünyaya varmaktı, gerisi kolaydı. Ama rıhtıma varınca bu düşüncesinin çok saçma olduğunu düşündü. Bir gemi niye aşçıya da kamarot arasındı? Ayrıca kendisine referans verebilecek kimse de yoktu ki. Birden bir palyaçonun taşıdığı bir pankart gözüne takıldı. William Battlekarın Japon akrobatları, uzun burunların Amerika'ya gitmeden önce Tanrı Tingo yönetimindeki son günlerini kaçırmayın. Amerika diye söylendi Pasapartu. Tam istediğim gibi. Palacio'yu izleyerek kentin Japon semtine geldi. On beş dakika sonra saygıdeğer Batulkar'ın cambashanesi olduğu anlaşılan geniş bir barakanın önünde durdular. Basapartu içeri girerek Bay Batulkar'la görüşmek istediğini söyledi. Konuştuğu adam Batulkar'ın tak kendiydi. Ne istiyorsunuz diye sordu adam. Uşağa gereksiniminiz var mı efendim? Uşak mı diye bağırdı Batulkar sakalını sıvazlayarak. ''Bana hizmet eden, sadık ve söz dinleyen, üstelik boğaz tokluğuna çalışan iki uşağım var zaten.'' diyerek damarları çıkmış kaslı kollarını gösterdi. ''Yani işinize yaramıyorum, öyle mi?'' ''Hayır.'' Kahretsin sizin Amerika'ya gitmeyi nedenle isterdim. Hem Japon değilsin hem de bu kılıkta dolaşıyorsun. Niçin?'' ''E insan olanaklarının sağladığı biçimde kiğinir.'' ''Doğru, Fransızsın değil mi?'' ''Evet, tam bir Parisliyim.'' Öyleyse soytarlık yapmayı biliyor olmalısın. Doğru olabilir dedi Pasapartı kırgın bir sesle. Milliyetçilik duyguları incinmişti. Ama Amerikalılar bizden daha iyi soytarlık yapar. Doğru. Seni uşak olarak alamam ama palyaço olarak alabilirim. Görüyorsun dostum? Fransızlar yabancı soytarları, yabancılar da Fransızları sergiliyor. evet. Yeterince güçlü müsün? Elbette hele karnım toksa. Şarkı söyleyebilir misin? Evet dedi Pasapartu. Daha önce sokak şarkıcılığı yapmıştı. Peki baş aşağı durarak şarkı söyleyebilir misin? Elbette dedi Pasapartu. Küçükken böyle numaraları denemişti. Anlaştık delikanlı. Hemen anlaşmayı yaptılar. Pasapartu Boğaz topluğuna çalışmayı kabul etti. Bir hafta içinde onlarla birlikte Amerika'ya gidecekti. My Battle Car gösterinin saat 3'te başlayacağını ilan etti. Japon çalgıcılardan oluşan müzika takımı arkada çalışıyordu. Fasapartu hazırlıklı olmadığından canlı piramit gösterisinde bulunacak, en altta durup öteki cambazları taşıyacaktı. Böylece ters bir piramit oluşacaktı. Üçten önce Avrupalılar, Hintliler, Çinliler ve Japonlardan oluşan kalabalık itiş-kakış salona daldı. Çalgıcılar da gürültülü bir biçimde salona daldı. Birçok ilgi çekici gösteri vardı ama en ilginci uzun burunlularınkiydi. Burunlarına uzun sopalar bağlayan oyuncular, burunlarının üzerine çıkarak insan piramidi oluşturuyorlardı. Bütün ağırlığı en alttaki kişi taşıyordu. Bu görevi yapan ayrılmıştı, bu yüzden iş Pasapartu'ya düştü. Pasapartu, arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıktı, cambazlar piramidi oluşturdular, seyirciler alkışlıyorlardı ki, birden piramit sarsılmaya başladı. En alttaki burun eksilmişti ve piramit çökmüştü. En alttaki burunsa Pasapartu'ydu. Daha gösteri bitmeden fırlayıp seyircilerin arasındaki bir adamın ayaklarına kapanmış, ''Efendim, efendim'' diye çırpınıyordu. Bay Fogg, ''Sen ha?'' diye azarladı onu. ''Benim efendim.'' ''Pekala genç adam, doğru gemiye.'' Pasapartu, Bay Fogg ve Audo ile birlikte dışarı çıktı. Tam o sırada karşıdan gelen Batulkar, oldukça kızgındı ve zararının ödenmesini istiyordu. Halyas Fogg, adamın eline bir avuç para sıkıştırarak yürüdü gitti. Saat altı buçukta gemiye bindiler. Pasapartu, Bay Fogg ve Audon'un yanında garip elbiseleri ve upuzun burnuyla çok komik görünüyordu. Pasifi'yi geçerken Olayların nasıl geliştiğini öğrenmek için Şangay'a dönsek iyi olur. Yokohama'ya giden gemideki yolcular tanka dereden atılan topu duyunca kaptan hemen o tarafa yönelmiş Faylias Fogg, John Bansby'e anlaştıkları gibi 550 pound'u vererek gemiye binmişti. Yokohama'ya iner inmez bulmuş, uşağın bir gün önce kente vardığını öğrenmişti. Akşam San Francisco'ya hareket edeceklerinden, Pasapartı'yı bulmak için İngiliz ve Fransız konsolosluklarına başvurmuş ama sonucu alamamıştı. Umutsuzca caddelerde dolaşırken şans eseri Batılkar'ın cambazhanesine gitmiş ve tam gösterinin ortasında uşağı Pasapartu'ya rastlamıştı. Uşağını bu garip kıyafetler içinde tanıması tabii ki olanaksızdı. Ancak Pasapartu arkaya doğru eğilince efendisini seyircilerin arasından görmüştü. Pasapartu dedektifle arasında geçenleri efendisine anlatmadı. Yalnızca Hong Kong'da bir meyhanede afyon ve içkinin etkisiyle sızıp kaldığını söyleyerek özür diledi. Bulundukları geminin adı General Grant'tı. Oldukça büyük, güzel ve hızlı bir gemiydi. Saatte 12 mil hızla giderek Pasifik Okyanusu'nu 21 günde aşabilirdi. Files Hawk, Aralık'ın ikisinde San Francisco'ya, 11'inde New York'a, 20'sinde Londra'ya varmayı hesaplıyordu. Geminin hareketinden 9 gün sonra dünyanın yarısını aşmış bulunuyorlardı. Gemi Kasım'ın 23'ünde 180 derecelik meridyeni aşınca yalnızca 28 günleri kalıyordu. Dedektif Fix de o sırada herkes gibi General Yok olmadan İngiliz Konsolosluğu'na gitmiş 40 gün öncesinin tarihini taşıyan ve Karnetik gemisiyle oraya kadar gelen tutuklama emrini almıştı. Ama bu emir Geçersizdi. Çünkü artık İngiliz toprakları üzerinde değillerdi. Olsun diye düşündü Fix. Amerika'da işime yaramazsa bile daha sonra yarayabilir. Polislerden kaçıp kurtulduktan sonra İngiltere'ye dönecek. İşte o zaman elimden kurtulamayacak. Onu adım adım isteyeceğim. Bay Fogg ve Pasaparto'dan önce gemiye binmişti. Uşağı görür görmez tanımış ve gizlenmişti. Ama bir gün kötü bir rastlantı sonucu uşakla karşılaşmıştı. Pasapartu onu görünce hiçbir şey demeden üzerine atıldı ve boğazından yakıladı. Amerikalılar bu işe çok sevinmişlerdi, onlar için eğlence çıkmıştı, hatta bahse bile girdiler. Pasapartu, mükemmel vuruşlarıyla Fransız boksunun İngiliz boksundan üstün olduğunu kanıtlamış oldu. Dövüş bittiğinde, uşak kendini çok rahatlamış hissediyordu. Bozguna uğrayan Fix güçlükle kalkarak soğuk bir biçimde sordu. ''Bitirdin mi?'' Şimdilik evet. Bu halde sana bir şey söylemem gerek. Seninle konuşmak istemiyorum. Efendim ne ilgili ama? Fasapartu bunun üzerine fixin yanına oturdu. Evet, beni gayet güzel dövdün kutlarım. Şimdi beni iyi dinle. Bu zamana kadar Bay Fogun karşısındaydım ama şimdi yanındayım. Hmm, sonunda. Demek onun dürüst bir adam olduğunu anladın. Hayır, onun dürüst biri olduğunu sanmıyorum. İngiliz topraklarında onu engellemek için elimden geleni yaptım. Pasapartu, Fix'i dikkatle dinliyordu ama bu arada onu tekrar dövmemek için de kendini güç tutuyordu. White şimdi İngiltere'ye dönüyor. Bu kez ona engel olmak yerine destek olacağım ve İngiltere'ye dönünce efendinin hırsız olup olmadığını öğreneceksin. Pasapartu, Fix'in yalan söylemediğini anlamıştı. Şimdi dostuz değil mi diye sordu dedektif. Hayır diye yanıtladı Pasapartu. Ama birbirimize yardım edebiliriz. Aralığın içinde General Grant San Francisco limanına girdi. Bayfog ne bir gün yetirmiş ne de kazanmıştı. San Francisco'da. Bayfog ve yanındakiler San Francisco'ya ayak bastıklarında sabahın yerisiydi. Gelgitle yükselip alçalan rıhtımlar yükleme ve boşaltma için çok uygundu. Dünyanın birçok ülkesinden gemilerin gelip yanaştığı bu limandan, Meksika, Şili, Peru, Avrupa, Asya ve bütün Pasifik limanlarıyla ticaret yapılıyordu. Vyfog karaya çıkar çıkmaz hemen New York treni için bilet aldı. Tren saat 6'da hareket edeceği için daha çok vakitleri vardı. Bu yüzden bütün gün kentte dolaşabilirlerdi. Bir arabaya binip doğru International oteline gittiler. Pasapartu, Heyecanla geniş caddelerde dolaşıyor, kısa, basık yüzlü evleri, Anglo-Sakson kiliselerini, at arabalarını, yalnızca Amerikalıların değil, Avrupalıların, Çinlilerin ve Hintlilerin doldurduğu kaldırımları merakla gözlüyordu. San Francisco, eskiden olduğu gibi haydutların cirit tattığı, her türlü üç kağıdın döndüğü bir kanunsuzluklar cenneti değil, bir ticaret merkeziydi artık. Caddelerinde büyük mağazaların yer aldığı göz alışı bir kentti. Pasapartu otele vardığında sanki İngiltere'den hiç ayrılmamış gibi hissediyordu kendini. Otelin giriş katındaki büyük bir bar, müşterilerin para ödemeden yiyip içtiği bir çeşit lokantaydı. Yalnızca İngiliz birası, şarap ve şeri için ödeme yapılıyordu. Bu, Pasapartu'ya çok Amerikan vari geldi. Bay Fogg ve Aouda burada güzel bir kahvaltı yaptılar, sonra birlikte İngiliz konsolosluğuna gitmek için çıkmaya karar verdiler. Bay Fog'un pasaportunu imzalatacaklardı. Pasaportu onları görünce silah satın almaları gerektiğini, çünkü vahşi bölgelerden geçerken kızıl derilerin saldırısına uğrayabileceklerini söyledi. Bay Fog da ona bunun bir zorunluluk olmadığını ama istiyorsa alabileceğini söyledi ve dışarı çıktı. Daha 200 adım gitmemişlerdi ki, "Allah'ım ne güzel tesadüf! Fix'le burun buruna gelmesinler mi?" Fix Bay Fog'u görünce sanki çok şaşırmış gibi davrandı. Koskoca büyük okyanusu birlikte geçmişler ama hiç karşılaşmamışlardı. Fix, Bayfog'a Avrupa'da işleri olduğunu, mümkünse birlikte dönmek istediğini anlattı. Byfog bunu memnuniyetle kabul etti ve Fogu gözden kaçırmamakta kararlı olan Fix, Byfog kabul ederse onlarla birlikte yürümek istediğini söyledi. Byfog bundan çok memnun olacağını söyledi. Birlikte Montgomery Caddesi'ni yürümeye başladılar. Cadde çok kalabalıktı. İnsanlar bayraklar, flamalar, posterler taşıyor, bir yandan da bağırıyordu. Yaşasın Camerfield! Yaşasın Mandiboy. Bunun siyasi bir miting olduğu belliydi. Dedektif kalabalığın arasında durmanın tehlikeli olduğunu söyleyince, caddedeki yüksek binalardan birinin basamaklarından tırmanarak merdiven sahanlığında durdular. Karşılarında kalabalığın o yöne doğru sürüklediği büyük bir platform vardı. My Folk, bu mitingin amacını anlayamamıştı. Tam o sırada kalabalıkta bir çalkalanma oldu. Havaya kalkan bütün eller yumurağa dönüşmüştü. Sloganların arasından küfürler duyuluyordu. Bay Fogg, kalabalıktan uzak tutmaya çalışırken, Fix, yanındaki adama bütün bu olanların nedenini soruyordu. Adam tam yanıt verecekti ki, birkaç el silah sesi duyuldu. Sonra her iki tarafta birbirlerine ellerine geçen ne varsa atmaya başladılar. Havada uçuşan ayakkabılar ve çizmeler görülüyordu. Bay Fog, Aouda ve Fix iki ateş arasında kalmışlardı ve artık çok geçti. Fix ve pop güçsüz arkadaşlarını koruma çabasındaydı. Fog her zamanki soğukkanlılığını koruyor ve Aouda'yı Tanrı'nın her İngilizce armağanı olan güçlü kollarıyla korumaya çalışıyordu. Tam o sırada kalabalığın lideri olan kızıl sakallı, geniş omuzlu bir adam... Bay Fogun suratına bir yumruk yapıştıracaktı ki... ...Fix hemen atılıp adama engel olmak isterken yumruğu kendi yedi. Aptal Amerikalı diye bağırdı Bay Fog. Adam da lafın altında kalmadı. Salak İngiliz. Sizinle görüşeceğiz. Ne zaman isterseniz. Adınız nedir? Haylias Fogge. Ya sizin? Albay Stan Proctor. Kalabalık aksi yöne doğru ilerledi. Fix'in üstü başı perişan olmuştu. Avdaya bir zarar gelmemişti ama Fix'in yüzünde morluklar vardı. Teşekkür ederim, dedi Bay Fow. Kalabalıktan çıkar çıkmaz. Teşekküre gerek yoktu dedi Fix. Ama gitmeliyiz. Nereye? Bir terziye. Terzide bir saat oyalandıktan sonra otele geri döndüler. Pasapartu bir dolu silah satın almış, onları otelde bekliyordu. Auda olan biteni kısaca onu anlattı. Pasapartu bütün bunları dinledikten sonra Fix'in efendisini koruduğuna artık iyice inandı. Yemekten sonra onları istasyona götürecek olan araba otelin önüne geldi. Tam binerlerken Bay Fogg, e, albay proktoru tekrar görüp görmediğini sordu. Fixin yanıtı ise hayırdı. Onunla hesabım bitmedi dedi Bay Fogg. Bunun için Amerika'ya yine gelişen. Bir İngiliz kendine yapılan bu tarz bir hareketi asla unutmaz. Fix gülümsedi ama yanıt vermedi. Bay Fogg tipik bir İngiliz gibi davranmıştı. Altıya çeyrek kala istasyona vardıklarında tren hareket etmeye hazırdı. Bay Fog istasyona girer girmez bir hamalı çevirip sordu. Bugün San Francisco'da neler oldu dostum? Siyasi bir mitingdi efendim diye yanıtladı hamal. Ama sokaklar çok rahatsız ediciydi. Yalnızca bir seçim mitingiydi. Herhalde başkanlık seçimiydi diye sordu Bay Fog. Hayır efendim, sufi yargıcı seçimiydi. Sonra trene bindiler... ...ve yola devam ettiler. Pasifik Demiryolları Amerika'ya batıda büyük okyanus kıyısından... ...doğuda Atlas Okyanusu kıyısına dek kesintisiz uzanan demiryoluna... ...Amerikalılar okyanustan okyanusa adına vermişlerdi. Ama gerçekte bu demiryolu San Francisco ve Ogden arası... ...ve Ogden ve Omaha olmak üzere iki bölümden oluşuyordu... ...ve toplam 6100 kilometreyi kat ediyordu. Eskiden 6 ayda alınan bu mesafe şimdi yalnızca 7 güne ermişti ve bu tren Bifog'u aralığın 11'inde kalkacak trene yetiştirecekti. Trende hiç kompartıman yoktu. Vagonlarda iki sıra halinde koltuklar vardı. Saatte 20 mil hızla gidiyorlardı ki bu da yeterli bir hızdı. Gece olunca yolcuların çoğu uyuklamaya başladı. Pasapartu fixte yan yana oturuyordu ama onunla hiç konuşmadı. Son günlerde olanlar yüzünden aralarına bir soğukluk girmişti. Fiks'te bir değişiklik olmamıştı. Ama pasapartu ciddiyleşmişti. Yola çıktıktan bir saat sonra başlayan kar trenin gidişini engellemeyecek kadar hafifti. Saat sekizde konduktör gelip yatma zamanı olduğunu söyleyince, vagon birden bir yatakhaneye dönüştü. Koltuklar geriye yatırılıp üzerine temiz çarşaflar seriliyor, rahat yastıklar konuluyordu ve herkesin koltuğunun yanına kalın perdeler çekiliyordu. Sabahleyin kahvaltısından sonra Bay Fog ve arkadaşları koltuklarına kurulmuşlar, camdan dışarısını seyrediyorlardı. Manzara muhteşemdi. Dağlar, geniş otlaklar ve köpüre köpüre akan sular harika görünüyordu. Buralarda kalabalık bizon sürüleri bulunur ve genelde trenlerin yolunu keserlerdi ve o günde öyle oldu. Bizimkiler... Büyük bizon sürüsü yüzünden tam 3 saat oyalandılar. Bu hayvanlar sürü halinde bir yöne doğru ilerleyince durdurulmaları olanaksızlaşıyordu. Byford bu gecikme karşısında her zamanki gibi kayıtsız kalırken, Passepartout onun tam tersine sinirinden San Francisco'dan aldığı silahlarla bu yaratıkları öldürmek istiyor, makiniste de sövüp saymaktan geri kalmıyordu. Ama makinistin yapabileceği en iyi şey sabırla beklemekti. Biz onlar yüzünden Humboldt Irmağı'nın saat sekizde ve Büyük Tuz Gölü'nün bulunduğu Utah eyaletine ancak saat dokuz buçukta gelebildiler. Mormonların Tarihi Aralığın beşiydi. Pasapartu o gün biraz hava almak için vagonların arasındaki platforma çıkmıştı. Hava soğuktu. Gökyüzü gri görünüyordu ama kar yağmıyordu. Güneş... Sizin arkasında kocaman bir altın yüzük gibiydi. Pasapartu o sırada trene binmiş olan ve kendisini hayli eğlendiren tuhaf bir adamı izliyordu. Adam trene Elko'dan binmişti. Uzun boylu, esmer, siyah bıyıklıydı ve baştan aşağı siyah giyinmişti. Yalnızca kravatı ve köpeklerisi eldivenleri beyazdı ki büyük bir olasılıkla rahipti. Adam trene bir baştan bir başa dolaşmış ve her kapının üzerine bir ilan yapıştırmıştı. Pasaporto bu ilanlardan birini okuyunca bunun Mormon misyoner Elder William Hitch tarafından Mormonlar hakkında 117 numaralı odada verilecek bir seminer olduğunu anladı. Katılmaya karar verdi çünkü Mormonlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Byfogg ve Fix seminerle pek ilgilenmedi. Pasaportoysa ön sıralarda yerini almıştı. Konuşmasına rahatsız edici bir ses tonuyla başlayan Elder William Hitch daha sonra ses tonunu yükselterek ve mimiklerini fazlalaştırarak konuşmasını sürdürdü. Dinleyicilerin birçoğu konuşmaya fazla ilgi göstermeyerek yavaş yavaş vagonu terk etmeye başladılar. Konuşma o kadar sıkıcı bir hal almıştı ki sonunda vagonda yalnızca pasapartu kalmıştı. Ama o da konuşmanın sonunda dayanamayarak dışarı fırladı ve geçi boş vagonla baş başa bıraktı. Bu sırada tren Büyük Tuz Gölü'nün kuzeybatısından geçiyordu. Gölün çevresindeki arazi çok verimliydi. Çünkü mormonların çoğu çiftçiydi. Buğday, mısır ve öbür tahıl ürünlerinin yetiştiği tarlaların üzeri ince bir kar katmanı ile örtülüydü. Saat 12'de Ogden istasyonuna varan tren burada 6 saat dinlendi. Breacher geçidi. Tren Ogden'den ayrıldıktan sonra 1 saat geçmişti ki Weber Irmağı'na vardılar. Yaklaşık 1400 kilometre kat etmişlerdi. Kuzeye doğru giden tren daha sonra doğuya doğru yöneldi ve Vahşat Dağları'nın eteklerine ulaştılar. Bu bölge Kayalık dağların en engebeli bölümüydü. Mühendisler yolun bu bölümünde çok zorlanmışlar ve hükümet bu yol için çok para harcamıştı. Yol üzerinde tek bir tünel vardı ve o da 4800 metre uzunluğundaydı. Bu saat 10'da Fort Bridger istasyonuna vardılar ve 20 dakika sonra Wyoming eyaletine girdiler. Aralığın 7'sinde Green River istasyonunda biraz durup yeniden yola çıktılar. Geceden beri yağın karla karışık yağmur hala devam ediyordu. Pasapartu yağın karın treni durdurabileceğini düşünerek huzursuzlanmaya başlamıştı. Ağodan ise başka nedenlerden dolayı keyfi kaçmıştı. Çünkü tren Green River istasyonunda durduğunda pencereden bakarken... İnsanların arasında San Francisco'da Bifog'a yumruk atmaya kalkan adamı görmüştü. Bifog'un bu adamı görmesini hiç istemiyordu ve bunu engellemek için neler yapabileceğini düşünüyordu. Bifog uyuklamaya başlayınca durumu Fix'e anlattı. Fix demek Proctor denen o adam bu trende ha? Şundan emin olmalısınız ki onunla görülecek bir hesabı olan asıl benim çünkü o adam asıl bana hakaret etti. Bunun üzerine Pasapartu, hayır, onun hesabını ben göreceğim diye atıldı. Bay Fog Amerika'ya sırf bu adamın hesabını görmek için döneceğini söyledi. O yüzden kesinlikle karşılaşmamaları gerektiği ekledi Aoda. Haklısınız hanımefendi diye onayladı Fix. Olası bir kavga çıkarsa, bu Bay Fog'un yolculuğunu geciktirebilir ve bu da Yenilikler Derneği'nin üyelerinin ekmeğine yağ sürmüş olur. Bu yüzden karşılaşmalarını engellememiz gerektiği ekledi Pasapartu. Bay Fog, tam o sırada uyanınca bu konuşma yarıda kaldı. Bir süre sonra pasapartı ötekilerin duymayacağı biçimde Fix'in kulağına fısıldadı. Onun için gerçekten dövüşür müsün? Her şeyi yapabilirim diye yanıtladı Fix. Onu Avrupa'ya sağ salim götürmek için her şeyi yapabilirim. Fakat Bay Fogg'un vagondan çıkmamasını sağlamak gerekiyordu. Bunun için Fix, Fog'a kağıt oynamayı önerdi. Fog ama ne kağıdımız ne de oyun bilenler var diye yanıt verdi. Fix Amerika'daki trenlerde kağıt bulmanın güç olmadığını söyledi. Bayan Auda da Bayfog'un bildiği oyunları bildiğini söyleyince üçü kağıt oynamaya karar verdiler. Bayfog bu işe çok sevinmişti. Fasaparto az sonra iki deste kağıt ve yeşil çuha kaplı bir masa ile geldi. Bayan Auda gerçekten iyi kağıt oynuyordu. Çok iyi bir oyuncu olan Bayfog'un bile takdirini kazanmıştı. Saat 11'de tren kayalık dağlarının en yüksek noktası olan Bridger geçidine varmıştı. Bu bölge yolculuğun en tehlikeli bölümüydü. Birkaç saat sonra Atlas Okyanusu'na dek sürecek geniş düzlüğe inmiş olacaklardı. Öğleyin kar durmuştu, hava soğuktu. Çevrede hiç vahşi hayvan görünmüyordu. Sanki ıssız bir çöldeydiler. İyi bir kahvaltıdan sonra Bay Fog ve arkadaşları bridge oynamaya devam ettiler. Birden... Keskin bir düdük sesi duyuldu ve tren durdu. Pasapartu başını camdan çıkarıp dışarı baktı ama trenin niçin durduğunu anlayamadı. Çünkü görünürlerde hiç istasyon yoktu. Aoda ve Fix, Bayfog'un inmek isteyeceğini düşünerek telaşlandılar ama Bayfog uşağına git bak bakalım ne olmuş deyince rahatladılar. Pasapartu vagondan hemen indi. Onunla birlikte 30-40 kadar yolcu inmişti. Bunların arasında Albay Proctor da vardı. Tren kırmızı dur işaretinin önünde durmuştu. Bu arada makinist ve kondüktör, Madison Bowie istasyon şefinin gönderdiği yol bekçisiyle tartışıyorlardı. Yolcular onların çevresinde toplanıp tartışmaya katılmaya başladılar. Bunların arasında Albay Proctor hareketleriyle göze çarpıyordu. Basapartu kalabalığın arasında bekçinin ''Hayır geçemezsiniz köprü hasar gördü, trenin ağırlığını kaldıramaz.'' dediğini duydu. Köprü asma köprüydü ve yaklaşık bir buçuk kilometre ötedeydi. Bekçi, köprünün çelik tellerinin bir bölümünün kopuk olduğunu ve çökme tehlikesi bulunduğunu söyledi. Aslında bekçi durumu abartmıyordu. Pasapartu sesini çıkarmadan adamı dinliyordu. Albay Proktor, harika dedi. Bu köprü bizim burada karda kalıp beklememize neden olacak. Albayın dedi konduktör. Omaha istasyonuna haber verdik. Bize gönderdikleri telgrafta trenin altı saat sonra burada olacağını söylüyorlar. Altı saat mi diye bağırdı pasapartu. Elbette diye yanıtladı kondüktör. Zaten köprüden geçemeyeceğimize göre karadan 15 kilometre yürümemiz gerekecek. Bu da altı saatimizi alır. Yalnızca bir buçuk kilometrelik bir yol dedi yolculardan biri. Acaba kayıkla geçemez miyiz diye sordu albay. Olanaksız. Irmak yağmurlardan dolayı taşmış durumda. Akıntı çok güçlü. Yolcular tam bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Kimse bu gecikmeyi hesaba katmamıştı ve onların bu durumu Faylias Fog'un gözünden kaçacak bir şey değildi. Pasapartu bu durumda efendisine olanları söylemek zorundaydı. Tam vagona dönüyordu ki gerçek bir Amerikalı olan makinistin sesi duyuldu. Baylar karşıya geçmenin bir yolu var. Köprüden mi diye sordu yolculardan biri. Evet köprüden. Trenle mi? Trenle. Pasapartu kulak kesildi. Ama köprü tehlikeli dedi kondüktör. Önemli değil dedi makinist. Son hızla gidersek karşıya geçme şansımız olabilir. Şeytan diye söylendi Pasapartu. Yolcular bu düşünceyi heyecanla destekliyorlardı. Bunlardan biri de Albay Proctor'du. Hemen trenlerini son hızla ırmakların üzerinden geçiren makinistler hakkında öyküler anlatmaya başladı. Biri yüzde şansımız var dedi. Bir başkası yüzde seksen diye bağırdı. 90! Pasapartu ortaya atılan bu bahisçileri pek Amerikan vari bulmuştu. Bir yolcuya dönüp, makinistin bu önerisi tesadüflere bağlı değil mi diye sordu. %80 seksen şansımız var.'' deyip geçti adam. Başka birine sorduğunda ise, ''Makinist geçeceğiz diyorsa geçeceğiz.'' yanıtını aldı. Pasapartu, ''Geçeceğiz ama daha az tehlikeli bir biçimde geçebiliriz.'' dedi. Abay Proktor, Pasapartu'yu duyunca, ''Tehlike filan yok, yıldırım gibi geçeceğiz.'' diye atıldı. Sonra, ''Kim, ne, ne demek istiyor bu adam?'' gibi sağdan soldan söylenmeye başladılar. ''Albay korkuyor musunuz yoksa?'' diye sordu. ''Korkmak mı?'' dedi Pasapartu. ''Bir Fransız, bir Amerikalı kadar cesurdur.'' ''Vagonlara!'' diye bağırdı kondüktör. ''Evet, vagonlara!'' dedi Pasapartu. ''Ama yine de önce trenin, sonra yolcuların yayan geçmesi daha iyi olmaz mıydı?'' Kimse onu dinlemiyordu. Pasapartu yerine geçip oturdu ama olan biteni efendisine anlatmadı. Makine stübük çaldı ve hız almak için treni geri geri sürdü... Sonra tekrar düdük çalarak tam yoluyla gitti. Tren, 150 kilometre hızla uçarcasına gidiyordu. Yerçekimini alt etmişlerdi. Öyle hızlı gitmişlerdi ki, makinist treni 7-8 kilometre sonra durdurabilmişti. Tren karşıya geçer geçmez de, köprü çatırtılarla ırmağını derin sularına gömüldü. Kızılderililer Tren, o gece ırmağa geçtikten sonra hiç duraklamadan yoluna devam etmiş, Evans keçidine yaklaşıyordu. Burası yolculuğun en yüksek noktasıydı. Bundan sonra Colorado eyaletinin altın yataklarıyla ünlü Denver kentine yaklaşıyorlardı. San Francisco'dan beri 2000 kilometreden fazla yol kat etmişlerdi. Yaklaşık 3 gün 3 gecedir yoldaydılar ve New York'a varmalarına 4 gün 4 gece kalmıştı. Bizimkiler oyuna devam ediyordu. Kumarda Bay Fog, Fix'ten daha şanslıydı. Fix önce kazanır gibi oldu, sonra yitirmeye başladı. Bay Fog, tam kafasındaki planı uygulamak için bir kağıt atacaktı ki, arkadan bir ses, ben olsam karoyu atardım dedi. Hepsi birden kafalarını kaldırıp baktıklarında, Albay Proctor'u gördüler. Albay ve Bay Fog, birbirlerini ilk bakışta tanıdılar. "Ah, demek maçayı atacak olan sizdiniz. Bu oyunu bilmiyorsunuz.'' ''Belki başka bir oyundan daha iyi anlarım.'' diyerek ayağa kalktı Bifog. ''Şansını deneyebilirsin.'' diye sırıttı albay. Alda ben beyaz kesildi. Bayfog'un kolunu tuttu. Bifog kadının elini yavaşça itti. Pasapartu tetikte bekliyordu. Birden Fix ayağa kalkarak albayın karşısına dikildi. ''Sizinle hesabı olan Bifog değil benim albay. Bana hakaret ettiniz hem de yumruk attınız.'' ''Hayır, Bay Fiks.'' Bana daha önce hakaret ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de bu oyunu bilmediğimi söyleyerek hakaret etti. Ortada görülecek bir hesap varsa bu benim hesabımdır. ''Yeri ve zamanı söyleyin.'' dedi albay. ''İstediğiniz silahı seçebilirsiniz.'' Bay Fog ve albay vagondan çıktılar. ''Bakın bayım.'' dedi Fogg. ''Avrupa'ya olabildiğince çabuk varmam gerek. Hiçbir gecikmeye katlanamam.'' ''Bundan bana ne?'' dedi albay. Bayım, diye yanıtladı Fogg kibarca. Size San Francisco'da Amerika'ya yine gelip sizi bulacağımı söylemiştim. Önce Avrupa'daki işlerimi bitirmeliyim. Gerçekten mi? Bana altı ay süre verebilir misiniz? Neden on yıl olmasın? Altı ay diyorum ve ben sözümü tutarım. Sen kaçıyorsun, dedi albay. Ya şimdi ya da hiç. Pekala, dedi Bay Fogg. New York'a mı gidiyorsunuz? Nereye gittiğim önemli değil diye yanıtladı albay. Bundan sonraki ilk istasyonda on dakikalık zamanımız var. Bu da birkaç el atış yapmaya yeter. Tamam dedi Bay Fogg. Orada inerim. Sonsuza dek orada kalabilirsiniz diye sırıttı albay. Bay Fog, hiç belli olmaz diyerek soğukkanlılıkla vagona döndü. Bay Fog, çok konuşan adamlardan korkmamak gerektiğini söyleyerek Audo'yu yetiştirmeye çalıştı. Fix'ten de bu düelloda tanıklık yapmasını rica etti. Saat 11'de Plum Creek istasyonuna girdiler. Fogg ve Fix vagonun sahanlığına çıktılar. Pasapartu arkadan silahları getiriyordu. Avudanın yüzü bembeyaz kesilmişti. Albay da yanındaki bir Amerikalı tanıkla geliyordu. Tam ineceklerdi ki kondüktör bağırdı. ''İnemezsiniz.'' ''Niçin?'' diye sordu albay. ''20 dakika geciktik, bu yüzden Plum Creek'te durmayacağız.'' Ama ben duello yapmak zorundayım dedi albay. Özür dilerim efendim, durmamıza olanak yok. Trende de kozunuzu paylaşmanızın hiçbir sakıncası yok. Bu beyefendinin işine gelmez dedi albay alaylı bir sesle. Hayır diye atıldı po. Benim için de bir sakıncası yok dedi. Hep birlikte en arka vagona gittiler. İçeride on kadar yolcu vardı. Konduktör onlara kibarca vagonu birkaç dakikalığına boşaltmalarını ve bu iki beyefendinin onurlarını kurtarmalarına yardımcı olmalarını rica etti. Yolcular hemen dışarı çıktı. Tanıklar sahanlıkta kalmıştı. Düellocular ise, vagonun iki ucunda yerlerini aldı. Trenin ilk düdük sesiyle ateş edilecekti. Pasapartu ve Fix soluklarını tutmuştu. Tam o sırada birden trenin ön tarafından bağrışma ve silah sesleri duyuldu. Yolcuların korku çığlıkları üzerine... Fogh ve Albay ellerinde silahlarıyla trenin ön tarafına doğru koşmaya başladılar. Bu bir Kızılderili saldırısıydı. Bu Kızılderililerin ilk saldırısı değildi çünkü trenin durmasını beklemeden ellerindeki tüfeklerle saldırıyorlardı. İlk önce makinisti ve ateşçiyi başlarına vurarak bayılttılar. Kızılderililerin reisi treni durdurmak için lokomotifin kolları ile oynamaya başladı ama yanlış kolu açtığı için tren duracağına son hızla gitmeye başladı. Kızıl Derliler vagonlara dolmuş yolcularla gırtlak gırtlağa dövüşüyordu. Ellerine ne geçerse dışarı atıyorlardı ama yolcular da kendilerini cesurca savunuyordu. Oğlu Albay pencereden dışarı ateş ederek Kızıl Derlileri birer birer temizliyor, yaralanan yolcuları sıraların üzerine yatırıyorlardı. Savaş Kızıl lehineymiş gibi görünüyordu. En yakın istasyon 4 kilometre uzaklıktaydı. Ve tren orada da durmazsa bu savaş Kızılderililerin zaferiyle sonuçlanacaktı. Bay Fog, treni durdurmak için fırladı. Asapartu daha önce davranarak vagonun altına girdi. Wagondan vagona geçerek trenin en önüne kadar gitti. Tümür vagonunu büyük vagonundan ayırmaya çalıştı. Ama çekiş kancasını çıkaramadı. Sonra bir ara vagonda bir sarsıntı oldu ve çekiş kancası kendiliğinden çıktı. Lokomotif büyük bir hızla yoluna devam etti. Vagonlarsa bir süre aynı hızla gittikten sonra durdu. Yolcular trenin durmasına, vagonların el frenlerini sıkarak yardımcı oldu ve tren Fort Kearney istasyonuna 100 metre kala durdu. İstasyonun yakınında bir kale vardı. Oradaki askerler saldırganları vurmak istedilerse de başaramadılar çünkü kızıl Kızılderililerin hepsi kaçmıştı. Yolcular istasyondaki sayımda 3 kişinin kaybolduğunu gördü. Bunlar arasında Pasapartu da vardı. Pasapartu Kayıp Aralarında Pasapartu'nun da bulunduğu üç yolcu kayıptı. Öldüler mi yoksa Kızıl Kızılderiler tarafından mı kaçırıldılar kimse bilmiyordu. Çok sayıda yaralı vardı. En ağır yaralı Albay Proctor'du. Karnından vurulmuştu ve istasyonda bir yere yatırılmıştı. Fix kolundan önemsiz biçimde yara almıştı. Bay Fox'a tek bir çizik kalmadan kurtulmuştu. Aouda ise yaşamını borçlu olduğu Pasapartu kaybolduğu için ağlıyordu. Bifog, her zamanki sakinliğiyle onu ölü ya da diri bulacağım dedi. Ah Bifog ne kadar iyisiniz diyerek Auda Bifog'un ellerine sarıldı. Bifog gecikmesine yol açsa bile uşağını bulmaya kararlıydı. Hemen kale komutanıyla görüşmeye gitti. Yolculardan üç kişi kayıp dedi Bifog. Öldüler mi diye sordu yüzbaşı. ''Bilmiyoruz. Kaçırılmış olabilirler. Bunun için kızılderilileri kovalayacak mısınız?'' arkan Arkansas'a kadar gitme olasılığı var. Bense bu kaleyi bırakıp onların arkasından gidemem.'' ''Ama burada üç kişinin yaşama hakkında konuşuyoruz.'' ''Haklısınız bayım.'' dedi yüzbaşı. ''Ama üç kişi için elli kişinin yaşamanı tehlikeye atamam.'' ''Bence atmalısınız. Bana görevimi öğretmeye kalkmayın lütfen.'' Bunun üzerine Bay Fog, gayet sakin bir biçimde... ''Ben de tek başıma giderim o halde.'' ''Riggs ne?'' diye bağırdı. ''O vahşilerin arkasına tek başınıza mı düşeceksiniz?'' buradaki herkes yaşamını bu cesur gence borçlu. Onu kaderiyle baş başa bırakamam.'' Bunun üzerine yüzbaşı, askerlerin arasından 30 gönüllü istedi. Askerlerin hepsi bir adım ileri çıktı. Yüzbaşı otuzunu seçti ve başlarına bir çavuş verdi. Fogg yüzbaşıya teşekkür etti. Fix ben de gelebilir miyim diye sordu. Bay Fog nasıl istersiniz dedi. Ama bayan Auda'nın yanında kalıp onu korursanız daha iyi olmaz mı? Bu durumda Fix'in kalmaktan başka çaresi yoktu. Ama süveyşe dekizlediği Fog'u elinden kaçırabilirdi. Buna karşın peki dedi kalacağım. Fog çantasını Auda'ya emanet etti ve askerlere tutsakları kurtarırlarsa bin pound ödül vereceğini söyledi. Auda onu Gerçek bir kahraman gibi görüyordu. Fixse huzursuzca bekleme odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Fogun gitmesine nasıl izin vermişti? Bir daha geri dönme ihtimali olmayacağını düşünüyordu. Saat ikiye geliyordu. Kar yağmaya başlamıştı. Sonra bir tren düdüğü duydular ve karların arasından ağır ağır yaklaşan bir lokomotif gördüler. Bu Katar'dan ayrılan lokomotifti. Lokomotif Katar'dan ayrıldıktan sonra buhar basıncı düşmüş ve durmuştu. Makinistle ateşçi ayılınca durumu fark etmiş ve öteki vagonları aramak için geri dönmüştü. Yolcular lokomotiflerini görünce çok sevinmişti. Auda hemen makinistin yanına giderek sordu. ''Hemen hareket edecek misiniz?'' ''Evet hanımefendi ama burada olmayan arkadaşlarımız var. Mümkün değil zaten 3 saat geciktik.'' Peki, öbür tren ne zaman? Yarın akşam. Yarın akşam çok geç. Arkadaşlarımızı beklemeniz gerek. Üzgünüm efendim, bir şey yapamıyorum. Fix konuşmalara duydu ve Auda ile birlikte beklemeye karar verdi. Yarıllar vagonlara yerleştirildi. Bunların arasında Albay da vardı. Durumu iyice kötüleşmişti. Sonra trenin buharlar çıkararak karların arasında kayboldu. Akşam olunca kar durmuş ama hava iyice soğumuştu. Ölümcül bir sessizlik içinde beklemeye başladılar. Aoda bütün gece gözünü kırpmadı. Büyük bir sıkıntı içinde sabaha dek bekledi. İçinde döneceklermiş gibi bir umut vardı. Fiks de sabaha dek uymadı ama yerinden hiç kıpırdamadı. Gün ağarmaya başlamıştı. Fog ve arkadaşları hala görünürlerde yoktu. Fiks... Fog'un gitmesine izin verdiği için kendini aptal gibi hissediyordu. Yüzbaşı ise onları aramak için ikinci bir grup gönderip göndermemekte kararsızdı. Birden güneyden gelen silah sesleri duydular. En önde Bay Fog ve Pasapart'u olduğu halde birlik geri dönüyordu. Öteki iki yolcu da yanlarındaydı. Herkes sevinç içindeydi. Bay Fog askerlere söz verdiği parayı dağıttı. Bu arada Pasapart'u... Efendisi için gittikçe daha da pahalıya mal olduğunu hissediyordu. Fix'in kafası yine karışmıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Auda heyecanla Bay Fog'un ellerine sarılmıştı. Fasapartu ise merakla treni arıyordu. Tren nerede diye sordu. Fix gitti diye yanıtladı. Fog bir sonraki ne zamanmış diye sorunca bu akşam diye yanıtladı Fix. Bay Fog'sa, demek öyle demekle yetindi. Karada Giden Yelkenli Bay Leas 20 saatlik bir kaybı vardı. Pasapartu ise olanlardan kendini sorumlu tutuyordu. Fix Bay yaklaşarak sordu. Çok aceleniz var değil mi? Evet, hemen yola çıkmak gerek. Ayın 11'indeki Liverpool gemisine yetişmek mi istiyorsunuz? Evet. Bu kızılderili saldırısı sizi geciktirdi. Evet, gemi kalkmadan 12 saat önce New York'a varmış olacaktı. O zaman 20 saatten 12 saati düşersek geriye 8 saat kalıyor. Bu açığı kapatabiliriz. Yürüyelim mi diyorsunuz? Hayır. Dün adamın biri bana yelkenli bir kızağa binmeme salık verdi. Sanırım denesek bir şey yitirmeyiz. Bay Fogg önce bir şey demedi. Sonra Fix ona adamı gösterdi. Fogg onun yanına doğru gitti birkaç dakika sonra. Adı Mooch olan Amerikalı'nın kulübesindeydiler. İçeride başı hafif yukarı kalkık iki demir çubuk üzerine oturtulmuş, yaklaşık beş kişiyi alabilecek bir araç vardı. Önünde bir yelken ile arkasında dümeni bulunuyordu. Bu bir buz yelkenlisiydi. Trenler karda kaldığı zaman yolcular bununla taşınıyordu ve gerektiğinde bir tren kadar hızlı gidebiliyordu. Fogg, yelkenlinin sahibiyle hemen pazarlık yaptı. Ama Auda'nın bu sert yolculuğa nasıl dayanacağını bilmiyordu. Ona istasyonda Fix'le kalmasını ve treni beklemesini önerdi ama Auda bunu kabul etmedi. Tabii ki buna en çok sevinen de Fix oldu. Saat 8'de herkes sımsıkı sıkı örtünmüş bir biçimde kıza bindi. Yelkenler açıldı. Rüzgar onlardan yanaydı. Saatte 70 kilometre hızla gitmeye başladılar. Muç tümeni ustalıkla kullanıyordu. ...ve bir aksilik olmazsa... ...tam zamanında varacaklarından emindi. Rüzgar iyice hızlanmıştı. Ağda soğuktan büzüşmüştü. Pasapartu'nun yüzü ise... ...kıpkırmızıydı. Bu kızağı kendilerine bulan Fiks'in... ...ellerine sarılmamak için kendini güç tutuyordu. Öyle üzere Mouch... ...Omaha'ya yaklaştıklarını hissetmişti... ...ama bir şey söylemedi. Gerçekten bir saat sonra çatıları... ...bembeyaz evleri görünce... ...Omaha'ya vardıklarını anladılar. Pasapartu ve Fiks... Hemen yelkenleden atladılar. Uyuşan kollarını ve bacaklarını hareket ettirdiler. Bifolk'la odaya inmeleri için yardım ettiler. Bifolk, Muca baş verdikten sonra Omaha garına koşup Chicago trenine yetiştiler. Tren aralığın onunda Chicago'daydı. Buradan New York'a giden pek çok tren vardı. Hemen bir tanesini atladılar. Lokomotif sanki aceleleri olduğunu hissetmiş gibi yıldırım hızıyla gidiyordu. Aralığın 11'inde saat 11'i çeyrek geçe New York'a girdiler. Ama Liverpool'a giden çayna gemisine yetişememişlerdi. Gemi 45 dakika önce kalkmıştı ve hemen kalkacak başka bir gemi de yoktu. Birkaç gün sonra hareket edecek olanlarsa yavaş gemilerdi ve Liverpool ve Londra'ya gitmiyorlardı. Pasapartu kendini suçlu hissediyordu. Barfog, sorunun yanın düşünmeleri gerektiğini söyleyerek hepsini bir otele götürdü ve yalnızca kendi uyudu. Byfog kötü talihe karşı. Ertesi gün Byfog bizimkileri otelde bırakarak limana gemileri araştırmaya gitti. Umutsuzca limanda dolaşırken birden açıkta bacasından dumanlar çıkan küçük bir gemi gördü. Bu adı Henrietta olan pervaneli bir gemiydi ve teknesi demirden kameraları tahtadandı. Bifog, gemiye giderek kaptanla görüşmek istediğini söyledi. Kaptan, elli yaşlarında, kızıl saçlı, kocaman gözlü bir adamdı. Kaptan mısınız? Evet. Ben Londralı Farias Ben de Cardiff'li Andrew Speedy. Sanırım yola çıkmak üzeresiniz. Evet, bir saat sonra. Ne tarafa gideceksiniz? Bordo'ya. Yükünüz var mı? Hayır. Ya yolcunuz? Yolcu almam, baş belası. ''Benimle birlikte üç kişiyi Liverpool'a götürür müsünüz?'' ''Liverpool mu?'' ''Niye Çin'e değil?'' ''Liverpool'' dedim. ''Hayır.'' ''Hayır?'' ''Hayır, ben Bordeaux'ya gideceğim.'' ''Size yüklü miktarda para versem?'' ''Hayır.'' ''Gemiyi kiralasam?'' ''Hayır.'' ''Bu satın alırım.'' ''Olmaz.'' ''Ama geminin sahipleri sizinle aynı düşüncede değil.'' ''Geminin sahibi benim.'' Hayli asfokun umutları yıkılıyor gibiydi. Bu kaptan Tankader'in kaptanına benzemiyordu. Her kapıyı açan para. Bu kapıda hayli zorlanacak gibiydi. Atlantik'i geçmeleri gerekiyordu ve çıkar yol yok gibi görünüyordu. Sonunda o halde beni de bordaya götürün dedi. Hayır, 200 dolar verseniz bile 2000 dolar versem kişi başına mı? Kişi başına. Dört kişi misiniz? Dört kişiyiz. Bunun üzerine Kaptan Speedy kafasını kaşımaya başladı. Bu işin ucunda sekiz bin dolar vardı ve yolunu da değiştirmeyecekti. Hiç de fena sayılmazdı. Pekala saat dokuzda hareket edeceğiz. Bu saatten önce burada olmanız gerekiyor dedi. Tam dokuzda burada olacağız dedi Bay Falk. aynı ciddiyetle. Saat sekiz buçuktu. Fix kayıkla karaya döndü, arabayla otele gitti. Üçünü alarak tekrar gemiye döndü. Tam saat dokuzda gemi delerdi. Masapartuk, efendisinin bu yolculuk için harcadığı parayı duyunca çok üzüldü. Fix'e göre Fogg, bu işten zararlı çıkmıştı. Bir saat sonra Henrietta, New York limanından ayrılıyordu. Tutsak Kaptan Ertesi gün Pyleas Fogg, gözlem yapmak için Kaptan Köprüsü'ne çıktı. Peki, kaptan Spede neredeydi? Kamerasına kilitlenmişti. Çünkü Bay Fog onu bir türlü Liverpool'a gitmeye razı edememişti. Çareyi onu kameraya kilitlemekte bulmuştu. İçeriden kaptanın bağırışları duyuluyordu. Fog gemideki tayfaları parayla kandırmıştı. Şimdi gemi Fog'un yönetimindeydi. Fog'un gemi yönetişinden bir zamanlar denizci olduğu anlaşılıyordu. Yolculuğun ilk günlerinde hava koşulları çok elverişliydi. Rüzgar onlardan yanaydı. Auda ve Fix bu işin sonunu merakla bekliyorlardı. Pasapartu ise yolculuğun tadını çıkarıyordu. Gemideki tayfalarla arkadaş olmuş, yaptığı akrobatik hareketlerle onları eğlendiriyordu. Arada kamerasında homurlanmaya devam eden kaptana yiyecek veriyordu. Bay Fox'a sanki gemide bir kaptan yokmuş gibi davranıyordu ayın 13'ünde Newfoundland adasının yakınlarından geçtiler. Kış aylarında bu bölgede hava çok sert olurdu. Barometredeki düşüş havanın değişeceğini gösteriyordu. Rüzgar güney doğudan esmeye başladı. Fog iyakenleri topladığı ve makinelere verdiği buharı fazlalaştırdı. Enriyette güç durumdaydı. Koca dalgalarla boğuşurken sulara gömülüp çıkıyordu. Ayın 16'sında yolculuklarının 75. gününe gelmişlerdi. Şimdilik bir gecikmeleri yoktu. Yarı yolu geçmişlerdi. Rüzgar olmasa bile, buhar gücü geminin gitmesine yardımcı oluyordu. O gün, çakçı başıyla Bayfok kömür suyu hakkında tartışıyorlardı. Fok kömürü hızlı gidebilmek için fazla kullanmıştı, ama kömür ancak Bournemouth'a götürecek kadardı. Liverpool'a yetmezdi. Bayfok bu konuyu düşüneceğim dedi. Pasepartu konuşulanları duymuş ve endişelenmeye başlamıştı. Kömürleri bitmek üzereydi ve efendisi bu işi başarırsa dünya çapında ünlü olacaktı. Bay Fogg bir süre düşündükten sonra kazanları kömür bitinceye dek yakmaya karar verdi. Dedektifse Liverpool'a varacaklarına pek inanamıyordu. Gemi, bütün kazanları tam kapasiteyle işler durumda yoluna devam ediyordu. Ayın 18'iydi. Bay Fogg öğleye doğru uşağına kaptanı getirmesini söyledi. Doğrusu bu pasapartuyu vahşi bir kaplanın kafesinden çıkarmak kadar korkutmuştu. Bir iki dakika sonra kaptan, bir kaplan gibi kükreyerek Bay Fogg'ın yanına geldi. Fogg haritada bulundukları yeri işaretlemişti. ''Neredeyiz?'' diye sordu kaptan. ''Liverpool'a 770 milimiz kaldı. Sen bir korsansın'' diye bağırdı kaptan. Fogg kaptana tekrar gemisini satın almak istediğini söyledi, kaptansa aynı inatçılığını sürdürüyordu. Bu halde geminizi yakmak zorundayım. Ne? Endişelenmeyin, yalnızca tahta bölümleri yakacağım çünkü kömürümüz bitti. 10 bin pound değerindeki Henrietta nasıl yakarsınız? Fog, alın 12 bin pound diyerek kaptana bir tomar para uzattı. Kaptan, parayı görünce her şeyi unutuverdi. Pekala, kabul ediyorum dedi. Ama tekneden artanlar bende kalmak koşuluyla. Bütün madeni bölümler ve motor sizin. Anlaştık dedi kaptan ve paraları aldı. Fix ve Pasapartu böyle bir alışveriş karşısında ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Fog geminin işe yarar kısmını kaptana bırakmıştı. Fog kaptana 21 Aralık günü 8.45'te Londra'da olması gerektiğini, New York'tan kalkan gemiyi kaçırdığı için böyle bir şeye kalkıştığını söyledi. Kaptan ise durumdan çok memnundu. Geminin tahta bölümlerini satın alan Fog, Tayfalara bütün tahta eşyayı yakmalarını söyledi. Ve Tayfalar ellerinde balta çılgınca gemiyi parçalamaya başladılar. Akşam saat ona geliyordu ve Henrietta İrlanda açıklarında Queenstown'un önlerindeydi. Londra'ya varmak için bir günleri vardı. Kaptan durumun umutsuzluğunu anlattı. Fog limana hemen girebilir miyiz diye sordu. Kaptan ''Üç saat sonra sular yükselince'' diye yanıt verdi. Ve suların yükselmesini beklediler. Queenstown, Amerika'dan gemilerle gelen mektupların trenlerle Dublin'e, oradan da gemilerle Liverpool'a taşındığı bir kentti. Falyas Hogg bu trenleri kullanarak öğleyin hareketle Liverpool'dan Londra'ya saat 8.45'den önce varabilirdi. Saat 1'de Queenstown'a vardılar. Falyas Hogg kaptana gemisini teslim etti. Bir buçukta gemiye bindiler, sabah Dublin'a girdiler. 21 Aralık günü 12'ye 20 kala Liverpool'a indiler. Londra'ya 6 saat kalmıştı. Tam o sırada Figgs, Bay Fogg'a yaklaştı, elini omzuna koydu ve öbür elindeki tutuklama belgesini göstererek, Bay Phileas sizi kraliçe adına tutukluyorum dedi. Phileas Fog, Londra'da. Bifog hapisteydi. Önce Liverpool'daki gümrük ofisinde hapsedildi. Bir sonraki gün Londra'ya gönderilecekti. Asapartu, efendisinin tutuklandığını görünce... ...dedektifin üstüne atlamaya kalktıysa da... ...polisler engelledi. Auda umutsuzluk içinde ağlıyordu. Önüne çıkan bütün engelleri yenerek... ...Liverpool'a varan Filey ...Londra'ya ulaşmak için 9 saat 45 dakikası vardı. Liverpool-Londra arası trenle 6 saatti... Ve bu kahrolası olay... ...onu güç durumda bırakmıştı. Kapatıldığı odada sakince oturan... ...Faila ne düşündüğü belli değildi. Masanın üstüne koyduğu saatini... ...dikkatle inceliyordu. Bakışlarında bir tuhaflık vardı. Biraz sonra ayağa kalkarak... ...odanın içinde bir aşağı bir yukarı... ...dolaşmaya başladı. Yoksa bir kurtuluş yolu mu düşünüyordu? Sonra yerine oturdu... Not defterini cebinden çıkarıp incelemeye başladı ve şunları yazdı. 21 Aralık Cumartesi Liverpool ve ekledi. 80. gün, sabah saat 11.40. Gümrük ofisinin saati biri gösteriyordu. Kendi saati iki dakika ilerideydi. Şu anda bir ekspresi attasaydı, akşam saat 9'dan önce Londra'ya varmış olacaktı. Saat iki buçu biraz geçmişti ki dışarıdan bir takım sesler duyuldu. Sonra Pasapartu ve Fix'in sesleri geldi. Bay Fogun gözleri birden parlamaya başladı. Kapa açıldı. Pasapartu, Auda ve Fix ona doğru koştular. Fix soluk soluğaydı. ''Efendim beni bağışlayın. Şaşırtıcı bir benzerlik. Soyguncu üç gün önce yakalanmış. Serbestsiniz.'' diyebildi. Faylas Fogg dedektife doğru yürüdü. Yüzüne dik dik baktı ve çabuk bir hareketle yaşamında hiç yapmadığı bir şey yaptı. Fix'in suratına iki yumruk patlattı. Fix kendini yerde buldu. Tek sözcük bile söylemedi. Çünkü bunu hak etmişti. Ve Byfog, Auda ve Pasapartu bir arabayla hemen istasyona gittiler. Fog Londra'ya ilk trenin ne zaman olduğunu sordu. O anda saat 2.40'ı gösteriyordu ve tren... 35 dakika önce kalkmıştı. Falyas fog özel bir tren istedi ama hatlar doluydu ve hazırda lokomotifler olmasına karşın 3 saatten önce kalkamazlardı. Falyas Fogg saat 3'te Auda ve Pasapartu ile birlikte trendeydi. Hızla Londra'ya doğru gidiyorlardı. Hat açıksa Londra-Liverpool arası 5.5 saatti. Londra'ya vardıklarında bütün saatler 9'a 10 kalayı gösteriyordu. Fogg Beş dakika geç kalmıştı ve bahsi yitirmişti. Evlenme Önerisi Savi sokağında oturanlar biri Falyas Fog'un eve döndüğünü söylese herhalde inanmazdı. Çünkü kapı ve pencereler sımsıkı kapalıydı. Ama Falyas Fog gerçekten eve gelmişti. Nitekim iner inmez pasapartuya gerekli bazı şeyleri almasını söyleyerek Alda ile birlikte eve gitmişti. Başına gelen talihsizliği her zamanki gibi soğukkanlılıkla karşılamıştı. Geri zekalı bir dedektif yüzünden mahvolmuştu. Elinde beş parası yoktu. Bankadaki son parasını yani 20.000 bin poundu yenilikler derneğine verecekti. Kazanmış olsaydı değişen bir şey olmayacaktı. Bu bahis onun sorunuydu. Şimdi hem bahsi yitirmiş hem de parasız kalmıştı. Ne yapması gerektiğini uzun uzun düşündükten sonra kararını verdi. Evin bir odasını Aouda için hazırlattı. Aouda, Bayfog'un intihar edeceğini düşünüp endişeleniyordu. Pasapartu ise efendisinin her hareketini izliyordu. O gece Bayfog yatmaya gittiğinde ikisi de gözüne kırpmadı. Ertesi sabah Bayfog uşağına Aouda için kahvaltı hazırlattı ve işlerini düzeltinceye dek onu çok sık görmeyeceğini söyledi. Pasapartu ise bütün olanlardan kendini sorumlu tutuyordu. ''Efendim'' dedi. ''Bütün bunlar benim suçum. Asıl suçlu benim.'' Hog ''Kimsenin suçu yok.'' demekle yetindi. Pazar günüydü. Saat on bir buçuktu ve Bay Hog derneğe gitmedi. Gitmesine gerek yoktu çünkü bahsi yitirmişti. Yirmi bin poundluk çekide önceden vermişti. O gün odasından akşam yemeğine dek çıkmadı. Sonra uşağına Auda ile görüşmek istediğini söyledi. Biraz sonra Auda'nın odasındaydı, genç kadının karşısına oturdu. Sizi İngiltere'ye getirdiğim için beni bağışlayabilecek misiniz diye sordu. Genç kadın, elini heyecanla çarpan yüreğinin üzerine koyarak ben mi diye sordu. Sizi buraya getirmeye karar verdiğim zaman varlıklıydım. Paramın bir bölümünü size ayırabilirdim. Ama şimdi hiç param kalmadı dedi Bay Fog. ''Biliyorum, Pyfog'' dedi genç kadın. ''Ama bu duruma gelmenizde benim de payım var. Lütfen beni bağışlayın.'' ''Sizi Hindistan'da bıraksaydım öldürürlerdi.'' ''Evet, beni onlardan kurtardınız. Bu çok büyük bir iyilik.'' ''Ama daha sonrası için benim sorumluluğumu yüklenmek zorunda değildiniz.'' ''Geleceğinizi güvence altına almak istiyorum ve elimde kalan çok az şeyi size vermek istiyorum.'' ''Peki ya siz?'' diye sordu Ahu'da. Hiçbir şeye gereksinmem yok benim. Kendiniz için bir şey düşünmüyor musunuz? Arkadaşlarınız, dostlarınız. Benim hiç arkadaşım yok. Öyleyse şu koca dünyada yapayalnızsınız. Evet, bayan Avda. Avda birden ayağa kalktı. Bakın, Bay Fogg dedi. Ben sizi bırakmak istemiyorum. Sizin dostunuz, arkadaşınız, her şeyiniz olmak istiyorum. Benimle evlenir misiniz? Bay Fogg? Heyecanla ayağa kalktı. Gözleri parlıyor, dudakları titriyordu. Sizi seviyorum bayan Avda. Sizi seviyorum. Bundan sonraki bütün yaşamım sizindir. Avda elini yüreğinin üzerine koyarak hafif bir çığlık attı. Fog hemen uşağını çağırarak mutlu haberi ona da verdi. Pasaportuya evlilik töreni için kilisenin papazıyla görüşmesini söyledi. Sonra Auda'ya döndü. Pazartesi uygun mu? Evet. Yarın pazartesi olsun diye gülerek başını salladı. Pasaportu Selinç ile dışarı çıktı. Dernektekiler Banka hırsızı James Trent 17 Aralık günü yani Fog'un dönmesinden 4 gün önce yakalanmıştı. Bu arada Fog'un dernekteki 5 arkadaşı onu merakla bekliyorlardı. 75 gündür kendisinden haber alınamamıştı. Ölmüş olmasından endişe ediyorlardı. Belki de dünya turunu yarıda kesmişti. 21 Aralık günü saat 8.45'te onu derneğin kapısından içeri girerken görebilecekler miydi acaba? Dört gün içinde yalnız dernektekiler değil bütün İngiltere bu olayı konuşuyordu. Gazeteler sayfalarının büyük bir bölümünü bu olaya ayırmıştı. Polisler de dedektifin arkasına düşmüşlerdi. Bahisler iyice kızışmıştı. Ortada dönen para büyük miktardaydı. Cumartesi günü dernek çevresine toplananlar hararetle tartışıyordu. Fog'un beş arkadaşı sabah dokuzda derneğe gelmişti. Akşama da heyecanla beklediler. Saat sekizi yirmi beş geçiyordu ve Andrew Stewart ayağa kalktı. Baylar dedi, Bay Fog'un süresi yirmi dakika sonra sona eriyor. Flanagan, Liverpool'dan kalkan akşam treni Londra'ya kaçta geliyor diye sordu. Ralph, yediği yirmi üç geçe dedi. Ondan sonraki gece yarısı geliyor. Öyleyse şu açık ki, dostumuz 7.23'teki trende olsaydı çoktan burada olurdu. Yani artık kazandığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Valentin daha temkinliydi. Biliyorsunuz dedi, Bay Fog her işi dakikası dakikasına yapar. Bu yüzden hemen umuda kapılmayın. Bence tam zamanında burada olacaktır. Stuart aynı düşüncede değildi. Flanagan zaten böyle bir iddia başta saçmalıktı. İki günlük gecikme bile her şeyi alt üst edebilir. Stuart rahatlıkla, Vyfog bahsi yitirdi. New York'tan en son gelen China gemisinin yolcu listesinde adı olmadığına göre... 20 günden önce burada olamaz dedi. Saat 8:40. kırktı. Andrew Stewart, beş dakikamız var dedi. Herkes birbirinin yüzüne bakıyordu. Beşi de heyecanını belli etmemeye çalışıyordu. Oyun masasına oturup birice başladılar. Saat 8:42, 43. 44 geçti. Bir dakikaları kalmıştı. Ne gelen vardı, ne giden. Kazanacaklarından öyle emindiler ki. 55. saniyede alkışlar ve gürültüler duyuldu ve salonun kapısı açıldı. Fog her zamanki sakinliğiyle içeri girdi ve ben geldim beyler dedi. Bay Fog'un Pasapartu nikah tarihini görüşmek üzere sevinçle evden çıkmış ve papazın evine gitmişti. Papaz evde yoktu. Yirmi dakika bekledi, papaz sekize otuz beş geçe geldi. Biraz sonra Pasapartu heyecan içinde sağa sola çarparak eve koşuyordu ve eve vardığında soluk soluğaydı. ''Efendim'' dedi güçlükle. ''Yarın evlenemeyeceksiniz.'' ''Neden?'' ''Yarım pazar.'' ''Bugün cumartesi mi? Nasıl olur?'' Pasapartu... ''Efendim günleri hesaplarken yanlışlık yapmışsınız. Aslında Londra'ya bir gün önce dönmüşüz.'' dedi ve efendisini kolundan çekerek sürüklemeye başladı. Hemen oradan geçen arabanın sürücüsüne 100 pound önererek ve yol boyunca iki köpek ve beş arabaya çarparak derneğe vardılar. Fog salondan içeri girdiğinde saat tam 8'i 45 dakika geçiyordu ve bahsi kazanmıştı. O gün cumartesiydi. Ama bütün ayrıntıları büyük bir titizlikle hesaplayan Fogg, bu yanılgıya nasıl düşmüştü? Yanılgısının nedeni şuydu, Fogg dünya gezisi boyunca hep doğuya gitmişti. Yani güneşe doğru gittiği için her boylamda 4 dakika kazanmıştı ve 360 boylamda bir günlük bir kazancı olmuştu. Yani güneş onların üzerinde 80 gün doğup batmış, dernektekilerin üzerinde ise 79 kez doğup batmıştı. Batı'ya gitseydi Londra'ya bir gün geç varacaktı. Pileas Fogg, 20 bin pound'u kazanmıştı ama bu paranın 19 bin pound'unu yolda harcamıştı. Kalan bin pound'un yarısını uşağına, yarısını da şanssız dedektif Fix'e verdi. Bu akşam Bay Fogg, Aude'ya her zamanki sakinliğiyle sordu. ''Benimle hala evlenmek istiyor musunuz?'' Aude, ''Bu soruyu ben sormalıyım.'' dedi. Çünkü siz o zaman yoksuldunuz, şimdi ise varlıklısınız. Ama bu parayı sizin sayenizde kazandım. Bana evlenme teklif etmeseydiniz, Pasapartu papaza gitmeyecekti ve ben yanlışımı öğrenemeyecektim. Aouda, sevgili Bay Fogg dedi. Fogg, sevgili Aouda diye yanıt verdi. Düğün iki gün sonra yapıldı. Pasapartu gelinin tanııydı. Peki Bay Fog'un bu işten kazancı ne olmuştu? Belki hiçbir şey diyebilirsiniz. Evet para kazanamadı ama onu seven ve yaşamı boyunca mutlu edecek güzel bir eş kazanmıştı. Yalnızca bu bile dünyayı bir kez dolaşmaya değerdi. Jules Verne hakkında kısa bilgi. Jules Verne, 1828'de Fransa'nın Nantes kentinde gemicilikle uğraşan bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Erken yaşlarda bir gemiye binerek kaçma girişimi ailesi tarafından engellendi ve eğitimi için Paris'e gönderildi. Ancak hukuk öğrenimi görmesine karşın, zamanla edebiyata yöneldi. 1850'de yazdığı Kırgın Çöpler, Alexander Dumas'ın Tiyatro tarihikinde, tarihsel tiyatrosunda başarıyla sahnelendi. Babasının hukuk eğitimi gördüğü Paris'ten Nanta'ya geri dönmesi isteğini reddetmesi üzerine harçlığı kesildi ve yaşamını kendi çabasıyla kazanmaya başladı. Lirik tiyatro sekreterliği ve borsa simsarlığı da yapan Jules Verne, bir yandan komediler, librettolar ve öyküler yazmayı sürdürdü. Edebiyatta çağdaş bilim kurgu türünün babası olarak bilinen yazar Bilimsel gelişmelerin ve buluşların hız kazandığı bir dönemde yaşadı. Bu nedenle öyküleri egzotik ve en son bilimsel buluşlarla ilgiliydi. Yazar zamanının büyük bir bölümünü Paris'teki kütüphanelerde jeoloji, astronomi ve mühendislik çalışarak geçiriyordu. 1863'te yazdığı Balonla Beş Hafta adlı yapıtının büyük ilgi görmesi üzerine fantastik ve derin düş gücüne dayalı başka romantik serüvenler yazmaya başladı. 1864'te Dünya'nın merkezine yolculuk, 1865'te Ay'a yolculuk, 1870'te denizler altında 20 bin fersa ve 1939'da yazdığı esrarlı ada adlı yapıtlarında denizaltı, televizyon ve uzay yolculuğu gibi birçok bilimsel gelişmeyi yıllar öncesinden öngörmüş ve serüvenlerinde kullanmıştır. İlk olarak L'États gazetesinde yayımlanan ve diğer yapıtları kadar fantastik olmayan, 80 günde dünya turu bu özelliğine karşın, Jules en popüler yapıtlarından biri olma özelliğini günümüze dek korumuştur. Bütün dünyada büyük ilgi gören romanlarından çok para kazanan Jules Verne, 1876'da buharlı bir gemi satın aldı. Karadakinden çok daha rahat yazdığı konforlu gemisiyle, bütün Avrupa limanlarına dolaşan yazar, 1872'den sonra Amiens'de yaşamaya başladı. 1892'de Le Gendonneur ödüllendirilen yazarın romanları birçok dile çevrildi, sinemaya uyarlandı ya da oyunlaştırıldı. Bir bilim adamı titizliği ile çalışan Schulver, 1905'te yaşamının son yıllarını geçirdiği Amien'de yaşama veda etti. Yazarın dilimize de çevrilen yapıtlarından bazıları şöyle sıralanabilir. Kaptan Grant'ın çocukları 1867-68, Ay'ın çevresinde 1870 3 İngiliz'de 3 Rus'un serüvenleri 1872, Kürkler Memleketi 1873, Dr. Ox 1874, Michel Strogoff 1876, 15 yaşında bir kaptan 1878, Matya Sandrov 1885 ve 2 yıl okul tatili 1888.